Altıncı bölüm. Tüyolar İnsanlar tüyo için deli olur. Sadece tüyo almak değil vermek için de yanar tutuşur borsanın müdavimleri. Tüyolar insanlardaki tamah ve gurur duygularını su yüzüne çıkartır. Gerçekte çok zeki olan insanların tüyo peşinde ne hale geldiğini görmek eğlenceli olabiliyor bazen. Tüyo doğru olmasa da olur. Tüyocu doğru tüyonun değil her tüyonun peşindedir. Eğer tüyo doğru çıkarsa ne ala? Yok eğer asılsız çıkarsa olsun önemli değil. Bir dahaki sefere doğru çıkar. Ortalama aracı kurumlarla çalışan ortalama borsa müşterilerinden söz ediyorum. Bir de sürekli tüyo ile uğraşan bir borsacı türü vardır. Bu borsacı için iyi bir tüyo akışı reklam gibi bir şeydir. Dünyanın en iyi haber aracıdır. Çünkü tüyo avcıları aynı zamanda tüyo yayıcıları ve yayıncılarıdır. Bu tüyo uzmanı nefes alan hiçbir insan evladının iyi bir tüyoyu geri çevirmeyeceği kanısını taşır. Bu tüyoları gayet artistik bir biçimde dağıtmak konusunda özel bir yetenek geliştirmiştir. Ben çeşit çeşit insandan her gün yüzlerce tüyo alırım. Size Borneo Tin hakkında bir hikaye anlatayım. Hissenin borsaya ilk kez sürüldüğü zamanı hatırlıyor musunuz? Borsa en canlı dönemini yaşıyordu. Hisseleri borsaya sürecek olan kişiler kendi aralarında bir grup oluşturmuşlar, deneyimli bir bankacıya danışmışlar ve bu yeni hisseyi taahhütlü aracılık firması yoluyla borsaya verecek yerde doğrudan halka sunmaya karar vermişlerdi. Bu yerinde bir karardı ama uygulamada deneyimsizlik nedeniyle aksaklıklar çıktı. Aşırı canlılık dönemlerinde borsanın neler yapabileceğini bilmiyorlardı. Ve yeterince liberal davranmadılar. Hisseyi satabilmek için bir fiyat belirlediler. Ancak bu fiyat işlemciler ve borsanın öncüleri tarafından kuşkuyla karşılandı. Hisseyi borsaya süren grup ilk belirlediği fiyatta kalmalıydı. Ama grubun üyeleri fiyatların ok gibi fırladığı o günlerde fazlasıyla açgözlü davranma hatasına düştüler. Halk uygun tüyü aldığı her şeyi deli gibi satın alıyordu. Yatırım istenmiyordu. Herkes kolay para peşindeydi. Borsayı kumarhaneye çevirmişlerdi. Savaş malzemeleri alımı nedeniyle ülkeye su gibi altın akıyordu. Bir söylentiye göre Borneo hisselerini borsaya süren grup ilk işlem gerçekleşene kadar fiyatı 3 kez artırmıştı. Ben de bu gruba katılmak için teklifler almıştım ve bu teklifleri gözden geçirmiştim ama sonuçta kabul etmedim. Borsada yapılacak manevra varsa bunu yalnız yapmayı tercih ederim. Ben kendi topladığım bilgilere göre hareket ederim ve kendi yöntemlerimi izlerim. Borneot'in borsada satışa sunulduğunda grubun kaynaklarının ve planlarının neler olduğunu, ayrıca halkın neler yapabileceğini bildiğim için ilk günün ilk saatinde 10 bin adet hisse aldım. Hissenin borsaya girişi oldukça başarılı oldu. Hatta talep o kadar yüksekti ki grubun üyeleri bir anda bu kadar çok hissenin satılmasını engellemeye bile çalıştı. Benim 10.000 hisse satın aldığımı öğrendikleri sırada fiyatı 25 ya da 30 puan arttırsalar bile ellerindeki her hisseyi satabileceklerini anlamışlardı. Benim aldığım 10.000 hisseden elde edeceğim kar onların şimdiden bankada bildikleri milyonların önemli bir kısmını alıp götürecekti. Böylece hisse fiyatını artırmamaya karar verdiler ve beni yıldırmaya çalıştılar. Bense hiç istifimi bozmadan bekledim. Sonunda beni gözden çıkardılar ve borsanın geri kalan müşterilerini kaçırmak istemedikleri için fazla hisse kaybetmeden fiyatı artırmaya başladılar. Diğer hisse fiyatlarının ulaştığı akıl almaz düzeyleri gördüler ve bu işten milyarlar kazanacaklarını hayal etmeye başladılar. Borneo Tin 120 puana çıktığında elimdeki 10.000 hisseyi sattım. Bu satış fiyatı duraklattı ve grup yöneticileri tekrar fiyatı artırmaya başladılar. Diğer fiyatlar genel bir artış gösterince Borneo Tin içinde aktif bir pazar yaratılmaya çalışıldı. Ama hissenin fiyatı fazla yüksekti. Sonunda hisse fiyatını 150'ye çıkardılar. Ama bu arada borsadaki canlanma sona ermişti ve hisseyi düşük fiyattan satmak zorunda kaldılar. Müşterileri genellikle fiyatlar düşüşe geçtiğinde alım yapan, eskiden 150'ye satan bir hisse senedi 130'a satılıyorsa bu çok iyi bir fiyattır. Hele 120'ye gidiyorsa buna kelepir denir diye düşünen insanlardı. Bu tüyo önce geçici piyasa yaratabilen salon işlemcilerine daha sonra da aracı firmalara iletildi. Bilinen her numaraya başvuruldu. Ama bunlar fazla işe yaramadı. Artık halk fiyatı şişirilmiş hisselere doymuştu. Acemiler başka oltalara takılmıştı. Borneo grubu ise gerçekleri görmemekte inat ediyordu. Ben eşimle birlikte Palm Beach'deydim. Bir gün Gridleys'te biraz para kazandım ve eve gidince Bayan Livingston'a bu paranın içinden 500 dolarlık bir banknot verdim. İlginç bir tesadüf, eşim aynı gece bir yemekte Borneo tin şirketinin genel müdürü olan Weisstein diye bir adamla tanıştı. Bu adam aynı zamanda borsadaki grubun da başındaydı. Olaydan bir süre sonra Weissenstein'ın özellikle manevra yaparak karımın yanına oturduğunu öğrendik. Bu bey karımla pek ilgilendi. Onu eğlendirecek şeyler anlattı. Sonunda da ona gizli gizli, Bayan Livingston, şimdi daha önce yapmadığım bir şey yapacağım. Bunu büyük bir keyifle yapıyorum. Çünkü siz kıymetini bileceksiniz, demiş. Sonra da durup kaygıyla karımın yüzüne bakmış. Olayı başkalarına anlatmayacağına emin olmak istiyormuş. Karım adamın yüzünden her şeyi anlamış ama yalnızca evet demekle yetinmiş. Evet Bayan Livingston, sizinle ve eşinizle tanışmak benim için büyük bir zevk. Bunu içtenlikle söylediğimi de kanıtlamak istiyorum. Çünkü ileride de görüşeceğimizi umuyorum. Herhalde anlamışsınızdır. Size şimdi vereceğim bilgi çok çok gizli. Sonra da kulağına fısıldamış. Eğer borneotin hissesi satın alırsanız çok para kazanırsınız. Öyle mi demiş karım? Ben otelden ayrılmadan hemen önce telgrafla halkın en az birkaç gün duymayacağı önemli bir haber geldi. Ben de alabildiğim kadar hisse alacağım. Eğer yarın açılışta alırsanız benimle aynı zamanda ve aynı fiyata almış olursunuz. Borneotinin yükseleceği konusunda size güvence veririm. Bunu bir tek size söyledim. Sadece size. Karım adama teşekkür ettikten sonra kendisinin borsa hakkında hiçbir şey bilmediğini söylemiş. Weizenstein de ona söylediğinden başka bir şey bilmesine gerek olmadığını belirtmiş. Kendisini doğru duyduğuna emin olmak için de tavsiyesini bir kez daha tekrarlamış. Yapmanız gereken tek şey istediğiniz miktarda borneotint satın almak. Size yemin ederim ki eğer alırsanız tek bir sent bile kaybetmezsiniz. Ben hayatımda hiçbir kadına ya da erkeğe bir hisseyi almaları konusunda tavsiyede bulunmadım. Ama hissenin 200'e varmadan durmayacağına o kadar eminim ki sizin de bundan kâr etmenizi isterim. Bütün hisseleri ben alamam. Benden başka kâr edecek biri olacaksa onun da bir yabancı değil siz olmasını isterim. Bütün bunları size anlattım çünkü kimseye söylemeyeceğinizden eminim. Bana güvenin Bayan Livingston ve Borneo tin alın. Bu konuda çok içten görünüyormuş ve karımı öylesine kandırmış ki kendisine o gün verdiğim 500 doları bu işe yatırmaya karar vermiş. Bu para bana da havadan gelmişti ve ona verdiğim harçlığın dışında fazladan bir tutardı. Yani eğer şans yüzüne gülmezse kaybettiği için üzülmeyeceği bir paraydı. Ama Weisenstein mutlaka kazanacağını söylemişti. O da kendi kendine borsada oynamaya, bana da sonradan anlatmaya karar vermiş. Ertesi sabah borsa açılmadan önce Harding'in ofisine gitmiş ve müdüre Bay Halley demiş. Biraz hissesini de almak istiyorum ama her zamanki hesabıma yatırmayın. Ben kar edene kadar eşimin bilmesini istemiyorum. Yapabilir misiniz? Müdür Halley ''Tabii yaparım. Sizin için özel bir hesap açarız. Hangi hisseden ne kadar alacaksınız?'' Karım ona 500 dolar uzatmış ve demiş ki, ''Bakın bu paradan fazlasını kaybetmek istemiyorum. Size borcum olmasın. Bir de lütfen sakın Bay Livingston'a bu konuda bir şey söylemeyin. Açılışta bana bu parayla alabildiğiniz kadar Borneo Tin alın.'' Haley parayı almış ve karıma kimseye bir şey söylemeyeceğine söz vermiş. Borsa açılışında da onun için sanıyorum 108 puandan 100 tane hisse satın almış. O gün borsa çok aktifti. Hisse de günü 3 puan artışla kapattı. Bayan Livingston bu başarısına öyle sevinmiş ki bana anlatmak için sabırsızlanmaya başlamış. Bense borsada genel bir düşüş bekliyordum. Borneotindeki beklenmedik canlanma dikkatimi çekti. O an hiçbir hissenin hele de borneotinin yükselmesini beklemiyordum. O gün kısa pozisyondan hisse satmaya başlamayı düşünüyordum. Ve işe 10.000 Borneo hissesi satarak başladım. Eğer satmasaydım hissenin değeri 3 yerine 5 ya da 6 puan artardı. Hemen ertesi gün borsa açılışında 2.000 hisse daha sattım. Kapanıştan önce de 2.000 hisse sattım ve hisse fiyatı 102'ye indi. Harding Brothers'ın Palm Beach Şubesi'nin müdürü Halley 3. sabah Bayan Livingston'ın yolunu gözlüyormuş. Karım genellikle saat 11 civarı uğrayıp işlerimin nasıl gittiğine bakardı. Halley onu kenara çekerek, Bayan Livingston, o 100 borneotin hissesini elinizde tutmak istiyorsanız maaşınızı artırmak zorundasınız demiş. Karım da ama benim başka param yok diye yanıtlamış. Hisseyi normal hesabınıza aktarabilirim. Hayır olmaz diye karşı çıkmış karım. O zaman kocam öğrenir. Haley ama hesabınızda zarar diye söze başlamış. Karımsa ama size özellikle 500 dolardan fazla kaybetmek istemediğimi söylemiştim. Hatta o 500 doları da kaybetmek istemiyordum demiş. Biliyorum Bayan Livingston ama size danışmadan satmak istemedim. Şimdi de bana daha fazla marj veremezseniz hisseleri satmak zorunda kalacağım. Ama ilk aldığım gün ne güzel yükselmişti fiyatı demiş karım. Böyle hemen düşeceğini beklemiyordum. Siz bekliyor muydunuz? Haley hayır ben de beklemiyordum demiş. Brokerların diplomatik davranması gerekir ne de olsa. Niye böyle oldu Bay Haley? Haley hissenin niye düştüğünü çok iyi biliyordu. Ama beni ele vermeden karıma açıklama yapamazdı. Müşterilerin işlemlerini gizli tutmak ilkesiyle hareket ediyordu. O yüzden... Bu hisse hakkında ne iyi ne kötü bir şey duymadım ben. Ah yine düştü. İyice değer kaybetti artık diyerek fiyat tahtasını göstermiş. Bayan Livingston hızla düşmekte olan fiyata bakıp haykırmış. Vay haley ben 500 dolarımı kaybetmek istemiyorum ne yapabilirim? Bilmiyorum Bayan Livingston. Ben sizin yerinizde olsaydım Bay Livingston'dan isterdim. Hayır olmaz. O benim kendi başıma spekülasyon yapmamı istemiyor. Bana kaç defa söyledi. İstersem benim adıma hisse alıp satar. Ama daha önce hiç ondan habersiz iş yapmadım ben. Ona söyleyemem. Haley onu teselli etmek için, "Korkmayın Bayan Livingston, o çok iyi bir borsacı ve bu durumda ne yapılacağını bilir." Karımın başını olumsuz şekilde salladığını görünce bu kez şeytance bir tavırla ilave etmiş Yoksa Borneo'lar için bin ya da iki bin dolar koymanız gerekecek. Bu ona yetti. O gün uzun süre ofiste oyalandı. Ama borsa düştükçe benim yanıma gelerek fiyat tahtasını izlemeye başladı. Ve sonra da benimle konuşmak istediğini söyledi. Müdürün odasına girdik. Orada bana bütün olayı anlattı. Ben de ona seni aptal küçük kız artık o hisseye dokunmaya mı dedim. O da dokunmayacağına söz verdi. Ona 500 dolar verdi ve mutlu bir şekilde ofisten ayrıldı. Artık Borneo 100 puana düşmüştü. Hemen neler döndüğünü anladım. Weisenstein kurnaz bir adamdı. Bayan Livingston'a söylediği şeyin benim kulağıma geleceğini ve benim de hisseyi almak isteyeceğimi düşündü. Benim aktif hisseleri sevdiğimi ve her zaman yüksek miktarda hisseyle hareket ettiğimi biliyordu. Benim 10 ya da 20 bin hisse alacağımı umuyordu. Bu benim aldığım en planlı, en ince düşünülmüş diyorlardan biriydi. Ama tutmadı, tutmayacağı belliydi. Bir defa karım o gün havadan 500 dolar almıştı ve her zamankinden daha girişimci bir ruh hali içindeydi. Kendi başına para kazanmak istiyordu ve kadınlık dürtüleriyle durumu kendi gözünde dramatize ederek çekici hale getirdi. Borsayı iyi bilmeyen birinin hisse alıp satmaması gerektiğini düşündüğümü biliyordu. Bu yüzden konuyu bana açmaya cesaret edemedi. Weizenstein karımın psikolojisini anlayamamıştı. Ayrıca Weisenstein benim de nasıl bir borsacı olduğumu anlayamamıştı. Ben tüyolara kulak asmam. Ayrıca o dönemde borsada genel bir düşüş bekliyordum. Beni Borneo almaya ikna etmek için kullandığı taktikler, hissenin aniden canlanması, 3 puan yükselmesi filan benim üzerimde ters etki yapmıştı. Ve satışlarıma Borneo'dan başlamama neden oldu. Bayan Livingston'ın anlattıklarını duyunca Borneo hissesi satmaya her zamankinden daha kararlı hale geldim. Her sabah açılışta ve her akşam kapanıştan hemen önce bu hisseden bir miktar sattım. Ta ki açıklarımı iyi bir karla kapatana kadar. Bana tüyolara göre hareket etmek çok saçma geliyor. Ben tüy avcısı olarak yaratılmamışım. Bazen tüy avcılarının sarhoşlar gibi olduğunu düşünürüm. Bazıları içkiye dayanamaz ve içkiyi mutlu olmaları için şart sanırlar. Tüy alması da çok kolaydır. Kulaklarınızı açık tutmanız yeter. İnsanın mutlu olabilmek için ne yapması gerektiğini öğrenmesi de mutlu olmak kadar güzel bir şeydir. Ama aslında insanı mutluluktan uzaklaştırır. Tüy avcıları gözlerini para bürümüş, aç gözlü insanlar değildir. Düşünce tembeli olan ve bir umuttan diğerine koşan zavallılardır. Bu tüyo avcıları yalnızca halk arasından çıkmaz. New York Menkul Değerler Borsası salonunda işlem yapan profesyonel borsacılar arasında da vardır bunlar. Bunlar asla atıyor vermediğim için benden nefret ederler. Eğer sıradan bir insana hemen 5000 çelik hissesi sat desen satar. Ama borsada genel bir düşüş beklediğimi söyleyip nedenlerini ayrıntılarıyla anlatırsam önce beni dinlerken sıkılır sonra da borsanın genel koşulları hakkında ahkam kesip değerli zamanına harcadığım ve Wall Street'te eş dost yabancı demeden herkesin cebine milyonlar doldurmaya hazır diğer tiyocular gibi işine yarayacak somut bir tiyo vermediğim için bana kızar. Mucizelere inanmak kendini fazlasıyla umuda kaptırmaktır. Düzenli aralıklarla kendilerini bir umut fırtınasına kaptıran insanlar vardır. Kimileri bu umut goliklere iyimser adını verir. İşte tüyo avcıları bunlardır. Benim New York Menkul Değerler Borsasında çalışan bir tanıdığım var. Asla tüyo vermediğim ve arkadaşlarıma akıl vermekten hoşlanmadığım için benim bencil ve soğuk biri olduğumu düşünür. Bundan birkaç yıl önce bir gün bir gazeteciyle konuşuyormuş. Gazeteci laf arasında iyi bir kaynaktan için değer kazanacağını duyduğunu söylemiş. Broker arkadaşım da gitmiş, hemen bin adet hisse almış. Ama hisse fiyatı göz açıp kapayana kadar düşmüş ve arkadaşım zararını 3500 dolarla zor sınırlamış. Bir iki gün sonra tekrar gazeteciyi görmüş. Ona karşı hiç de iyi duygular beslemiyormuş. Ammatio verdim bana diye şikayet etmiş. Konuşmayı hatırlamayan gazeteci, ne tiyosu kardeşim diye sormuş. Şu G.O.H. hem de iyi bir kaynaktan duyduğunu söylemiştin. Öyleydi zaten. Finans kurulunun üyesi olan müdürlerden birisi söylemişti. Hangisi diye sormuş bizimki acı acı. Aslan'ı ararsan senin kayınpederin Bay Wayslake'di demiş bizim gazeteci de. Niye baştan söylemedin diye bağırmış brokerımız. Bu iş bana 3500 dolara mal oldu. Aile içinden gelen tiyolara inanmazdı. Kaynak ne kadar uzak olursa tüyo o kadar sağlamdır diye düşünürdü. Westlake zengin ve başarılı bir bankerdi ve birçok hissenin borsaya sürülmesine öne yok olmuştu. Bir gün yolda John Gates'i görmüş. Gates o aralar iyi bir şeyler duyup duymadığını sormuş. Westlake, eğer kullanacaksan sana bir tüyo vereyim, kullanmayacaksan beni hiç boşuna yorma diye homurdanmış. Gates de neşeyle, tabii ki kullanırım demiş. Reading hisselerini sat, kesin 25 puan düşecek, belki daha da çok düşer. Ama 25 puan kesin düşecek, demiş Westlake. Çok teşekkür ederim diyen milyonluk Gates, Westlake'in elini hararetle sıkmış ve brokerının yolunu tutmuş. Westlake, reading konusunda uzmanlaşmıştı. Şirketin tüm girdi çıktısını biliyor, yöneticilerle içli dışta olduğu için hisseyi yakından tanıyordu. Bütün borsada bunu biliyordu. Şimdi de tarihin en hızlı borsacısına hisseden kısa pozisyona girmesini öğütlüyordu. Reading sürekli yükselmeye devam etti. Birkaç hafta içinde 100 puana yakın artış gösterdi. Bir süre sonra Westlake yine Wall Street'te John Gates'i görmüş ama görmemiş gibi yapıp yürümeye devam etmiş. John Gates ona yetişip ağzı kulaklarına vararak elini uzatmış. Wesley şaşkınlıkla sıkmış elini. Size reading tiyosu için teşekkür etmek istiyorum demiş Gates. Ben sanat tiyo falan vermedim demiş Wesley. Verdiniz ya hem de çok esaslı bir tiyoydu. Sayenizde 60 bin dolar kazandım. 60 bin dolar mı kazandın? Evet hatırlamıyor musunuz? Bana reading satmamı söylemiştiniz. Ben de hemen satın aldım. Ben her zaman verdiğiniz istiyorların tam tersini yaparım ve bugüne kadar bu sayede çok para kazandım Bay Westlake, demiş Gates neşeyle. Westlake Gates'e bakmış, sonra da hayranlıkla şunları söylemiş. Gates, eğer senin zekan bende olsaydı çok zengin olurdum. Geçenlerde brokerların Wall Street karikatürlerine bayıldıkları ünlü karikatürist Rogers'la tanıştım. Onun yıllardır New York Herald gazetesinde çıkan karikatürleri her gün binlerce insanı güldürür. Bana bir hikaye anlattı. Biz İspanya ile savaşa girmeden az önceymiş. Bir akşam bir broker arkadaşının evine gitmiş. Oradan ayrılırken kendisinin sandığı bir şapkayı askıdan almış ve takmış. Bu şapka kendisininki aynı modelmiş ve başına tıpatıp uymuş. Wall Street'in o günlerde konuştuğu tek konu İspanya Savaşı'ymış. Savaş çıkacak mı çıkmayacak mı? Savaş çıkacaksa borsa düşecek. Bunun nedeni de bizim kendi satışlarımız değil, bizden menkul değer alan Avrupalıların baskıları olacak diye düşünülüyormuş. Eğer savaş çıkmazsa yapılacak en iyi şey hisse senedi satın almak olacakmış. Çünkü hisse fiyatları savaş söylentileri yüzünden zaten oldukça düşükmüş. Bay Rogers bana hikayenin geri kalan kısmını şöyle anlattı. Bir gece önce gittiğim broker arkadaşım ertesi gün borsanın ortasında durmuş fiyatların ne yöne gideceğini tahmin etmeye çalışıyor. Bundan sonraki adamının ne olacağını kara kara düşünüyormuş. Eksileri ve artıları kafasında tartıyor, neyin gerçek neyin söylenti olduğunu anlamaya çalışıyormuş. Ama bunu yapmakta pek kolay değilmiş. Ona yol gösterecek güvenilir bir haber yokmuş. Bazen savaşın kaçınılmaz olduğunu düşünüyor, bir sonraki an kesinlikle savaş çıkmayacağı kanısına kapılıyormuş. İçine düştüğü bu sıkıntı yüzünden ateşi çıkmış olacak ki şapkasını çıkartarak alnını silmiş. Hisseleri alsın mı satsın mı bilemiyormuş. Nedense gözü şapkanın astarına takılmış. Şapkanın içinde altın harflerle benim adımın baş harfleri olan W-A-R yazıyormuş. Bu savaş kelimesinin İngilizcesi. İstediği haber böylece kendisine ulaşmış. Tanrı'nın benim şapkam yoluyla ona bir işaret gönderdiğine inanmış. Böylece yüksek sayıda hisse senedi sattı. O arada savaş çıktı. Açıklarını tamamen kapattı ve inanılmaz para kazandı. Şapkamı da bir daha bana geri vermedi. Fakat benim duyduğum hikayeler içinde en iyisi... New York Menkul Değerler Borsası'nın en gözde üyelerinden biri J.T. Hood hakkında olandır. Bir gün bir başka işlemci Bert Walker kendisine Atlantic Sautern'in bir müdürüne iyilik yaptığını karşılığında da müdürün kendisine alabildiği kadar Atlantic Sautern hissesi alması stiyosunu verdiğini söylemiş. Şirketin yöneticileri çok yakında hisse fiyatını en az 25 puan artıracak bir şey yapacakmış. İşin içinde bütün müdürler yokmuş ama çoğu kendilerinden istendiği gibi oy kullanacakmış. Bert Walker temettü oranının artırılacağını düşünüyormuş. Bunu Hood'a söylemiş. Böylece iki kafadar ikişer bin hisse satın almış. Hisse fiyatı çok düşükmüş. Hood da bunun Bert'ün arkadaşları tarafından alımları artırmak için düzenlendiğini düşünmüş. Ertesi perşembe günü borsa kapandıktan sonra Atlantik Sotern müdürleri toplanarak tebettü oranını belirlemiş. Hisse fiyatı perşembe günü borsanın ilk 6 dakikasında 6 puan düşmüş. Bert Walker küplere binmiş. Kendisine tüyo veren müdürü aramış. Müdür çok mahcupmuş. Nasıl özür dileyeceğini bilemiyormuş. Walker'a hisse satın almasını söylediğini unutmuş. O yüzden onu arayıp yönetim kurulunda alınacak kararın değiştiğini belirtmek aklına gelmemiş. Adamcağız o kadar üzülmüş ki kendini affettirmek için Börte başka bir tüyo vermiş. Diğer müdürlerden bazıları ucuza hisse kapatmak istediklerinden onun onayı olmadan bazı işler çevirmişler. O da onların oyunu kazanabilmek için ses çıkartmamış. Ama şimdi kendilerine gerektiği kadar hisse aldıkları için hisse fiyatını artırmaya başlayacaklarmış. Bundan sonra bu hisseyi almanın tam zamanıymış. Bört onu affetmekle kalmamış bu yüksek düzey yöneticinin elini sıkarak ona teşekkür etmiş. Elbette hemen arkadaşı ve kurbanı Huda koşmuş. Müjdeyi vermiş. Birlikte korkunç kar edeceklermiş. Daha önce hisse fiyatının yükseleceği tiyosunu duyunca hisseyi almışlar. Oysa şimdi hisse fiyatı 15 puan daha düşükmüş. Yani daha çok hisse alabileceklermiş. Onlar da ortaklaşa 5000 hisse daha almışlar. Sanki onları bekliyormuş gibi hisseleri alır almaz bir de bakmışlar ki hisse fiyatı düşüyor. Şirket yöneticilerinin satış yapmaya başladığı belliymiş. İki ortak hata yaptıklarını anlamışlar. Hood ellerindeki 5000 adet hisseyi satmış. Elinde hiç hisse kalmayınca Bert Walker ona Eğer o alçak evvelsi gün Florida'ya gitmiş olmasaydı boyunun ölçüsünü alırdım. Hem de ne biçim alırdım. Ama şimdi sen gel benimle demiş. Hood nereye gidiyoruz diye sormuş. Postaneye o üç kağıtçıya ömür boyu unutamayacağı bir telgraf çekeceğim. Gel gidelim. Hood onunla gitmiş. Bird postaneye girmiş. Orada 5000 bin hisse yüzünden ettikleri zarar onu epeyce duygulandırmış. Ağır bir teessüf telgrafı döşenmiş. Telgrafı Hood'a okumuş ve bitirdikten sonra da Böylece onun hakkında neler düşündüğümü anlar demiş. Telgrafı tam görevli memura uzatacakken Hood dur biraz Bert demiş. Ne oldu? Ben olsam göndermem demiş Hood dobra dobra. Niye? Okuyunca çok kızacak. Bert şaşkınlıkla Hood'a bakarak biz de bunu istemiyor muyuz zaten demiş. Hood başını olumsuz anlamda sallamış. Tüm ciddiyetiyle o telgrafı gönderirsen bir daha asla ondan tüy alamayız demiş. Düşünün, profesyonel bir borsacının ağzından böyle bir şey çıkabiliyor. Kim bilir acemi tüy avcıları neler yapıyordur. İnsanlar tüyolara aptal oldukları için değil, kendilerini umuda kaptırdıkları için inanırlar. Baron Rothschild'ın in, borsada kar etmesine yardımcı olan bir sırrı varmış. Birileri ona borsada para kazanmanın zor olup olmadığını sormuş. O da çok kolay olduğunu söylemiş. Soruyu soran kişi, ''Size kolay geliyor çünkü zaten çok zenginsiniz.'' demiş. ''Hiç de değil ben işin kolayını buldum ve ondan şaşmıyorum. Bu yolla para kazanmamak imkansız. İsterseniz size sırrımı söyleyeyim.'' Sırrım şu, ben asla fiyat en düşük düzeydeyken hisse almam ve her zaman erken satarım. Yatırımcılar farklı türde insanlardır. Çoğu envanterleri ve istatistikleri inceler, matematiksel verilerin içine dalar, ve bunları kesin doğrular sanır. İnsan unsuru genellikle en aza indirgenir. Genellikle tek başına çalışmayı sevmezler. Benim tanıdığım en zeki yatırımcıysa işe Pensilvanya'da başlayıp daha sonra Wall Street'e gelerek başarı basamaklarını tırmanan biriydi. Son derece usta bir araştırmacı, yorulmak bilmez bir insandı. Hep kendi sorularını sormak ve her şeyi kendi gözleriyle görmek isterdi. Olayları başkasının gözlükleriyle görmeye gereksinim duymazdı. Bu yıllar önceydi. Elinde az miktarda et vardı. Derken şirketle ve yönetimiyle ilgili tatsız haberler duymaya başladı. Şirketin yönetim kurulu başkanı, göründüğü kadar iyi bir yönetici değildi. Şirketini felakete doğru sürükleyen, müsrif ve sorumsuz bir insandı. Çok yakında hesap vermek zorunda kalacaktı. Bu bizim Pensilvanyalıların, Arayıp da bulamadığı türden bir haberdi. Hemen Bastan'a giderek bu adamla görüştü ve kendisine birkaç soru sordu. Bu sorularda duyduğu suçlamaları yineledi. Etchison, Topeka ve Santa Fe demiryollarının genel müdürüne bunların doğru olup olmadığını sordu. Bay Reinhardt bu söylentileri yalanlamakla kalmadı, bu söylentileri çıkartanları fesat birer yalancı olmakla suçladı. Pensilvanyalı ondan kesin bilgi istedi ve genel müdür de ona istediği bilgileri vererek şirketin durumunu, mali hesaplarını kuruşu kuruşuna açıkladı. Pensilvanyalı Reinhard'a teşekkür ederek New York'a döndü ve hemen elindeki bütün Atchison hisselerini sattı. Yıllarca sonra bize kar getiren işlemlerden bahsediyorduk. O da bana bu olayı anlattı. Ona hisseleri satmaya iten şeyin ne olduğunu açıkladı. Reinhardt bana şirketin durumunu anlatırken sayıları yazmak için çalışma masasının çekmecesinden mektup kağıdı çıkarttı. Kullandığı kağıt son derece kaliteli, iki renk kabartmalı, antetli bir kağıttı. Bu kağıt çok hem de çok pahalıydı. Kağıdın üzerine birkaç sayı yazarak şirketin bazı bölümlerinin de ne kadar kar ettiğini, harcamaları ve işletme masraflarını nasıl azalttıklarını anlattı. Ondan sonra da o güzelim kağıdı buruşturarak çöp sepetine attı. Birazdan yeni uyguladıkları bir yöntemi anlatmak için iki renkli antetli yeni bir sayfa çekip aldı. Birkaç sayı yazdıktan sonra o kağıdı da çöp sepetine attı. Bir an düşünmeden boşa harcanan bu kadar para, eğer genel müdür böyleyse yanında çalışanlar kim bilir nasıldır diye düşündüm. O yüzden genel müdüre inanacak yerde. Bana onun ne kadar müsrif olduğunu anlatanlara inanmaya karar verdim ve elimdeki bütün hisselerini sattım. Bir aslantı sonucu birkaç gün sonra başka bir şirketin ofisine gitmem gerekti. O günlerde genel müdür Sam Sloan'dı. Ofisi girişin hemen yanındaki odaydı ve kapısı da ardına dek açıktı. Onun kapısı her zaman açıktı. Buranın merkez ofisine giren herkes şirketin genel müdürünün masasında otururken görürdü. İsteyen herkes gidip işini doğrudan onunla görebilirdi. Ekonomi muhabirleri Sam Sloan'la doğrudan konuşup lafı hiç dolandırmadan kendisine soru sorabildiklerini ve borsada durum ne olursa olsun kendisinden açık bir evet ya da hayır cevabı alabildiklerini anlatırlar. Sloan'ın odasına girince onun meşgul olduğunu gördüm. Önce mektuplarını açtığını sandım ama sonra masasına yaklaşınca ne yaptığını fark ettim. Sonradan bunun günlük alışkanlığı olduğunu öğrendim. Ofise gelen mektuplar ayrılıp açıldıktan sonra boş zarflar atılacak yerde Sloan'ın odasına getirilirmiş. O da boş dakikalarında zarfın kenarlarını yırtarmış. Böylece bir yüzü boş iki parça kağıt elde edermiş. Bu kağıtları biriktirir, ondan sonra da ofisteki elemanlara dağıtır, Reinhardt'ın benim için kullandığı antetli kağıdın yerine Not kağıdı olarak kullanmalarını sağlarmış. Ne boş zarflar ne de müdürün zamanı boşa harcanırmış. Her şey için bir kullanım alanı bulunurmuş anlayacağınız. Eğer şirketin genel müdürü böyleyse, şirketin her bölümü de iktisatlı bir şekilde yönetiliyordur mutlaka. Sloan bunun böyle olmasını sağlıyordur diye düşündüm. Elbette şirketin düzenli temettü ödediğini ve bol gayrimenkulü olduğunu da biliyordum. Onların hisselerinden alabildiğim kadar aldım. O zamandan bu yana hissenin değeri önce 2'ye sonra 4'e katlandı. Şimdi neredeyse ilk yatırdığım para kadar yıllık temettü alıyorum. Bugün hala onların hisselerini elimde tutuyorum. Atkins'ın firması ise genel müdürü bana müsrif olmadığını kanıtlamak için sayfa sayfa antetli kağıtları çöp sepetine attıktan kısa bir süre sonra el değiştirdi. Bu gerçek bir olaydır. 17. Bölüm En yakın arkadaşlarımdan biri benim kapıldığım şu sezgiler hakkında bin bir hikaye anlatır. Sürekli benim anlaşılmayan güçlere sahip olduğumu söyler durur. Benim körü örüne bazı gizemli içgüdüleri izlediğimi ve bu yüzden borsada zamanlamamın hep doğru olduğunu söyler. En sevdiği hikaye de benimle siyah bir kedi arasında geçen bir konuşmadır. Güya bir gün onun evinde kahvaltı sofrasında bir kara kedi bana elimdeki bir hisse senedini satmamı söylemiş. Ben de satana kadar rahat etmemişim. Bu satışı en yüksek fiyatlardan yaptığım için müthiş kar etmişim. Duyan da bu masala inanır. Oysa gerçekte o sıralar Washington'da bazı parlamenterlerle görüşüyor... Onları borsaya uygulanan vergilerin indirilmesi konusunda ikna etmeye çalışıyordu. Dikkatim borsanın üzerinde değildi. Elimdeki hisseleri satma fikri aniden doğdu. Arkadaşım da bu hikayeyi uydurdu işte. Gerçekten de arada sırada borsada olmayacak şeyleri yapmak için tuhaf bir isteğe kapıldığım olur. İster kısa ister uzun pozisyonda olayım hiç fark etmez. Hemen borsadan kurtulmam gerektiğini hissederim. Kurtulana kadar da içim rahat etmez. Sanırım çevremde bazı uyarı işaretleri görmeye başlıyorum. Belki bu işaretlerden tek bir tanesi yapmak istediğim şeyi yapmam için yeterli bir neden olamıyor. Belki de James Keane ve ondan önce gelen bazı borsacıların sahip olduğu söylenen altıncı his bu. İtiraf edeyim ki bu uyarı genellikle hem doğru hem de tam zamanındadır. Ama bu olayda sezgiye filan kapılmadım. İşin kara kediyle ilgisi yoktu. Arkadaşım benim o sabah çok aksi davrandığımı söylüyor. Bu hayal kırıklığına uğramış olmamdan kaynaklanıyordu. Konuştuğum parlamenterleri ikna edemediğimi ve kurulan komitenin Wall Street'ten vergi alma konusunda benimle aynı görüşü paylaşmadığını çok iyi biliyordum. Borsa işlemlerinde vergi indirimine gidilmesine ya da vergi kaçırılmasına göz yumulmasını önermiyordum. Yalnızca uygulanan vergi oranlarının borsacılar açısından pek adil ve mantıklı olmadığını anlatmaya çalıştım. Sem amcanın kaz gelecek yerden tavuk esirgememesini istiyordum. Bu konuda başarısız olunca hem sinirlendim hem de haksız vergi ödemek zorunda kalan bir sektörün geleceği hakkında kötümser duygulara kapıldım. Size ne olup bittiğini anlatayım. Borsada fiyatlar yükselmeye başladığında hem Wall Street'te hem de bakır piyasasında işlerin iyi gideceğini düşünüyordum. Bu yüzden bu iki tür hisse senedinden de bol miktarda aldım. Önce 5000 Utah Copper aldım ama daha fazla almaktan vazgeçtim. Çünkü hisse gerektiği gibi hareket etmiyordu. Yani o hisseyi aldığıma memnun olmama yetecek kadar artış göstermedi. Sanıyorum fiyat 114 civarındaydı. Hemen hemen aynı fiyata United States Steel'de satın almaya başladım. İlk gün hisse düşündüğüm gibi hareket ettiği için 20.000 adet aldım. Size daha önce anlattığım yöntemi izliyordum. Steel hisseleri düşündüğüm gibi artmaya devam etti ve ben de toplam 72.000 hisse toplayana kadar alımlarımı sürdürdüm. Fakat Utah Copper hisselerimi artırmadım. Hala elimde 5.000 hisse vardı. Daha fazla almak için bir neden göremiyordum. O sırada olanları herkes biliyor. Borsada müthiş bir canlanma görüldü. Fiyatların artacağı belliydi. Genel koşullar elverişliydi. Hisse senetleri büyük çapta değer kazandıktan ve kağıt üzerindeki kârım hatırı sayılır bir miktara ulaştıktan sonra bile henüz satış zamanının gelmediğini biliyordum. Washington'a geldiğimde hala bu görüşü taşıyordum. Borsanın biraz daha yükseleceğini düşünüyordum. Ama elbette o saatten sonra yeni hisse almak amacında değildim. Borsa tamamen düşündüğüm yönde gidiyordu. Bütün gün fiyat tahtasının karşısında oturup hisseleri satacak anı kollamama da gerek yoktu. Satma zamanı gelmeden önce çok büyük bir felaket olmadığı sürece borsa mutlaka duraklayacak ya da bana durumumu tam tersine çevirmem için bir işaret verecekti. O yüzden ben de içim rahat bir şekilde parlamenterlerle görüşmeye gittim. Bu arada fiyatlar artıyordu ve bu da pek yakında artışın duracağı anlamına geliyordu. Bunun için belli bir tarih verilmesi gerekmiyordu. Borsanın ne zaman düşüşe geçeceğini tahmin etmek benim gücümü aşıyordu. Yine de bir gözüm borsadaydı. Zaten benim bir gözüm her zaman borsadadır. Bu benim için bir alışkanlık haline gelmiştir. Emin değilim ama sanıyorum hisselerimi satmadan önceki gün yüksek fiyatları görünce aklıma kağıt üzerindeki kârımın ne kadar yüksek olduğu, elimde ne kadar çok hisse senedi tuttuğum ve bir türlü devlet adamlarımızı Wall Street'e karşı daha mantıklı ve adil davranmaya ikna edemediğim geldi. Böylece içime bir kuşku tohumu atıldı. Bilinçaltım bütün gece fazla mesai yaptı. Sabah borsayı ve o gün nasıl hareket edeceğini düşünmeye başladım. Sonra da ofise gidince fiyatların hala yükselmekte olduğunu ve benim de kar ettiğimi düşünmeyip hisselerimi şimdi satarsam rahatlıkla alıcı bulacağımı fark ettim. Borsa bu durumdayken istediğim kadar hisse satabilirdim. İnsan elinde bu kadar çok hisse varken kağıt üzerindeki karlarını nakde çevirme fırsatını buldu mu elinden kaçırmamalıdır. İşlem sırasında kardan fazla kaybetmemek için çaba harcamak gerekir. Deneyimlerim bana her zaman karlarımı nakde çevirmek için fırsat bulabileceğimi ve bu fırsatın da genellikle borsa düşüşe hazırlanırken karşıma çıktığını gösterdi. Bunun sezgilerimle ilgisi yoktur. Elbette o sabah elimdeki hisse senetleri için alıcı bulunca hemen sattım. Satış yaparken 50 hisseyle de başlayabilirsiniz 50 bin hisseyle de. Ama 50 hisse satarsanız bunu fiyatı en düşük düzeyde bile oynatmadan yapabilirsiniz. 50 bin hisse satmaksa daha farklı olacaktır. Benim elimde 72 bin adet US Steel hissesi vardı. Bu size çok yüksek bir miktar gibi görünmeyebilir ama satış yaparken mutlaka kağıt üzerinde onca yüksek görünen karın bir miktarını silip süpürecektir. Ve bu kayıp sizi bankadaki nakit paranızı kaybetmiş kadar üzecektir. Toplam kârım 1.500.000 dolar civarındaydı ve elime fırsat geçmişken bunu hemen nakde çevirdim. Ancak satmakla doğru şeyi yaptığımı düşünmemin nedeni kar etmem ve elime fırsat geçmesi değildi. Satma zamanımın geldiğini borsadaki bazı işaretlerden anladım ve beni asıl mutlu eden şey bu oldu. Elimdeki 72.000 US Steel hisse senedini günün en yüksek fiyatının sadece 1 puan altında bir değere satmayı başardım. Ama aynı gün aynı saatte 5000 Utah kaparımı satmaya çalışınca fiyat 5 puan düştü. Hatırlayacaksınız her iki hisse senedini de aynı zamanda satın almaya başlamıştım. Ve gayet akıllıca davranarak elimdeki US Steel'in sayısını 20.000 hisseden 72.000 hisseye çıkartmış, Utah hisselerimi ise 5.000 hisse ile sınırlandırmıştım. Utah copperları daha önce satmamamın nedeni genelde bakır fiyatlarının artacağını düşünmemdi. Nasıl olsa hisse senetlerinden iyi kazanıyordum. Utah'ta büyük kar etmesem bile elimdeki hisseleri satmamak bana fazla bir zarar getirmeyecekti. Ama işin içinde sezgi falan yoktu. Bir borsacının yetişmesi tıp eğitimine benzer. Doktor adayının uzun yıllar boyunca çalışarak, Anatomi, fizyoloji, farmakoloji gibi birçok konuyu öğrenmesi gerekir. Önce işin teorisini kavrar, ondan sonra da hayatını işin uygulamasına adar. Her tür patolojik olguyu gözlemleyerek bunları sınıflandırır. Tanı koymasını öğrenir. Eğer tanıları doğru çıkarsa bu da gözlemlerinin eksiksiz olmasıyla mümkündür ancak tedavide de başarılı olacaktır. Ancak her zaman insanın yanılabileceğini ve beklenmedik bazı olayların bunu etkileyebileceğini akılda tutmak zorundadır. Sonra yavaş yavaş deneyim edinir. Yalnızca doğru şeyleri yapmasını değil, bunları zamanında yapmasını da öğrenir. Öyle ki doktor olmayan insanlar onun bazı içgüdülerini izleyerek hareket ettiğine inanmaya başlar. Oysa doktor bunu otomatik olarak yapmaz. Uzun yıllar boyunca aynı hastalıkla defalarca karşılaştığı, ve tanı koyduğu için deneyimlerine dayanarak en uygun tedavi biçimi neyse onu seçer. Bilgilerinizi yani kitaplardan öğrendiğiniz şeyleri başkalarına aktarabilirsiniz ama deneyiminizi aktaramazsınız. Bir yatırımcı ne yapması gerektiğini çok iyi bilebilir ama bu bildiğini zamanında uygulamadığı sürece zarar etmekten kurtulamayacaktır. Gözlem, deneyim, bellek ve matematik Bunlar başarılı bir borsacının yararlanması gereken şeylerdir. Doğru gözlem yapmakla kalmamalı, gördüğü şeyleri her zaman aklında tutmalıdır. Olağan dışı ya da beklenmedik şeylerden yola çıkarak hareket edemez. Beklenmedik şeylerle çok sık karşılaşsa bile. Her zaman olasılıklardan hareketle yola çıkmalıdır. Yani hep gerçekleşmesi olası şeyleri hesaba katmalıdır. Borsada geçen yıllar sıkı çalışma ve iyi bir hafıza sayesinde borsacı hem beklediği hem de beklemediği şeylere karşı nasıl davranacağını bilecektir. İnsanın matematiğe büyük yeteneği ve korkunç bir gözlem kabiliyeti olabilir ama eğer deneyim ve hafızası yoksa borsada başarısız olacaktır. Ayrıca bilimsel yenilikleri izleyen bir doktor gibi borsacının da sürekli olarak borsadaki yeni gelişmeleri ve genel konuları etkileyebilecek her türlü hareketi izlemesi gerekir. Zamanla bu bir alışkanlık haline gelir. Artık bütün bunları otomatik olarak yapar. Paha biçilmez bir özellik olan profesyonel davranma becerisine kavuşur. Ve bu da onun başarılı olmasını sağlar. Ama her zaman değil. Profesyonel ve amatör ya da geçici borsacı arasındaki bu fark çok çok önemlidir. Örneğin hafızamın ve matematiğin benim için çok büyük önem taşıdığını belirtmeliyim. Wall Street'te para matematiksel olarak kazanılır. Yani borsa bazı gerçeklere ve sayılara dayalı olarak yürür. Borsacı... Çevresinde olanları dakikası dakikasına izlemeli ve tüm piyasalara ve gelişmelere karşı profesyonel bir tavır benimsemeli derken başarıda sezgilerin ve 6. hissin abartıldığı kadar büyük bir rol olmadığını söylemek istiyorum. Elbette bazen deneyimli bir borsacı o kadar hızlı hareket eder ki neyi neden ve nasıl yaptığını açıklayacak zamanı bulamaz. Yine de bunlar mutlaka iyi ve yeterli nedenlerdir. Çünkü borsadaki gelişmeleri profesyonel bir açıdan görüp değerlendirerek edindiği birikimin bir sonucudur. Profesyonel bir yaklaşım demekle neyi kastettiğimi size açıklayayım. Ben her zaman ham madde piyasalarını yakından izlerim. Bu yılların bana verdiği bir alışkanlıktır. O yıl hükümet kış hasadının bir önceki yılla hemen hemen aynı, bahar hasadının 1921'den daha iyi olacağını bildirmişti. Koşullar çok daha iyiydi ve hasat da her zamankinden erken olacağı benziyordu. Koşullarla ilgili sayıları alıp hasadın ne zaman olacağını hesaplayınca, matematik, aklıma hemen kömür madencilerinin ve demir yolu işçilerinin grevi geldi. Bu olayları düşünmeden edemedim çünkü benim aklım sürekli piyasaları etkileyecek gelişmelerle meşguldür. Hemen fark ettim ki kargoların taşınmasını olumsuz yönde etkileyen grev, Mutlaka fiyatları da olumsuz yönde etkileyecekti. Şöyle düşündüm. Grev yüzünden aksiyan ulaşım nedeniyle kış buğdayının piyasaya gelmesi gecikecek. Grevin bitmesiyle de bahar hasadı tamamlanmış olacaktı. Yani trenler buğday taşımaya başladıklarında her iki hasadı da geciken kış buğdayını ve erken biçilen bahar buğdayını birlikte taşıyacaklar. Böylece piyasa aniden büyük bir buğday yığınının altında kalacaktı. Durum böyle olunca yani olasılıklar böyle gösterince benim gibi düşünen borsacılar bir süre buğday fiyatında artış beklemeyeceklerdi. Buğdayın fiyatı düşüp buğday alımını iyi bir yatırım haline getirene kadar buğdaya dokunmayacaklardı. Piyasada alıcı bulunmayınca buğdayın fiyatı düşecekti. Ben böyle düşünüyordum ama düşündüklerimde haklı olup olmadığımı öğrenmek için yanıp tutuşuyordum. Pethim'in her zaman söylediği gibi yarış bitene kadar galibi kimse bilemez. Fiyatların düşeceğini düşündüğüme göre bir an önce kısa pozisyondan satışa başlamam gerekiyordu. Deneyimlerim bana en iyi kılavuzun borsanın kendisi olduğunu gösterdi. Aynen bir hastanın ateşine bakmak, nabzını tutmak, göz kapaklarının rengine bakmak ya da dilinin durumunu kontrol etmek gibi. Genellikle 1 milyon kile buğdayı 1 bölü 4 sentlik bir fiyat sınırı içinde almak ya da satmak mümkündür. Ben o gün deneme olarak 250 bin kile buğday sattığımda fiyat 1 bölü 4 cent düştü. Bu hareket benim için yeterince iyi bir kanıt olmadığı için ben 250 bin kile buğday daha sattım. Sattığım buğdayın gıdım gıdım alındığını fark ettim. Yani alımlar benim beklediğim gibi 2 ya da 3 işlemde değil 10-15 bin kilelik alımlar halinde yapılıyordu. Azar azar gerçekleşen bu alımlardan sonra fiyat 1.25 cent düştü. Piyasada buğdayın alınış şekli ve bu satış sonucu fiyatın bu kadar düşmesi bana açıkça fazla alım gücü olmadığını gösteriyordu. Öyleyse ne yapacaktım? Elbette daha fazla satacaktım. İnsanın geçmiş deneyimlerine kulak vermesi arada sırada yanılmasına da yol açabiliyor. Ama vermemesi kesinlikle onu rezil ediyor. Neyse 2000 kile buğday daha sattım ve fiyat biraz daha düştü. Birkaç gün sonra borsanın hareketi beni resmen 2000 kile buğday daha satmaya zorladı ve fiyat daha da düştü. Birkaç gün sonra buğdayın fiyatı büyük ölçüde düştü ve kile başına 6 sent değer kaybetti. Orada da kalmadı düşüşe devam etti. O zamandan beri ufak tefek geçici artışlara karşın buğday fiyatı düşüşünü sürdürüyor. Ben özel bir sezginin peşine düşmedim. Hiç kimse bana tüyo vermedi. Ham piyasasına karşı benimsediğim ve yılların deneyiminden kaynaklanan profesyonel yaklaşım sayesinde kar ettim. Ben piyasaları incelerim. Çünkü işim borsada işlem yapmaktır. Fiyatlar bana doğru yolda olduğumu haber verir vermez sattığım hisselerin sayısını artırmak benim görevim haline geldi. Bu görevi yerine getirdim. Hepsi bu. Deneyim borsada insana en fazla temettü getiren şeydir. Ve gözlem en iyi tüyodur. Bazen gereken tek bilgi belli bir hisse fiyatının izlediği yöndür. Bunu gözlemlemek gerekir. Sonra da deneyiminiz normal olandan yani olası olandan saparak nasıl para kazanabileceğinizi gösterecektir. Örneğin hepimiz hisse senetlerinin hep birlikte hareket etmediklerini biliyoruz ama borsada genel bir yükseliş ya da düşüş varsa belli hisse grupları o yönde hareket edecektir. Borsada bu sık rastlanılan bir durumdur. Aracı kurumlar bu durumu çok iyi bilirler ve her fırsatta müşterilerine bunu tüyo diye sunarlar. Yani belli bir gruptaki hisselerden biri diğerinin arkasında kaldıysa bunu almalarını ya da satmalarını öğütlerler. Böylece eğer US Steel'in fiyatı yukarı çıktıysa mantıksal olarak Republic ya da Battle'ın gibi çelik hisselerinin de artış göstereceğini düşünürler. Belli hisse senedi gruplarının kaderlerinin ortak olduğu artış ve düşüşlerde birlikte hareket edeceği varsayılır. Pratikte yüzlerce kez çürütülmüş olmasına karşın teoride bu hisselerin eninde sonunda aynı yerde buluşacaklarına kesin gözüyle bakılır. Bu nedenle halk A çelikle B çelik yükselirken C çelik henüz yükselmediyse hemen bu sonuncu hisseden almaya koşar. Ben borsada genel yükseliş beklentisi varsa bile bir hisse gerektiği gibi hareket etmiyorsa onu satın almam. Bazen fiyatların yükselmesi an meselesiyken ben bir hisse senedini satın alırım. Sonra da onun grubundaki diğer hisselerin fiyatı artmıyor diye satarım. Neden? Deneyimlerim bana grup eğilimlerine ters hareket etmemem gerektiğini göstermiştir de onda. Her zaman kesin gerçeklere dayanarak hareket edilemeyebilir. Olasılıkları da göz önünde bulundurmak gerekir. Yaşlı bir broker bir keresinde bana demişti ki, eğer rayların üzerinde yürüyorsam ve bir trenin saatte 100 kilometre hızla üzerime doğru geldiğini görüyorsam yolumda yürümeye devam eder miyim? Hemen kenara çekilirim. Ve kendimi bu kadar akıllı ve tedbirli olduğum için kutlamaya da kalkışmam. Geçen yıl borsadaki yükselme başladıktan sonra bir hisse grubundaki hisselerden birinin farklı hareket ettiğini, gruptaki diğer hisseler borsanın geneline uygun davranırken o hissenin fiyatının başka bir yönde gittiğini fark ettim. Elimde yüksek miktarda Blackwood Motors hissesi vardı. Herkes şirketin çok başarılı olduğunu biliyordu Hisse fiyatı da günde 1 ila 3 puan arasında artış gösteriyordu ve halkın ilgisi her geçen gün biraz daha artıyordu. Bu da doğal olarak dikkatleri bu grubun üzerine çekti ve otomobil hisseleri birer birer yükselmeye başladı. Ancak hisselerden biri, Chester, ısrarla yerinden oynamıyordu. Kısa sürede fiyatı diğer hisselerin gerisinde kaldı ve çok geçmeden borsanın diline düştü. Chester'ın düşük fiyatı ve hareketsizliği Blackwood ve diğer otomobil hisselerinin dinamizmi ve yüksek değeriyle karşılaştırılıyordu. Halk böylece tüyoculara ve dedikoduculara kulak verdi. Mutlaka grubun diğer hisselerine yetişeceği varsayımıyla Chester satın almaya başladı. Bu alımlar üzerine değer kazanacağı yerde Chester'ın fiyatı daha da düştü. Aynı gruptan Blackwood'un ne kadar değer kazandığı otomobil talebindeki artış ve rekor üretim göz önüne alındığında Chester hisselerinin fiyatını yükseltmenin pek zor olmadığı anlaşılıyordu. Ancak hisse fiyatı artmadığına göre Chester şirketinin yöneticileri borsada sık sık görülen bu tür bir oyunun peşinde değildi. Bunun iki nedeni olabilirdi. Belki yöneticiler fiyatı özellikle düşük tutuyor, fiyat artmadan daha fazla hisse senedi toplamaya çalışıyorlardı. Ancak Chester'daki alım-satımların boyutları ve özellikleri düşünüldüğünde bu teorinin yanlış olduğu anlaşılıyordu. Diğer neden de yöneticilerin hisse satın almak istememesi olabilirdi. Hisseleri istemesi gereken insanlar istemiyorsa ben ne diye isteyeyim? Diğer otomobil şirketlerinin durumu ne kadar iyi olursa olsun Chester'da kısa pozisyona girerek satışa geçmenin yapılacak en iyi şey olduğuna karar verdim. Deneyimlerim bana grup liderini izlemeyen hisseleri alırken dikkatli olmam gerektiğini göstermiştir. Hemen Chester hisselerinde şirket içi yönetimin hisse almak yerine hisse sattığını anladım. Chester'ı almamam için başka uyarılar da vardı ama benim için gerekli tek uyarı Chester'ın istikrarsız borsa performansıydı. Beni uyaran şey yine fiyatlar oldu ve fiyatları izleyerek Chester'da kısa pozisyona girmeye karar verdim. Kısa bir süre sonra bir gün fiyat dibi boyladı. Daha sonra resmi ağızdan gerçekten de şirketin durumunun iyi olmadığını bilen şirket yöneticilerinin hisseyi satmakta olduğunu duyduk. Bunun nedeni de fiyat iyice düştükten sonra açıklandı ama uyarı fiyat düşmeden önce verilmişti aslında. Ben fiyat düşüşlerini değil, düşüşten önce yayılan uyarı sinyallerini kollarım. Chester şirketindeki sorunun ne olduğunu bilmiyordum. Herhangi bir sezgiye de kapılmamıştım. Yalnızca ters giden bir şeyler olduğunu biliyordum. Bir gün gazeteler Guyana Gold altın hisselerinde sansasyonel bir düşüş yaşandığını yazdı. Bu hisse borsa dışı piyasada 50 puana yakın bir fiyattan el değiştirirken menkul kıymetler borsasına girdi. Bu borsada 35 civarında alınıp satılmaya başladı. Sonra düştü ve sonunda 20 puana kadar indi. Bence bu düşüş hiç de sansasyonel değil. Beklenen bir düşüştü. İsteyen herkes bu şirketin geçmişini öğrenebilirdi. Bilen bir sürü insan vardı zaten. Bana şöyle anlatıldı. 6 adet önde gelen kapitalist ve bir bankadan oluşan bir konsorsiyum oluşturulmuş. Konsorsiyumun üyelerinden biri, Belle Isle Exploration Company'nin müdürüymüş. Bu firma Guyana'ya 1 milyon doların üzerinde nakit para vermiş. Karşılığında da Tahvil ve Guyana Gold Mining Company'nin toplam 1 milyon hissesinden 250 bin adet almış. Hisse senedi temettüyle dağıtıyordu ve bu çok iyi bir reklam kampanyasıyla duyurulmaktaydı. Bu arada Belle Isle hisselerini nakite çevirmeye karar vermiş. Ve bankalara 250 bin hisse satmak üzere çağrıda bulunmuş. Bankalarda hem bu hisseleri hem de kendilerine ait bazı hisseleri pazarlamaya çalışmışlar. Bu hisseleri satması için hisseleri 36 puana sattığı takdirde karın 3'te birini alacak olan bir uzmanla anlaşmışlar. O sırada fiyat 41 puanmış. Yani aslında şirket yöneticileri bankacı arkadaşlarına ilk baştan 5 puanlık bir kar ödemiş oluyorlarmış. Bunun farkında olup olmadıklarını bilmiyorum. Bankacılar için bu satış kolay bir işlemdi. Borsanın genelinde artış bekleniyordu ve Guyana Gold'un ait olduğu gruptaki hisseler borsada lider konumdaydı. Şirket iyi kar ediyor ve temettülerini düzenli olarak ödüyordu. Bu ve şirketin prestijli sponsorları halkın Guyana'ya neredeyse bir yatırım hissesi olarak bakmasına neden oldu. Halka toplam 40 bin hisse senedi satıldığı ve fiyatın 47'ye kadar çıktığı söyleniyor. Altın grubu çok güçlüydü ama Guyana'nın yeri sallantıdaydı. 10 puan değer kaybetti. Eğer hisseler konsorsiyum tarafından pazarlansaydı sorun kalmayacaktı. Ama çok geçmeden Wall Street'te işlerin pek de yolunda gitmediği ve hisselerin istenen getiriyi sağlayamadığı duyulmaya başlandı. Böylece düşüşün nedeni ortaya çıktı. Fakat neden anlaşılmadan önce ben gerekli uyarıyı görmüş ve Guyana'yı satmak için denemelerime başlamıştım. Hisse aynen Chester Motors gibi hareket ediyordu. Elimdeki Guyana'ları sattım, fiyat düştü, daha çok sattım, daha da düştü. Hisse Chester'ın ve klinik öykülerini çok iyi hatırladığım daha birçok hissenin performansını tekrarlıyordu. Fiyat bana ters giden bir şeyler olduğunu, şirket yöneticilerinin hisseyi almaya yanaşmadıklarını, ve o yöneticilerin fiyatlar böylesine artarken o hisseyi almamak için mutlaka çok iyi bir nedenleri olduğunu anlatıyordu. Öte yandan olayı bilmeyenler hisseyi almaya devam ediyorlardı. Çünkü geçmişte 45 puan aşan bir hissenin fiyatı 35 puana inince onlara ucuz geliyordu. Temettüler ödenmeye devam ediyordu. Bu bir kelepirdi derken haber yayıldı. Haberi borsa ile ilgili diğer önemli gelişmelerde olduğu gibi herkesten önce duydum. Guyana'nın altın madeni yerine kayalıkları kazıp durduğu haberini alınca şirket yöneticilerinin hisseyi neden sattıklarını anladım. Ama ben bu haber üzerine elimdeki hisseleri satmadım. Ben çok daha önce hisse fiyatının düştüğünü görünce satmıştım. Benim için fazla karmaşık bir nedene gerek yoktur. Ben borsacıyım ve benim için tek bir işaret yeterlidir. Şirketin kendi yöneticileri hisseyi alıyor mu? Almıyorlardı. Yöneticilerin fiyat düşerken hisseyi neden almak istemedikleri beni ilgilendirmiyordu. Hisse fiyatını artırmak için özel çaba harcamamaları benim için yeterliydi. Böylece kısa pozisyona girerek hisseyi satmam farz oldu. Halk yaklaşık yarım milyon hisse almıştı ve şimdi daha da fazla zarar etmek istemeyen bir grup çaylak elindeki hisseleri fiyatı düşük bulup kar etmeye uman diğer bir grup çaylığa satacaktı. Bu olayı size güyan ağlan halkı eleştirmek ya da hisseleri satarak kar ettiğim için kendimle övünmek için anlatmadım. Size anlatmaya çalıştığım şey grup hareketlerinin önemi ve bunlardan çıkartılabilecek derslerin küçük büyük birçok borsacı tarafından göz ardı edilmesi. Fiyatlar yalnızca menkul değerler borsasında değil, ham madde piyasalarında da insana yol gösterir. Ben pamukta ilginç bir olay yaşadım. Borsada düşüş bekliyordum ve bu nedenle de hisse senetlerinde kısa pozisyona girmiştim. Pamukta da kısa pozisyonda 50 bin balya satış yapmıştım. Hisse senetlerinden kar etmeye başladım ve pamuğu ihmal ettim. Birdenbire 50 bin balyadan 250 bin dolar zarar ettiğimi gördüm. Dediğim gibi hisse senetleri çok hareketliydi ve kafam tamamen onlarla doluydu. O yüzden dikkatimi onlardan ayıramamıştım. Ne zaman aklıma pamuk gelse kendi kendime Fiyat biraz düşünce açıklarımı kapatırım diye düşünüyordum. Fiyat biraz düşecek gibi oluyor ama ben açıklarımı kapatıp zararımı sınırlandırmaya karar verene kadar tekrar yükseliyor. Bir önceki fiyatı da geçiyordu. Ben de biraz daha beklemeye karar veriyor, hisse senetlerine dönüyor ve yalnızca onlarla ilgileniyordum. Sonunda çok iyi bir karla borsadan çıktım ve biraz dinlenip tatil yapmak için Hot Springs'e gittim. O zaman pamuktan ettiğim zararı düşünecek fırsatı buldum. Piyasa benim aleyhime işliyordu. Bazen neredeyse kazanacak gibi oluyordum. Birileri yüksek miktarda pamuk satınca fiyatta gerileme oluyordu. Ama fiyat hemen tekrar yükseliyor bir önceki düzeyini de aşıyordu. Sonunda hat Springs'e geldikten birkaç gün sonra zararım 1 milyona çıkmıştı. Ve pamuk hala artışını sürdürüyordu. Bütün yaptıklarımı ve yapmadıklarımı yeniden düşündükten sonra kendi kendime yanılıyor olmalıyım dedim. Benim için yanıldığımı kabul etmem işlemi hemen sonlandırmak demektir. Böylece yaklaşık 1 milyon dolar zararla açıklarımı kapattım. Ertesi sabah golf oynuyordum ve aklım tamamen oyundaydı. Pamukta kısa pozisyona girmeye kendim karar vermiştim. Yanılmıştım. Yanılmanın bedelini de kendim ödemiştim. Ve makbuzu cebimdeydi. Artık pamuk piyasasıyla ilgilenmiyordum. Öğle yemeği için otele giderken brokerımın ofisine uğradım ve fiyatlara bir göz attım. Pamuğun 50 puan değer kaybettiğini gördüm. Buraya kadarı önemli değildi. Önemli olan haftalardır ilk kez belli bir satışın getirdiği baskı dağılır dağılmaz fiyatın tekrar yükselmemesiydi. Bu yükselmeler fiyatın artmaya devam edeceğini gösteriyordu. Ama ben gözümü buna hep kapalı tutmuştum. Bu da bana 1 milyon dolara mal olmuştu. Ancak artık açıklarımı kapatmama neden olan faktör ortadan kalkmış gibiydi. Fiyat eski düzeyine dönmüyordu. Ben de 10 bin balya pamuk sattım ve bekleyişe geçtim. Çok geçmeden piyasa fiyatı 50 puan düştü. Biraz daha bekledim. Fiyat geri yükselmiyordu. Karnım çok acıkmıştı. Ben de yemek salonuna gidip yemeğimi ısmarladım. Garson yemeğimi getirirken kalkıp hemen brokera gittim. Fiyatın yükselmediğini gördüm ve 10 bin balya daha sattım. Biraz bekledim ve fiyatın 40 puan daha düştüğünü görme zevkine eriştim. Bu bana doğru adıma attığımı gösteriyordu. Ben de yemek salonuna döndüm, yemeğimi yedim ve gerisin geriye brokerıma geldim. O gün pamuk fiyatında yükseliş olmadı. Hemen o gece Hot Springs'ten ayrıldım. Golf oynamak çok keyifliydi ama pamuk satış ve alışlarımda yanılmıştım. Zamanlamam da yanlıştı. O yüzden işimin başına geri dönüp rahat rahat alım-satım yapabileceğim bir yerde olmam gerekiyordu. Piyasada sattığım ilk 10.000 balyanın hemen alınması, ikinci 10.000 balyayı da satmama neden olmuştu. Buna da kolaylıkla alıcı bulunca piyasanın yön değiştirdiğini anladım. Artık fiyatların davranışı değişecekti. Neyse, Washington'a varınca brokerımın oradaki ofisine gittim. Ofisi eski dostum takır yönetiyordu. Ben oradayken piyasa... Biraz daha düştü. Kendimi bu kez gerçekten haklı hissediyordum. Böylece 40 bin balya sattım. Ve piyasa 75 puan düştü. Pamuğun arkasında destek yoktu. O akşam piyasa kapanırken fiyat daha da düşmüştü. Eski alım gücü yok olup gitmişti. Bu alım gücünün hangi düzeyde yeniden ortaya çıkacağını kestirmek zordu. Ama ben kendi pozisyonumdan emindim. Ertesi gün Washington'dan New York'a doğru arabayla yola çıktım. Acelem yoktu. Philadelphia'ya vardığımızda doğruca brokerımın şubesine gittim. Pamuk piyasasının allak bullak olduğunu gördüm. Fiyatlar dehşet düşmüştü ve ortalıkta ufak çaplı bir panik vardı. New York'a gidene kadar beklememeye karar verdim. Telefonla brokerlarımı arayıp hisse almalarını söyledim. Böylece açıklarımı kapattım. Raporlar elime geçince gördüm ki zararımın çoğunu da bu yolla kapatmışım. Yolda fiyatlara bakmak için hiç durmadan New York'a gittim. Benimle birlikte Hot Springs'te olan bazı arkadaşlarım hala nasıl yemek masasından kalkıp ikinci on bin balyalık satışımı yapmak için broker'a koştuğumu anlatır. Ama bu da sezgi falan değildi. Bu sadece bir önceki hatam bana ne kadar çok zarar getirirse getirsin pamuk satmanın zamanının şimdi geldiğini haber veren bir içgüdüydü. Bundan yararlanmam gerekiyordu. Bu benim için büyük bir fırsattı. Büyük bir olasılıkla bilinçaltım sürekli işliyor ve benim için bazı kararlar veriyordu. Washington'da verdiğim satma kararı ise gözlemlerimin bir sonucuydu. Borsada uzun yıllar çalışmanın verdiği deneyim, bana fiyatların yön değiştirmeye başlamak üzere olduğunu ve bundan sonra pamuğun değer kaybedeceğini söylüyordu. Beni 1 milyon dolar zarara soktuğu için pamuk piyasasına hiç hınçlanmadım. Kendime de bu kadar büyük bir hata yaptığım için kızmadım. Ayrıca Philadelphia'da açıklarımı kapatıp zararımı telafi ettiğim için kendimle fazla gururlanmadım. Çünkü bütün bunları dahi oluşuma değil, deneyim ve hafızama borçluyum. 18. Bölüm Wall Street'te tarih tekerürden ibarettir. Strato'nun mısır fiyatının düşmesine izin vermediği dönemde açıklarımı nasıl kapattığımı size anlatmıştım. Başka bir zaman hemen hemen aynı taktiği menkul değerler borsasında da kullandım. Söz konusu hisse senedi Tropical Trading'di. Geçmişte bu hisseyi hem kısa pozisyondan satarak hem de borsanın yükseldiği dönemlerde satın alarak kâr ettim. Bu hisse her zaman aktifti ve macera seven borsacıların gözde hissesiydi. Şirketin yöneticileri zaman zaman gazeteler tarafından hisseyi kalıcı yatırım için çekici hale getirecek yerde fiyattaki dalgalanmaları teşvik etmekle suçlanmışlardır. Geçenlerde borsanın en başarılı brokerlarından biri Tropical Trading'in yönetim kurulu başkanı Mulligan ve arkadaşlarının borsada para çekmek için geliştirdiği yöntemle Eri Genel Müdürü Daniel Dürüv'u ve Aykır Genel Müdürü Hevmayer'ı geride bıraktığını söyledi. Birçok kez borsanın düşeceği beklentisiyle hareket edenleri TT hisselerini kısa pozisyondan satmaya teşvik edip ondan sonra da onları büyük bir serin kanlılıkla köşeye sıkıştırdılar. Bütün bu işlemler sırasında kişisel duygular hiçbir zaman için işin içine katılmadı. Ve kimse daha sonra intikam peşine düşmedi. Elbette TT hissesinin borsa kariyeri sırasında kimi tatsız olaylardan söz edenler oldu. Ama bunlar da TT tarafından köşeye sıkıştırılan talihsizlerdi. Neden de bir şirket yöneticilerinin oyununa gelen işlemciler yine de pes etmiyor? Çünkü özellikle hareketten hoşlanıyorlar ve bu hareketi de Tropical Trading'de bol bol buluyorlar. TT'de hareket hiç bitmiyor. Hiçbir şeyin nedeni sorulmuyor ve açıklanmıyor. Boşa zaman harcanmıyor. Tüyosu önceden verilen hareketlerin başlaması için sabırlar zorlanmıyor. Borsada her zaman yeterince hisse senedi oluyor. Piyasada geçici bir kıtlık yaratan kısa pozisyon satışlarının yoğun olduğu dönemler hariç. Dakika başı borsaya bir hisse senedi sürülüyor. Bir süre önce kış tatilimi geçirmek üzere Florida'ya gitmiştim. Gazeteleri okuduğum zamanlar dışında borsayı hiç aklıma getirmeden balık tutuyor, kendi kendime eğleniyordum. Bir sabah haftada iki kez gelen postayı aldım ve hisse fiyatlarına bakınca Tropical Trading'in 155'ten sattığını gördüm. Fiyatı son gördüğümde sanıyorum 140 civarıydı. Ben o günlerde borsanın düşeceği beklentisiyle hareket ediyor ve kısa pozisyona girmek için fırsat kolluyordum. Ama henüz acele etmeme gerek yoktu. Ben de o yüzden borsadan uzakta balık tutarak zaman geçiriyordum. Satışa geçme zamanı geldiğinde borsaya dönmüş olacaktım. O arada benim yaptığım ya da yapmadığım hiçbir şey borsanın seyrini değiştirmeyecekti nasıl olsa. O günkü gazeteler Tropical Trading hissesinin borsanın tersine davrandığını yazıyordu. Bu da benim borsanın genelde düşeceği konusundaki kanımı güçlendirdi. Çünkü şirket yöneticilerinin borsadaki genel durgunluğa karşı TT hisselerinin fiyatını özellikle yükselttiği belliydi. Bazı zamanlarda para kazanmaktan önemli şeyler vardır. Bu anormal bir durumdu ve borsacıların hesaplarında anormal durumlara yer yoktur. O hissenin fiyatının yukarı çekilmesi bana büyük bir hataymış gibi göründü. Kimse borsada durup dururken bu kadar büyük bir hata yapmaz. Gazeteleri okuduktan sonra balık tutmaya devam ettim. Ama sürekli Tropical Trading yöneticilerinin ne yapmaya çalıştığını düşünüyordum. Eninde sonunda batacakları belliydi. Bu 20 katlı bir binanın damından paraşütsüz atlayan bir adamın akıbeti kadar açık görünüyordu. Bu konuyu aklımdan çıkaramıyordum. Sonunda brokerlarıma bir telgraf yollayarak borsa fiyatından 2000 TT hissesi satmalarını istedim. Ondan sonra da balıklarıma geri döndüm. Bu kez şansım yaber gitti. O gün öğleden sonra telgrafıma özel ulakla cevap geldi. Brokerlarım 2000 Tropical Trading hissesini 153 puandan sattıklarını haber veriyordu. Buna sevindim. Çünkü fiyat düşüyordu ve ben de uygun adıma atmıştım. Ama artık balık tutmak istemiyordum. Borsaya fazla uzaktım. Tropical Trading'in borsadaki diğer hisseler gibi düşeceği yerde yöneticilerinin manipülasyonu yüzünden yükselmesinin nedenini anlamaya çalışırken borsaya ne kadar uzak olduğumu keşfettim. Ben de balıkları rahat bırakıp Palm Beach'e, daha doğrusu New York'la direkt telgraf bağlantısına geri döndüm. Palm Beach'e varıp da şirket yöneticilerinin hala bildikleri yolda ilerlediklerini görünce 2000 tane daha TT hissesi sattım. Satışın raporunu alınca tekrar 2000 hisse sattım. Borsa tam istediğim gibi hareket ediyordu. Yani ben satış yaptığımda düşüş gösteriyordu. Her şey düşündüğüm gibi gelişince ben de çıkıp biraz arabayla dolaşmaya karar verdim. Ancak içim rahat değildi. Niçin daha fazla hisse satmadığımı düşündükçe daha da huzursuz oluyordum. Ben de brokerımın ofisine geri dönerek 2 bin hisse daha sattım. Kendimi ancak o hisseyi satarken mutlu hissediyordum. Toplam 10 bin hisse satmıştım. Derken New York'a dönmeye karar verdim. İşim çoktu. Nasıl olsa başka zaman yine balığa çıkabilirdim. New York'a varınca şirketin işleriyle ilgili küçük bir araştırma yaptım. Öğrendiklerim yöneticilerin borsanın durumu hiç de müsait değilken ve şirketin kazancı oldukça düşükken fiyatı yüksek tutmaya çalışmalarının son derece aptalca bir davranış olduğunu bana bir kez daha gösterdi. Fiyat artışı her ne kadar mantıksız ve zamansız da olsa halk arasında ilgi uyandırmıştı ve bu da yöneticilerin taktiklerini sürdürmelerine neden oluyordu. Bu nedenle biraz daha hisse satmaya karar verdim. Bu arada yöneticilerin aklı başına geldi. Ben piyasayı yoklaya yoklaya sattığım Tropical Trading hisselerinin sayısını 30.000'e çıkardım. Artık fiyat 133 puana düşmüştü. Birileri beni uyararak TT yöneticilerinin Wall Street'te satılan her bir hissenin nerede olduğunu, kimlerin ne kadar kısa pozisyona girdiğini ve benzeri önemli bilgileri çok iyi takip ettiğini söylemişti. Bu adamlarla oyun oynamak tehlikeliydi ama ne yaptıkları gün gibi açıktı ve gerçekler benim tarafımdaydı. Elbette hisse fiyatı 153'ten 133'e inerken kısa pozisyona girenlerin sayısı da artmıştı ve fiyat düşüşlerinde hisse almaya alışkanlık edinenler kendi kendilerine hep aynı şeyi söylüyorlardı. Bu hisse 153 puandan satılıyordu. Şimdi fiyatı 20 puan indiğine göre kaçırmamak gerekir. Hisse aynı, temetli oranı aynı, yöneticiler aynı, şirket aynı. Bu hisse kelepir sayılır. Alımlar alıcı bekleyen hisselerin sayısını azalttı. Borsadaki işlemlerin çoğunun kısa pozisyonda olduğunu bilen yöneticiler onları oyuna getirme zamanının geldiğini anladılar ve fiyatı hemen 150 puana çıkarttılar. Açıklarımı kapatmam için bol bol zaman vardı ama ben yine de yerimden kıpırdamadım. Ne diye kıpırdayım ki? Şirket yöneticileri 30 bin hisselik bir kısa pozisyonun hala yerinde durduğunu öğrenebilirlerdi ama bu beni korkutmadı. 153 puanken hisseyi satmaya başlayıp 133 puana gelene kadar satmama devam etmemi sağlayan faktörler hala mevcuttu. Üstelik eskisinden daha da güçlüydü. Yöneticiler açıklarımı kapatmak için beni zorlamak isteseler de bunun için yeterince güçlü bir neden bulamadılar. Borsanın temel koşulları benim lehimeydi. Hem korkusuz hem de sabırlı olmak zor değildi. Bir spekülatör kendisine ve verdiği kararlara güvenmelidir. New York Pamuk Borsası'nın eski başkanı Dixon Watts, Güzel Sanat Olarak Spekülasyon adlı kitabında bir borsacının cesur olması demek, verdiği kararlarda direnebilmesi demektir diye yazar. Ben yanılmaktan korkmam. Çünkü yanıldığım kanıtlanana kadar yanıldığımı düşünmem. Aslına ararsanız ben kendi deneyimlerimden yola çıkarak hareket etmiyorsam bir türlü rahat davranamam. Belli bir zamanda borsanın belli bir şekilde hareket etmesi benim yanlış olduğumu kanıtlayamaz. Benim verdiğim kararların doğru ya da yanlış olduğunu borsadaki yükseliş ya da düşüşün özellikleri belirler. Başarılı olacaksam bilgilerim sayesinde olmalıyım. Eğer başarısız olacaksam bu da yine kendi hatalarım yüzünden olmalıdır. Hissenin 133 puandan 150 puana çıkması benim gözümü hiç mi hiç korkutmadı ve çok geçmeden hisse fiyatı sizin de tahmin edebileceğiniz gibi yeniden düşmeye başladı. Yöneticiler hisseye arka çıkmaya vakit bulamadan fiyat 140 puana indi. Hisseleri satın aldıkları sırada bu hissenin çok yakında değer kazanacağı ile ilgili çeşitli söylentiler yaydılar. Duyduğumuza göre şirket çok iyi kar etmekteydi ve bu kar sayesinde temettü oranında artış olacaktı. Ayrıca kısa pozisyona giren birçok insan olduğu biliniyordu. Ve çok yakında bunlar özellikle de yüksek miktarda hisse satmış olan bir operatör Büyük zarar edecekti. Fiyat 10 puan yükselirken daha ne dedikodular çıktı anlatamam. Yapılan manipülasyon bana fazla tehlikeli görünmüyordu. Ama fiyat 149'a dayandığında Wall Street'in ortalığa yayılan bütün bu söylentileri doğru sanmasına daha fazla dayanamadım. Elbette benim ya da benim gibi şirket dışından birinin... Kısa pozisyonda oldukları için korkuyla bekleşen yatırımcıları ya da aracı kurumların kulaktan dolmatıyorlarla hareket eden saf müşterilerini ikna etmesine olanak yoktu. Onları ikna edecek tek şey fiyat olacaktı. İnsanlar noterden tasdikli belgeyle bile gelse böyle bir habere inanmak istemeyecekti. Hele benim gibi 30 bin hisse satmış birine inanmaları olanaksızdı. Hatırlayacaksınız ben Stratton mısır fiyatını yüksek tutmaya çalışırken borsacıların mısır satmalarını sağlamak için yulaf satma yöntemine başvurmuştum. Bu kez de aynı taktiği kullandım. Bir kez daha deneyimlerimden ve hafızamdan yararlanmış oldum. Şirket yöneticileri kısa pozisyondakilerin gözünü korkutmak için Tropical Trading'in fiyatını artırdıklarında ben hisseyi satarak artışı kontrol etme yoluna gitmemiştim. Zaten 30 bin hisse satmış durumdaydım. Bu da borsadaki hisselerin önemli bir kısmıydı. Başımı bana uzatılan idam ipine sokmaya hiç mi hiç niyetim yoktu. İkinci artış daha da ani oldu. Tropical Trading 149 puana ulaşınca Equatorial Commercial Corporation şirketinin hisselerinden 10 bin adet sattım. Bu firma Tropical Trading'in en büyük ortaklarından biriydi. TT kadar aktif bir hisse olmayan Equatorial Commercial ben satışa geçince tahmin ettiğim gibi fena halde değer kaybetti ve ben de amacıma ulaşmış oldum. İşlemciler ve TT hakkındaki uydurma haberlere inanan aracı kurum müşterileri tropikal hisseleri yükselmeye devam ederken Ekvatorial'ın biraz satışla nasıl değer kaybettiğini görünce TT'nin yüksek fiyatının yalnızca bir paravan olduğunu TT hisselerinin en büyük sahibi olan Ekvatorial Commercial'ın tasfiyesini kolaylaştırmak için özellikle teşvik edildiğini anladılar. Tropical Trading hisselerinin fiyatı bu denli yüksekken bu kadar çok Ekvatorial hissesi satmaya hiç kimse cesaret edemez. Demek ki bu satış şirketin kendi yöneticileri tarafından yapılıyor diye düşündüler. Ellerindeki bütün Tropical Trading hisselerini satmaya başladılar. Şirket yöneticileri ise satışa sunulan bütün hisseleri alabilecek durumda değillerdi. Yöneticiler desteklerini çeker çekmez TT'nin fiyatı düştü. İşlenciler ve belli başlı aracı kurumlarda ekvatorial hissesi satmaya başladı. Ben de hisse satın alarak ufak bir karla açıklarımı kapattım. Ben bu işlemi kar etmek için değil, TT'nin fiyat artışını kontrol etmek için yapmıştım. Zaman zaman Tropical Trading yöneticileri ve çalışkan halkla ilişkiler uzmanları Wall Street'i kuşatarak çeşitli söylentilerle hisse fiyatını artırmaya çalıştılar. Ben de her seferinde Ekvatorial Commercial hisselerinde kısa pozisyondan satış yaparak TT'nin fiyatını düşürüp beraberinde Ekvatorial Commercial'ı da sürüklemesini sağladım. Böylece manipülasyon yapmaya çalışanların işleri bozuldu. TT'nin fiyatı en sonunda 125'e kadar indi. Ve kısa pozisyona girenlerin sayısı arttıkça arttı. Şirket yöneticileri hisse fiyatını 20 ya da 25 puan artırabildiler. Bu kez kendilerine karşı alınan kısa pozisyonlarla mücadele etmekte gerçekten haklıydılar. Fiyat arttı ama ben açıklarımı kapatmadım. Çünkü pozisyonumu kapatmak istemiyordum. Ekvatoryal Commercial'ın fiyatı artıştan etkilenerek yükselmeye başlamadan önce bir miktar hisseyi kısa pozisyondan sattım. Ve her zamanki sonuçları elde ettim. Bundan sonra da son artışın ardından ay yuka çıkan söylentiler durdu. Ve TT'nin daha da yükseleceği haberlerinin asılsız olduğu anlaşıldı. Bu arada borsada genel bir düşüş baş gösterdi. Size söylediğim gibi beni Florida'daki balık tatilini kısa keserek TT hissesi satmaya yönelten şey fiyatların düşmeye başlayacağına olan inancımdı. Bazı başka hisselerde de kısa pozisyona girmiştim. Ama bunların içinde TT benim için bir numaraydı. Sonunda borsanın durumu şirket yöneticilerinin görmezden gelemeyeceği kadar ciddileşti ve TT tepetaklak düşmeye başladı. Yıllardır ilk kez 120'nin altına indi. Sonra 110 oldu. 100'ün altına indi. Bu arada ben hala açıklarımı kapatmamıştım. Bir gün borsanın genelinde büyük bir düşüş gerçekleşti ve Tropical Trading 90'a düştü. Ben de açıklarımı kapatmaya karar verdim. Sebep her zamankinin aynıydı. Elime fırsat geçmişti. Piyasa büyüktü. Fiyatlar düşük. Satıcıların sayısı alıcılardan çoktu. Kendimle övünüyormuş gibi olacak ama şu kadarını söyleyeyim. Bana gereken 30 bin TT hissesini fiyatlar en düşük düzeydeyken almayı başardım. Ama asıl amacım bu değildi. Amacım kağıt üzerindeki karlarımın mümkün olduğu kadar büyük bir bölümünü nakde çevirmekti. Bu süre içinde açıklarımı kapatmak için bir girişimde bulunmamıştım. Çünkü pozisyonumun sağlam olduğundan emindim. Borsadaki genel eğilimin tersine hareket etmiyor, genel koşullar ne söylüyorsa onu yapıyordum. Bu nedenle de şirket yöneticilerinin kendilerine bu kadar güvenmemeleri gerektiğini biliyordum. Ufak tefek artışları önceden tahmin edebiliyordum ve bunlar beni korkutmuyordu. Sonuçta bir şey yapmadan beklemenin benim için Erken bir aşamada açıklarımı kapatıp sonra daha yüksek bir fiyattan yeniden kısa pozisyona girmekten daha kârlı olduğunu biliyordum. Doğru bildiğim pozisyonda kaldığım için 1 milyonun üzerinde kâr ettim. Bu karımı sezgilerime, fiyatları değerlendirmedeki ustalığıma ya da inatçı cesaretime borçlu değildim. Bu benim kendi verdiğim kararları olan inancımın bir sonucuydu. Zekamla ya da gururumla ilgisi yoktu. Bilgi güçtür ve gücün yalanlardan korkmasına gerek yoktur. Bu yalanlar borsanın fiyat tahtasında ilan edilse bile. Yalan olduğu kısa sürede ortaya çıkacaktır nasıl olsa. Bir yıl sonra TT tekrar 150 puana çıktı. Ve iki hafta kadar o fiyatta kaldı. Borsanın genelinde düşüş bekleniyordu. Çünkü son dönemlerde hiç durmadan yükselmişti. Ve artık yükselmeyeceği belliydi. Bunu biliyorum. Çünkü deneme yapmıştım. TT'nin içinde bulunduğu grubun işleri kötü gidiyordu. Ve borsada genel bir yükseliş olsa bile ki olmayacağını biliyordum. Bu hisselerin fiyatı yükselmeyecekti. Böylece Tropical Trading hissesi satmaya başladım. Toplam 10.000 hisse satmayı planlıyordum. Ben satışa geçince fiyat düştü. Hissenin arkasında herhangi bir destek olmadığı belliydi. Sonra bir alıcılar değişti. Size hisseye destek geldiği anı tam olarak söyleyebilirim dersem umarım zekamla övündüğümü zannetmezsiniz. Geçmişte fiyatı yüksek tutmak için herhangi bir sorumluluk hissetmeyen şirket yöneticileri borsa düşerken hisseyi satın almaya başlıyorlarsa bunun bir nedeni olmalıydı. Bunlar ne aptaldı ne de saf. Henüz hisseyi borsa dışı piyasada satmak için fiyatı artırmaya çalışan bankerler haline de gelmemişlerdi. Benim ve diğerlerinin satışlarına rağmen hisse fiyatı artmaya devam ediyordu. Fiyat 153 puana geldiğinde 10.000 hisselik açığımı kapattım ve fiyat 156 puandayken hisse satın almaya başladım. Çünkü o andan itibaren fiyatların daha da artacağını anlamıştım. Borsada genel bir düşme bekliyordum ama tek bir hisse senedi genel koşulların tersine yol alıyordu. Fiyat hemen 200'ü geçti. O yılın en büyük borsa olayı oldu bu. Benim hakkında çıkan ve 8 ya da 9 milyon dolar kaybettiğimi öne süren haberleri okuyunca ağzım açık kaldı. Oysa gerçekte kısa pozisyonda kalacak yerde açıklarımı kapatmış ve fiyat tırmanışa geçtikten sonra TT hissiz satın almaya başlamıştım. Aslında bu hisseleri elimde biraz daha fazla tuttum. Ve kağıt üzerindeki karlarımın bir kısmını kaybettim. Bunu neden yaptığımı biliyor musunuz? Çünkü TT yöneticilerinin benim onların yerinde olsaydım yapacağım şeyleri yapmalarını bekliyordum. Ama bu benim işim değildi. Benim işim borsaydı. Yani başkalarının yapmasını düşündüğüm şeylere göre değil, önümdeki gerçeklere göre hareket etmekti. 19. Bölüm Menkul Değerler Borsası'nda bazı menkul değerlerin yığın halinde satılmasını kolaylaştırmak amacıyla yapılan Tanzim teşhir faaliyetlerinden ibaret olan işlemleri anlatmak için manipülasyon sözcüğünün ilk kez kimin tarafından ve ne zaman kullanıldığını bilmiyorum. Satın alınmak istenen bir hissenin fiyatını indirmek için yapılan bazı faaliyetlere de manipülasyon denir. Ama bu daha farklıdır. Bunun için mutlaka yasa dışı işlemlere girişmek gerekmez ama kimilerine göre meşru sayılmayacak işlemlerden kaçmak da zordur. Borsada genel bir yükseliş yaşanıyorken fiyatları artırmadan nasıl alım yapılabilir? İşte sorun budur. Bu sorun nasıl çözülebilir? İnce manipülasyona başvurmadan bu sorunu çözmek mümkün değildir. Örnek ister misiniz? Veremem. Bu duruma bağlı olarak değişecektir. Bu soru başka bir şekilde yanıtlanamaz. Ben borsanın her aşamasıyla yakından ilgilenirim. Ve hem kendi deneyimlerimden hem de başkalarınınkinden yararlanırım. Fakat brokerların ofislerinde borsanın kapanışından sonra anlatılan hikayelerden manipülasyonun nasıl yapılacağı öğrenilemez. Geçmişte uygulanan numaralar, çevrilen dolaplar artık ya unutuldu ya da yasa dışı hale geldi. Menkul Değerler Borsası'nın kuralları ve koşulları değişti. Daniel Drew Jacob Liddle veya J. Glod'un 50 ya da 57 yıl önce başvurduğu yöntemlerin hikayesini dinlemek, hikaye ne kadar ayrıntılı olursa olsun artık boşa zaman kaybıdır. Bugün manipülasyon yapacak olanlar bu eski borsacıların yaptıklarını bilmek zorunda değil. Tıpkı askeri okulda atıcılık dersi alanların atalarımızın nasıl kılıç kullandığını bilmek zorunda olmadığı gibi. Öte yandan insan unsurunu hesaba katmak, insanların nasıl gerçeklere değil de inanmak istedikleri şeye inandıklarını, kendilerini nasıl zaaflarına kaptırdıklarını ve bazı şeylerin çekiciliğine karşı koyamayıp yüksek bedeller ödemek zorunda kaldıklarını incelemek yararlı olacaktır. Korku ve umut hiç değişmeyen duygulardır. Bu nedenle borsacıların psikolojisini incelemek her zaman için yararlıdır. Savaş alanında olduğu gibi New York menkul değerler borsasında da silahlar değişir ama stratejiler değişmez. Thomas Woodlock bunu son derece güzel bir şekilde ifade ederek şunları söylemiştir. Borsada başarılı olmanın sırrı insanların geçmişte işledikleri hataları gelecekte de işleyecekleri ilkesine dayalıdır. Borsada canlanma görüldüğü dönemlerde yani halkın akın akın borsaya hücum ettiği zamanlarda manipülasyon ve spekülasyon konularını tartışmaya gerek yoktur. Bu aynı damın üzerine aynı anda düşen yağmur damlalarının sesini ayırt etmeye çalışmak olur. Acemi çaylak her zaman kolay karın peşinde koşar ve bütün canlanmalarda insanların kumar oynama istekleri harekete geçer. Kolay para peşine düşenler hep dünyada kolay para diye bir şey olmadığını anlayarak hüsrana uğrarlar. Ben eskiden borsadaki yaşlıların anlattığı hikayeleri dinlerken İnsanların 1860'larda ve 70'lerde 1900'lerden çok daha saf olduğunu düşünürdüm. Ama bir gün geçmiyordu ki gazetelerde dolandırıcılık olaylarıyla ya da bucket shop brokerlarının üç kağıtlarıyla ya da yatırımcıların havaya uçup giden milyonlarca dolarlık tasarrufları ile ilgili haberler çıkmasın. New York'a ilk geldiğimde borsada yasak olan naylon satışlarla ve iki taraflı emirlerle ilgili büyük bir kıyamet kopmuştu. Kimi zaman satışların sahte olduğu o kadar belliydi ki kimseyi inandırmak mümkün olmazdı. Brokerlar naylon hisse satışı gördüklerinde hemen birbirlerine naylonlar uçuşuyor diye haber vermekten çekinmezlerdi ve Buckle Shop usulü dedikleri işlere girmekten de korkmazlardı. Bu tür olaylarda bir hissenin fiyatı Buckle Shop'larda çok az maaşla alım-satım yapmış olan yığınla insanı silkelemek için geçici olarak 2 ya da 3 puan indirilirdi. İki taraflı emirlere gelince bu tür emirler hep kuşkuyla karşılanırdı. Çünkü bu emirler borsada yasak olduğunda brokerlar tarafından koordine edilmeleri ve zamanlamalarının yapılması çok zordu. Birkaç yıl önce bir operatör iki taraflı emrin satış kısmını iptal etti. Ama alış kısmını bıraktı ve sonuçta bu masum broker fiyatı birkaç dakika içinde 25 puan yükseltti. Alımı tamamlar tamamlamaz da fiyatın gerisin geriye indiği görüldü. Oysa emrin verilmesindeki amaç bir aktivite görünümü yaratmaktı. Böyle güvenilmez silahlar bazen geri tepebiliyor. Brokerlara her şeyi anlatmak da bir çare değil çünkü onlar da New York Menkul Değerler Borsası üyeliklerini kaybetmek istemiyorlar. Ayrıca sahte işlemler alınan vergiler yüzünden artık çok daha pahalı hale geldi. Manipülasyonun sözcük tanımına baktığımızda bunun hisse fiyatını özellikle yüksek tutmak anlamına geldiğini görürüz. Hisse fiyatının gerçek değerinden yüksek görünmesi gerçekten de bir manipülasyon sonucu olabilir ya da rakip alımlar sonucu ortaya çıkabilir. Buna bir örnek 9 Mayıs 1901'deki Norton Pasifik olayıdır. Şusun fiyatı yüksek tutması herkese hem para hem de prestij açısından çok şeye mal oldu. Üstelik bu özellikle planlanmış bir işlem değildi. Aslını ararsanız fiyatların bilerek yüksek tutulması pek kişiye yarar sağlamıştır. Commodore Vanderbilt'in Harlem'de yaptığı numaraların ikisi de yüksek kar getirdi. Aslında Vanderbilt bu parayı kendisini 3 kağıda getirmeye çalışan borsacıları devlet adamlarını ve belediye görevlilerini köşeye sıkıştırarak kazandığı için bol bol hak etmiş sayılırdı. Öte yandan Jay Gould... Northwestern hissesinin fiyatını yüksek tutayım derken zarar etti. S. White, La Kavana hisselerinden 1 milyon dolar kazandı. Ama başkan Jim Nee, Hannibal ve Joy işinde 1 milyon kaybetti. Yapılan işlemin getireceği kar, eldeki hisselerin gerçek değerinin üzerinden satılabilmesine bağlıdır ve bunun için de kısa pozisyondan satış yapanların sayısının yüksek olması gerekir. Eskiden 50 yıl önce bu yöntemin ünlü operatörler arasında niçin bu kadar yaygın olduğunu merak ederdim. Bu borsacılar yetenekli, deneyimli ve uyanık insanlardı. Meslektaşlarının iyi niyetine güvenecek kadar saf değillerdi. Yine de sık sık birbirlerinin kurbanı olurlardı. Eski toprak bir broker bana 1860'lı ve 70'li yıllardaki operatörlerin hayatta tek bir amacı olduğunu onun da bir hisse senedinin fiyatını yüksek tutarak kar etmek olduğunu söylemişti. Bazı durumlarda bu insanın gururunu okşayan bir şeydi. Bazı durumlarda ise başkalarından öç almak için yapılırdı. Şu ya da bu hisse senedinde milleti oyuna getirip fiyatı yüksek tutmak o işi yapan borsacının zeki, cesur ve kurnaz olduğunu kanıtlardı. Böyle borsacıların burnu büyük olurdu. Etrafındakilerin tebrik ve iltifatlarını fazlasıyla hak ettiklerine inanırlardı. Bu tip işleri çevirenler bunu yalnızca kâr amacıyla yapmazlardı. Zamanın serin kanlı operatörleri aynı zamanda herkesten ne kadar üstün olduklarını göstermek için bu tür numaralara kalkışırdı. O günlerde borsa kim kime dumdumaydı. Size daha önce de anlattığım gibi hisse fiyatlarının özellikle yüksek tutulduğu birkaç durumu önceden hissedip kaz gibi yolunmaktan kurtulduğum durumlar oldu. Bunu da herhangi bir altıncı duyu sayesinde değil hangi hisseden ne zaman kısa pozisyona girmem gerektiğini bildiğim için başarabildim. Bunu da eskilerin de yaptığı gibi bazı satış denemeleriyle anlıyorum. Daniel Drew, borsadaki işlemcileri sık sık oyuna getirerek onlara kısa pozisyondan sattıkları hisselerin bedelini çok acı ödetirmiş. Kendisi de bir zamanlar Commodore Vanderbilt tarafından aynı şekilde sıkıştırılmış. Drew, Commodora yalvararak kendisine acımasını rica ettiğinde Komodor şu tekerlemeyle yanıt vermiş. Kendi malı olmayanı satanlar ya geri alır ya hapsi boylar. Wall Street koca bir kuşak boyunca en büyük önderlerinden biri olan bir operatörü unutmuş gibi görünüyor. Bu borsacının borsaya en büyük katkısı naylon satış terimini bulması oldu. Edison Jerome 1863 baharında borsanın kralı ilan edilmişti. Verdiği tiyolar nakit değerindeydi. Her yönden kusursuz bir borsacıydı ve milyonlarca dolar kazanmıştı. Müsrif denebilecek kadar cömertti ve sessiz William olarak da bilinen Henry Keeb, Old Sautern işinde onu sıkıştırıp milyonlarını elinden alana kadar Wall Street'in gözbebeğiydi. Bu arada Keeb de Vali Roosevelt Flower'ın kayınbiraderiydi. Eskiden manipülasyon yapılırken genellikle karşıdaki insana kısa pozisyondan satış yaptırabilmek için hisse fiyatının yüksek tutulacağı ona hissettirilmezdi. O yüzden bu tür tuzaklar daha çok borsadaki profesyonel işlemciler arasında kurulur. Halk pek kısa pozisyona girmezdi. Bu zeki işlemcileri bazı hisselerde kısa pozisyona girmeye iten neden bugünküyle aynıydı. Komodor'un Harlemişinde fiyat düştüğü için Satışa geçen politikacıların dışında okuduğum haberlere göre profesyonel işlemcilerin hisseleri satmasının nedeni bu hisselerin fiyatlarının fazla yüksek olmasıydı. Fiyatın yüksek olduğuna karar vermelerini sağlayan şey ise o hissenin fiyatının daha önce hiç o düzeye çıkmaması oluyordu. Yani hisse fiyatı artık almaya değmeyecek kadar yüksekti. Demek ki alım yapılmayacaktı. Alım yapılmayacaksa da en iyisi bu hisseyi satmak olacaktı. Ne kadar demode bir düşünce, değil mi? Bu borsacılar fiyatı düşünüyordu, komodorsa hissenin değerini. Böylece olaydan sonra yıllar boyunca yoksul düşen birilerinden söz edilirken borsacılar Harlem'de kısa sattı deyimini kullandılar. Yıllar önce Jay Golden eski brokerlarından biriyle sohbet ediyordum. Bana bütün içtenliğiyle Bay Gould'un olağanüstü bir insan olduğunu ve gelmiş geçmiş bütün manipülasyonculardan üstün olduğunu söyledi. Bütün başardıklarına bakılırsa bu adam gerçekten de bir finans lihasıymış. Aradan geçen tüm zamana karşın onda bir borsacı için çok önemli bir özellik olan yeni koşullara uyum yeteneğinin ne kadar güçlü olduğunu görebiliyorum. Bir an duraksamadan savunma ve saldırı yöntemlerini değiştirebilme becerisine sahipmiş. Çünkü aslında hisse spekülasyonuyla değil, Manipülasyonla ilgileniyormuş. Amacı borsanın yönünü değiştirmek değil, yatırımlarını artırmak için manipülasyon yapmakmış. Erken bir aşamada borsada hisselerini alıp satmaktansa demiryolu şirketlerinin sahibi olmanın daha karlı olduğunu anlamış. Elbette menkul değerler borsasından yararlanmış. Ama sanıyorum bunun nedeni borsanın çabuk ve kolay paraya uzanan en çabuk ve en kolay yol oluşuydu. Ve da milyonlarca dolara ihtiyacı vardı. Tıpkı her zaman bankerlerin kendisine vermeyi kabul ettiği krediden 20-30 milyon fazlasına ihtiyaç duyan Collins Huntington gibi. Parasız vizyon insanı yer bitirir. Parası varsa vizyonu ona başarı getirir. Bu da güç demektir. Güç daha fazla para getirir. Bu da daha fazla başarı demektir. Ve bu böyle uzar gider. Elbette manipülasyon her zaman büyük miktarlarda yapılmıyordu. Küçük rakamların söz konusu olduğu olaylar da vardı. Yaşlı bir broker bana 1860'ların başında borsada nasıl bir davranış tarzı ve ahlak anlayışının hüküm sürdüğünü anlatmıştı. Wall Street'e ait ilk anılarım buraya yaptığım ilk ziyaretle ilgili. Babamın burada işi vardı ve nedense beni de yanında götürdü. Önce Broadway'e indik sonra da Wall Street'in köşesini döndük. Wall Street üzerinde yürümeye başladık. Tam Broad, daha doğrusu Nasus Street'e bugün Bankers Trust Company'nin binasının olduğu köşeye geldiğimizde iki adamın peşine düşmüş bir kalabalık gördük. Bunlardan birincisi olayla hiç ilgilenmiyormuş gibi görünmeye çalışarak doğu yönünde yürüyordu. Arkasında da bir elinde şapkasını sallayan, öbür elinde ise yumruk halinde havaya savuran yüzü kıpkırmızı olmuş bir adam vardı. Avaz avaz tefeci sen de hiç utanma yok mu diye bağırıyordu. İnsanlar pencerelerden sarkmış olayı seyrediyordu. O günlerde gökdelen yoktu ama ikinci ve üçüncü katlardan sarkanlar her an yeri boylayacakmış gibiydi. Babam neler oluyor diye sordu. Birisi de benim duymadığım bir yanıt verdi. Kalabalıkta kaybetmemek için babamın koluna kenetlenmiştim. Kalabalık gittikçe artıyordu ve ben de korkmaya başlamıştım. Gözü dönmüş gibi bağıran adam Nassau Street'in doğusundan girip batısından çıkıyor sonra tekrar Broad Street'e girip kendi çevresinde dönüp duruyordu. Sonunda kalabalıktan sıyrılınca babam bana tefeci diye bağıran adamın kim olduğunu söyledi. Adını hatırlamıyorum ama Borsa'nın en büyük operatörlerinden biriydi ve Jacob Liddle'ın dışında Wall Street onun kadar para kazanıp kaybeden kimseyi görmemişti. Jacob Liddle'ın adını unutmadım. Çünkü o zaman bu isim komime gitmişti. Tefeci olarak adlandırılan adamsa piyasadaki parayı toplamakla ünlenmiş bir iş adamıydı. Şimdi onun da adını unuttum. Ama adamın uzun boylu, zayıf ve soluk yüzlü olduğunu hatırlıyorum. O günlerde bazı gruplar borsada kredi arayanlar kredi bulamasın diye piyasadaki paranın bir kısmını borç alarak borsadaki nakit miktarını azaltırlarmış. Bu parayı borç aldıktan sonra Karşılığında onaylı bir çek alırlarmış. Parayı çekip kullanmazlarmış. Elbette bu pek dürüst bir işlem değilmiş. Sanıyorum buna bir tür manipülasyon diyebiliriz. Yaşlı brokera katılıyorum. Bugünlerde görülmeyen bir manipülasyon yöntemiymiş bu da. 20. Bölüm ben Wall Street'te hala söze edilen o büyük borsa manipülasyoncularından hiçbirini görme fırsatını bulamadım. Borsa liderlerinden bahsetmiyorum, manipülasyonculardan bahsediyorum. Ben biri dışında hiçbirine yetişemedim. Ben borsaya girdiğimde gelmiş geçmiş en usta manipülasyoncu James Kin hala zirvedeki dönemini sürüyordu. Ancak o günlerde ben daha delikanlıydım ve tek derdim... Doğduğum kentin bucket shoplarında elde ettiğim başarıyı bir brokerın ofisinde tekrarlamaktı. Kiinse, US stil hisselerinde bir manipülasyon başyapıtı yaratmakla meşguldü. Benim manipülasyonla ilgili hiçbir deneyimim yoktu. Bu konuyu değerini ya da anlamını bilmiyor, o nedenle de bu bilgiye gereksinim duymuyordum. Manipülasyon denince aklıma benim de bucket shoplarda karşıma çıkmış olan bazı üç kağıtçıların daha kalitelisi geliyordu. Manipülasyon hakkında bilinenler daha çok söylentilere ve kuşkulara, mantıklı analizlerden çok bazı tahminlere dayanır. Keane'i iyi tanıyanlar onun Wall Street'in gelmiş geçmiş en cesur ve akıllı operatörü olduğunu bilirler. Bu da az şey sayılmaz. Bugüne dek borsadan çok başarılı işlemciler geçmiştir. Bu insanların isimleri artık unutulmuş sayılır ama hepsi de kendi zamanlarında kral sayılıyorlardı. Hiç tanınmayan insanlarken aniden borsa onları karanlıkların içinden çekip gün ışığına çıkartmış ama onlar tarihin sayfalarına geçemeden gerisin geri karanlıkların içine gömülüp gitmişlerdir. Her neyse Keane gerçekten de kendi döneminin en iyi manipülasyoncusuydu. Bu da uzun ve heyecan verici bir dönemdi. Hevmahir kardeşlerin yanında Ayker hisseleri için Pazar yaratmak amacıyla çalışırken borsayı çok iyi tanımasından, operatör olarak kazandığı deneyimden ve yeteneğinden yararlanmasını bilmişti. O dönemde beş parasızdı. Yoksa mutlaka kendi adına alım satım yapmaya devam ederdi. Gözü kara bir borsacıydı. Aykır hisselerinde büyük başarı kazandı. Bu hisseleri borsanın en gözde hisse senetleri haline getirdi ve kolayca satılabilmelerini sağladı. Ondan sonra da zaman zaman hisse pazarlamak için oluşturulan havuzların yöneticiliğini yaptı. Bu havuz olaylarında asla ücret kabul etmediğini ve hisselerin bedelini havuzun diğer üyeleri gibi kendi cebinden ödediğini duydum. Bu havuzların pazarladığı hisseler tamamen onun yönetiminde olurdu. Kimi zaman her iki tarafında yolsuzluk yaptığı söylentileri çıkardı. Whitney Ryan grubuyla arasında çıkan anlaşmazlık böyle bir söylenti yüzünden meydana geldi. Bir manipülasyoncunun ortakları tarafından yanlış anlaşılması sık görülen bir durumdur. Onun ihtiyaçlarını anlayamayabilirler. Ben kendi deneyimlerimden bunun böyle olduğunu biliyorum. Key'nin 1901 baharında US City listelerinden elde ettiği büyük başarıyı anlatan ayrıntılı bir belge bırakmaması çok yazıktır. Bildiğim kadarıyla Key'in bu konuda J.P. Morgan'la hiç görüşmemiş. Morgan'ın firması Keyn'in merkez ofisi olarak kullandığı Talbot Taylor Company aracılığıyla iş yapmış. Talbot Taylor Keyn'in damadıydı. Eminim Keyn'in bu işten aldığı ücret sadece o işi yapmanın kendisine verdiği keyif oldu. O baharda kendi oluşturduğu pazarda alım-satım yaparak milyonlarca dolar kazandığı bilinir. Bir arkadaşımı anlattığına göre, birkaç hafta içinde açık pazarda taahhütli aracılardan oluşan bir gruba 750 bin hisse satmış. İki şeyi düşünecek olursanız, bu rakam hiç de fena sayılmaz. Bunlar o dönemde sermayesi Amerika Birleşik Devletleri'nin toplam borcundan fazla olan bir firmaya ait, yeni ve denenmemiş hisselerdi. Ve ikinci olarak da aynı günlerde Kİ'nin oluşturduğu pazarda. Birçok çelik devleri halka yüz binlerce hisse sattı. Elbette genel koşullar onun tarafındaydı. Yalnızca ticari koşullar değil o dönemde piyasaya hakim olan duygular ve ardındaki sınırsız mali destek başarısını mümkün kılan unsurlardı. Borsa büyük bir yükseliş içindeydi. Ama bunun yanı sıra bir daha tanık olunamayacak müthiş bir canlanma ve farklı bir düşünme tarzı da borsayı ele geçirmeye başlamıştı. Ve farklı bir düşünme tarzı da borsayı ele geçirmeye başlamıştı. Büyük satış panikinin çıkmasına daha çok vardı. Bu panik sırasında Key'in 1901'de 55 puana kadar yükselttiği stil çelik hisseleri 1903'te 10 puana, 1904'te ise 8,5 puana indi. Key'in manipülasyon yöntemini incelememiz mümkün değil. Defterleri kayıp, ayrıntılı belge yok. H. Rogers ve William Rockefeller ellerindeki hisse fazlasını borsada satmayı denemiş ve başarısız olmuşlardı. Sonunda hisselerini pazarlamasını istediler. O da kabul etti. Unutmayın ki H. Rogers o günlerde Wall Street'in en usta iş adamlarından biriydi. Ve William Rockefeller da bütün Standard Oil grubunun en cesur spekülatörüydü. Ellerinde sınırsız kaynak vardı. Yüksek prestije ve borsada uzun yılların deneyimine sahiplerdi. Yine de kine başvurmak zorunda kaldılar. Bunu size bazı işleri uzmanına bırakmak gerektiğini göstermek için anlatıyorum. Söz konusu olan fiyatı oldukça şişirilmiş bir hisse senediydi. Ama Amerika'nın en zengin iş adamları tarafından destekleniyordu. Buna rağmen para ve prestij kaybı olmadan bu işi gerçekleştirmek olanaksızdı. Rogers ve Rockefeller çok zeki insanlar olduğundan bu işte kendilerine ancak Key'nin yardımcı olabileceğini anlamışlardı. Key'in hemen çalışmaya koyuldu. Borsa genelinde fiyatlar yüksekti ve 220 bin hissesini 100 puan civarında satmayı başardı. Yöneticilerin hisselerini sattıktan sonra halk alımlarına devam etti ve fiyat 10 puan arttı. Yöneticiler de halkın hisseye ne kadar büyük ilgi gösterdiğini görünce hisselerinin bir kısmını geri almaya başladılar. Hatta Rodgers'ın Keane'e bu hisseyi satın almasını tavsiye ettiği bile söylenir. Rodgers'ın elindeki hisseleri Keane'e kakalamaya çalıştığını pek zannetmiyorum. Keane'in ne kadar uyanık biri olduğunu çok iyi biliyordu. Keane her zaman bu tarzda çalışırdı. Yani fiyat yükseldikten sonra elindekileri yavaş yavaş satardı. Elbette taktikleri ihtiyaçlarına ve günlük bazı dalgalanmalara göre değişirdi. Hem savaşta hem de borsada strateji ile taktik arasındaki farkı bilmek gerekir. Key'nin en yakın adamlarından biri ve dünyanın en iyi balıkçılarından biri, geçenlerde bana Emil Gamatet kampanyası sırasında Key'nin elindeki bütün hisseleri, yani fiyatı artırabilmek için almak zorunda kaldığı hisseleri tek bir gün içinde satabildiğini, ertesi günde bin hisse geri satın aldığını anlattı. Ondan sonraki günde elindekileri satarmış. Sonra da pazara hiç müdahale etmez, kendi kendine ne yön izlediğine bakar ve müdahale etmeden pazarın kendini idare etmesini beklermiş. Hisselerin pazarlanması konusuna gelince size anlattığım şekilde çalışırdı. Yani fiyat düşmeye başladığı anda hisseleri elden çıkarmaya başlardı. Borsa her zaman artışların peşindedir. Ayrıca artış olduğu an kısa pozisyondakiler açıklarını kapatabilmek için alım yapmaya başlarlar. O kampanya sırasında Key'nin sağ kolu olan adam bana Key'in Rodgers Rockefeller hisselerini nakit 20-25 milyon dolar karşılığında sattıktan sonra Rodgers'ın ona 200 bin dolarlık bir çek gönderdiğini söyledi. Bu Metropolitan Operası'nda 100 bin dolarlık inci kolyesini kaybeden bir milyonerin karısının kolyesini bulan temizlikçiye 50 sent ödül vermesi gibi bir şey. Keen çeki nazik bir notla geri göndererek kendisinin broker olmadığını ve onlara yardım edebildiği için mutluluk duyduğunu söylemiş. Çeki geri alan Rogers ve Rockefeller da kendisiyle tekrar çalışmayı umduklarını yazan bir mektup göndermişler. Bundan kısa bir süre sonra da H. Rogers Keen'e e 130 puandan amalgamated alması tiyosunu vermiş. James Keen gerçekten de üstün bir borsacıydı. Özel sekreteri bana borsa onun istediği gibi işliyorken Keane'in çok asabi olduğunu söyledi. Çevresindekiler de bu asabiyet yüzünden yakınındakilere alaycı davrandığını söylüyorlar. Ama kaybediyorsa Keane son derece neşeli, rafine, uyumlu, esprili ve ilginç bir insan haline gelirmiş. Başarılı bir spikülatör için gerekli olan bütün nitelikler onda fazlasıyla varmış. Tümüyle fiyatlara göre hareket ettiği kesin. Son derece korkusuz ama bir o kadar da temkinli bir insanmış. Yanıldığını anladığı anda konumunu değiştirebilen ender insanlardanmış. Onun günlerinden bu yana borsa kurallarında büyük değişiklikler oldu. Kurallar eskisine göre az çok daha sıkı bir şekilde uygulanmaya başladı. Hisse satışı ve karlarına uygulanan vergiler arttı. Ve bu yüzden artık borsa farklı bir yere döndü. Keane'in büyük bir beceri ve karla kullanabildiği araçlar artık kullanılamıyor. Ayrıca Wall Street'te iş ahlakının daha fazla ciddiye alındığı söyleniyor. Yine de şu kadarını söyleyebiliriz ki Keane bugün yaşasaydı yine büyük bir manipülasyon uzmanı olurdu. Çünkü çok başarılı bir operatördü ve borsayı avcunun içi gibi tanıyordu. Bu kadar başarılı olmasının nedeni zamanın koşullarının buna uygun olmasıydı. 1922 yılında da 1901'deki ya da Kaliforniya'dan New York'a ilk geldiği yıl olan 1876'daki kadar başarılı olabilirdi. O dönemde 2 yıl içinde 9 milyon dolar kazanmayı başarmıştı. Bu tür insanlar sıradan borsacılardan çok daha zekidir. O yüzden borsa ne kadar değişirse değişsin her dönemde onları geride bırakmayı becerirler. Aslında borsadaki değişiklik düşünüldüğü kadar büyük değildir. Borsada öncülük yapmak eskisi kadar karlı değil. Ancak ki'nin günleriyle karşılaştırıldığında manipülasyon bazı açılardan çok daha kolay, bazı açılardansa çok daha zor. Hiç kuşku yok ki reklam bir sanattır ve manipülasyon da borsada fiyatlar yoluyla reklam yapma sanatıdır. Banttan gelen bilgiler manipülasyoncunun görülmesini istediği bilgiler olmalıdır. Bu bilgiler gerçeğe ne kadar yakınsa halkı ikna etmeleri de o kadar kolay olacaktır. Ne kadar ikna edici olurlarsa reklam da o kadar etkili olacaktır. Örneğin bugün bir manipülasyoncu bir hissenin fiyatını yüksekmiş gibi göstermekle yetinemez. Gerçekten de yükseltmesi gerekir. O yüzden manipülasyon kaynağını borsadaki işlemlerden alır. Kiini bu kadar iyi manipülasyoncu haline getiren şey de buydu. İşin başlangıcından itibaren mükemmel bir borsacıydı o. Son zamanlarda manipülasyon sözcüğü olumsuz bir anlam kazandı. Onun yerine başka sözcükler kullanılması tercih ediliyor. Bence manipülasyon işlemi eğer yolsuzluğa başvurmadan bir hisseyi büyük miktarlar halinde satmak amacını güdüyorsa esrarengiz ya da çarpık bir içerik taşımaz. Elbette manipülasyoncular hissenin alıcılarını borsadaki spekülatörler arasından seçerler. Yüzünü büyük kazanç elde etmek isteyen, bu yüzden normalin üzerinde risklere atılmaya hazır olan insanlara çevirirler. Bunu bildiği halde sırf kolay para kazanamadı diye başkalarını suçlayan insanlara acımam ben. Bu tür insanlar kazanınca ne kadar akıllı olduklarıyla övünürler. Ama kaybedince karşılarındaki kişiyi manipülasyon yapmakla, dolandırıcı olmakla suçlarlar. Böyle anlarda ve böyle insanların ağzında bu sözcük, Olumsuz bir anlama bürünür. Aslında bu olumsuz bir işlem değildir. Manipülasyonun amacı genellikle bir hissenin pazarlanmasını sağlamaktır. Yani büyük miktarlarda satılacak olan bir hisseyi belli bir zamanda belli bir fiyattan satabilmektir. Hisse pazarlamak için kurulan havuzlar bazen borsada ani bir değişiklikle karşılaşabilir ve ellerindeki hisseyi büyük indirim yapmadan satamayacaklarını anlayabilirler. Bu durumda bir uzmanla anlaşarak onun becerisi ve deneyimi sayesinde ellerindeki hisseleri az bir zararla pazarlamak isterler. Dikkatinizi çekerim. Ben burada bir hissenin mümkün olan en düşük fiyattan alınabilmesi için yapılan fiyat indirme operasyonlarından söz etmiyorum. Bunlar genellikle bir firmanın kontrolünü ele geçirmek için uygulanır. Ve bu günlerde bu tür işlemlerle fazla karşılaşılmıyor. J. Colt Western Union üzerindeki kontrolünü artırmak için hisse satın almak istediğinde yıllardır borsada görünmeyen Washington Conner aniden Western Union hisselerinin satıldığı bölümde bitiverdi ve hisseyi almaya başladı. Onun kendilerini bu kadar aptal sanmasına gülen işlemciler neşe içinde ona istediği kadar hisse sattılar. Jake Holden, Western Union'ı satın almak istiyormuş numarası yaparak fiyatı artırmaya çalıştığını sanıyorlardı. Buna manipülasyon denebilir mi? Hem evet hem hayır. Genellikle manipülasyonun amacı daha önce de söylediğim gibi bir hisseyi halka mümkün olan en yüksek fiyattan satmaktır. Amaç yalnızca satış yapmak değil hisselerin eşit dağılımını da sağlamaktır. Elbette bir hissenin tek bir kişinin elinde olmasındansa bin kişinin elinde bulunması daha iyidir. Yani manipülasyonda önemli olan sadece iyi fiyattan satmak değil, hissenin dağılımına da dikkat etmektir. Fiyatı halkın alım gücünü aşan bir düzeye çıkartmak da tehlikelidir. Deneyimsiz manipülasyoncular hisse fiyatını yükselttikten sonra ellerindeki hisseyi satmaya çalıştıklarında alıcı bulamazlar. Eski borsacılar buna atı suya götürmek ama susuz getirmek derler. Ah şu eski toprak! Manipülasyon konusunda hiç unutulmaması gereken önemli bir kural vardır. Bu kuralı Keane ve kendisinden önce gelen borsacılar çok iyi bilirdi. Hisse senetlerinin fiyatı mümkün olan en yüksek düzeye çıkartıldıktan sonra düşmelerine izin verilir ve satışlar bu düşüş sırasında yapılır. Baştan alayım. Diyelim ki birilerinin bir taahhütlü aracılık şirketinin bir havuzun ya da bir kişinin elinde mümkün olan en yüksek fiyattan satılmasını istediği bir blok hisse var. Bu New York Menkul Değerler Borsası'nda kayıtlı saygın bir hisse senedi. Bunu satmak için en iyi yer aslında açık pazardır ve en iyi alıcı da halktır. Bu satışla ilgili görüşmeleri yürütmesi için bir kişiye yetki verilmiştir. Bu kişi ya da ortakları hisseyi Menkul Değerler Borsası'nda satmaya çalışmış ama başarılı olamamışlardır. Bu kişi kendisinde söz konusu satışı yapabilmek için gerekli deneyim ve bilginin olmadığını fark edecek kadar borsayı tanır ya da tanımak zorunda kalır. Kendisi kişisel olarak ya da kulaktan dolma bilgilerle bu tür satışlarda başarılı insanlar olduğunu bilir ve bunların profesyonel olarak sundukları hizmetlerden yararlanmaya karar verir. Doktora giden bir hasta gibi ya da tamirciye giden bir araba sahibi gibi. O da güven duyduğu bir uzmana gider. Diyelim ki o uzman benim. Önce benim hakkımda bir araştırma yapar. Sonra da benimle görüşmek üzere bir randevu alır ve ofisime gelir. Büyük bir olasılıkla ben zaten hisse senedini ve yapılmaya çalışanları biliyorumdur. Bunu bilmek benim işimdir. Ben hayatımı böyle kazanırım. Misafirim ortaklarının ve kendisinin benden ne istediğini söyler ve benden bu işi kabul etmemi ister. Sonra konuşma sırası bana gelir. Benden istenen şeyi tam olarak anlayabilmek için kendisinden daha fazla bilgi alırım. Söz konusu hisse senedinin değerini belirler, bu hisseyi nasıl pazarlayabileceğimi düşünürüm. Bu bilgileri elde ettikten sonra borsadaki genel koşulları da hesaba katar ve istenen pazarlama operasyonunun başarılı olup olmayacağı konusunda bir tahmin yürütürüm. Eğer elimdeki bilgiler bana başarı şansının yüksek olduğunu haber verirse, öneriyi kabul eder, bunu karşımdaki kişiye bildirir ve hizmetim karşılığında neler istediğimi açıklarım. Eğer o da benim istediklerimi yani ücreti ve gerekli koşulları kabul ederse hemen işe başlarım. Hisse senetlerini satmak için çağrı yaparım. Kimseye haksızlık olmasın diye hisseleri azar azar satışa çıkartır ve fiyatı yavaş yavaş yükseltir. Genellikle ilk fiyat borsada geçerli olan fiyatın biraz altında verilir ve sonra yükselir. Diyelim ki 100 bin hisse satacağım ve borsa fiyatı da 40 puan. Önce 1000 hisseyi 35'den, 1000 hisseyi 37'den, sonra 40'dan, sonra 45'ten ve 50'den satışa çıkartır. Fiyat 75 ya da 80'i bulana kadar buna devam ederim. Eğer yaptığım profesyonel çalışmanın yani manipülasyonun sonucunda fiyat artarsa ve eğer hisseye en yüksek düzeyde yoğun talep varsa hemen elimdeki bütün hisseleri satışa çıkartırım. Böylece hem ben hem de müşterilerim para kazanır. Bunun böyle olması gerekir. Eğer benim yeteneğim için para ödüyorlarsa karşılığını da almalılar. Havuzun zarar ettiği dönemler de olur. Ama bu pek sık görülmeyen bir olaydır. Çünkü ben kar edeceğinden emin değilsem o işi almam. Bir yıl ya da iki işte şansım pek yaver gitmedi. Ve kar edemedim. Bunun farklı nedenleri vardı. Ama bu ayrı bir hikaye. Belki başka bir gün anlatırım. Bir hissenin fiyatını artırmanın ilk adımı, hisse fiyatının artacağını herkese ilan etmektir. Saçma mı geldi? Yine de bir düşünün, aslında göründüğü kadar saçma değil. Satmak istediğiniz hisselerin reklamını yapmanın en iyi yolu o hisseyi aktif ve değerli hale getirmektir. Dünyanın en etkili halkla ilişkiler görevlisi fiyat tahtası, en etkili reklam aracı da borsadan gelen bilgileri taşıyan banttır. Benim, müşterilerim adına broşür bastırmama gerek yoktur. Gazetelere hissenin ne kadar değerli olduğuyla ilgili haberler göndermem ya da ekonomi tergilerine şirketin geleceğinin ne kadar parlak olduğunu anlatan makaleler yazmam da gerekmez. Beni izleyecek bir grup oluşturmaya da çalışmam. Bütün bunların hepsini hisseyi aktif hale getirerek başarırım ben. Hisse aktifleştiğinde herkes bunun nedenini bilmek ister. Ve bu nedeni de benim yardımım olmadan her türlü yayında görebilirler. Borsa işlemcisinin istediği tek şey harekettir. Eğer serbest bir pazar oluşmuşsa her fiyattan her hisseyi alıp satmaya hazırdır. Aktivite gördükleri yerde binlerce hisse alıp satmaya başlarlar ve kapasitelerini birleştirdiklerinde bu önemli bir etki yaratır. Bir manipülasyoncunun ilk müşterileri işlemciler olacaktır. Hisseleri aldıktan sonra fiyat arttığı sürece ellerinde tutarlar. Ve giriştiğiniz işte size büyük yarar sağlarlar. James Keen elindeki her hisseyi önce borsadaki en aktif işlemcilere satarmış. Böylece manipülasyonun kaynağını saklayabilir. Bu arada da işlemcilerin yaydığı tüyolarla istediği reklamı yaparmış. Genellikle onlara borsa fiyatının üzerinden sözlü çağrıda bulunur. Böylece haberi başkalarına yayarak daha fazla hisse satılmasına aracı olmalarını sağlarmış. Kiin bu işlemcilerin kazandıkları karı son kuruşuna kadar hak etmesini istermiş. Bense profesyonel borsacıların ilgisini çekmek için hisseyi aktif hale getirmekten öte bir şey yapmam. Borsacıların başka bir şeye ihtiyacı yoktur. Bu arada unutmamakta fayda var ki, Borsadaki profesyonel işlemciler hisse senetlerini daha sonra kar karşılığı satabilmek için alırlar. Bu karın fazla büyük olmasına gerek yoktur ama hızlı bir kar olması gerekir. Ben hisseleri demin size söz ettiğim nedenlerden ötürü spekülatörlerin dikkatini çekebilmek için aktif hale getiririm. Hisseyi önce ben alır satarım. Arkası mutlaka gelir. Hisseler benim yaptığım gibi azar azar satışa sunulursa satış fazla bir baskıda yaratmaz. Alıcıların sayısı genellikle satıcıların sayısından fazla olur ve halk manipülasyoncuları değil işlemcileri takip eder. Böylece satın alımlar başlar. Artan talebi ben karşılarım yani elimdeki hisselerin hepsini satarım. Eğer talep gerektiği gibi yaratılabilmişse manipülasyonun ilk aşamalarında almak zorunda kaldığım hisseleri rahatça elden çıkartabilirim. Bu arada açığa da satış yapabilirim. Yani elimdeki hisselerin sayısından daha fazla hisse satarım. Bu benim için tümüyle güvenli bir işlemdir. Çünkü talebi ben yaratmışımdır. Halkın talebi azalınca hisse fiyatı da duraklar. Ben beklemeye başlarım. Diyelim ki hisse fiyatının artışı durdu. Fiyatın düşmesi bekleniyor. Borsada genel bir düşüş beklentisi oluşabilir ya da gözü keskin bir borsacı benim hisseme alım emri gelmediğini fark eder ve hisselerini satmaya başlar. Onu başkaları izler. Neden ne olursa olsun hissemin fiyatı inişe geçer. Ben bu kez satın almaya başlarım. Eğer bir hissenin arkası sağlamsa bu aşamada düşmesine izin verilmez. Ancak bu arada hisseyi biriktirmemeye, yani daha sonra satmak zorunda kalacağım miktarı artırmamaya çalışırım. Elimdeki mali kaynakları da tüketmemem gerekir. Aslında yaptığım şey halkın ya da işlemcilerin talebi yoğunken yüksek fiyata açığa sattığım hisseleri kapatmaktır. Her zaman işlemcilere ve halka hisse fiyatı düşmesine karşın talebin yüksek olduğunu göstermek gerekir. Bu hem profesyonel işlemcilerin yüksek miktarda açığa satış yapmalarını, hem de gözü korkan halkın elindeki hisseleri satmasını önler. Bu tür satışlar tehlikelidir çünkü hisse desteksiz kalır ve fiyatı sürekli düşmeye başlar. Benim açıklarımı kapatmak için yaptığım bu alımlara ben istikrarı sağlama süreci diyorum. Pazar genişledikçe fiyat artmaya başlar ve ben de elimdeki hisseleri satarım. Ama asla artışı kontrol altına alacak kadar yüksek miktarda hisse satmam. Bu benim istikrar planımla ilgilidir. Mantıklı ve düzenli bir yükseliş sırasında ne kadar çok hisse satabilirsem sayıları gözü kara işlemcilerden çok daha yüksek olan muhafazakar spekülatörleri de o kadar özendirmiş olurum. Böylece kaçınılmaz düşüş geldiğinde hisseye verilecek desteği artırırım. Hep kısa pozisyonda kalarak kendime zarar vermeden hisseyi destekleme fırsatını elde ederim. Genellikle satışıma bana kar getirecek bir fiyattan başlarım. Ancak çoğunlukla satıştan kar etmem. Amacım kendime risksiz alım gücü yaratmak ya da alım gücümü artırmaktır. İşim yalnızca fiyatı artırmak ya da bir müşterime ait hisseleri satmak değil, aynı zamanda kendime de kar sağlamaktır. O yüzden müşterilerimden yaptığım iş karşılığı bir ücret talep etmem. Ücretim başarıma bağlı olarak değişir. Elbette size anlattığım şey benim için değişmez bir yöntem değildir. Benim özellikle uyguladığım katı bir sistem yoktur. Çalışma koşullarımı duruma göre değiştiririm. Eşit dağılım sağlamak istenen bir hissenin fiyatı ise mümkün olan en yüksek noktaya kadar çıkartılmalı, ondan sonra satılmalıdır. Bunu özellikle önemli olduğu ve halkın nedense bütün satışların fiyat en yüksek düzeydeyken yapıldığını sandığı için vurgulamak istiyorum. Kimi zaman bir hisseyi kımıldatmak yani fiyatını yükseltmek olanaksızdır. İşte o zaman satma zamanı gelmiş demektir. Satış başlayınca fiyat doğal olarak inecektir ama bir süre sonra tekrar yükseltilebilir. Manipüle ettiğim bir hisse benim satın alımlarımla değer kazanıyorsa haklı olduğumu, gerekirse onu güvenle satın alabileceğimi ve hiç çekinmeden kendi paramı yatırabileceğimi bilirim. O hisseyi aynı şekilde hareket eden diğer hisselerden ayırmam. Fiyatın hangi yönde gideceğini anladıktan sonra o yönü izlerim. Bunun nedeni benim o anda o hisseyi manipüle ediyor olmam değil, her zaman bir borsacı olarak kalacak olmamdır. Satın alımlarım hisse fiyatını yükseltmezse alımlarıma son verir, ondan sonra da fiyat düşerken satmaya başlarım. Aynı şeyi manipülasyona girmediğim diğer hisseler söz konusu olduğunda da yaparım. Bir hisse en iyi fiyatı düşerken pazarlanır. Fiyatlar düşerken insan elindeki hisselerin hepsini satma fırsatını elde edecektir. Sözlerimi tekrar ediyorum. Manipülasyon sırasında asla, aslında bir borsacı olduğumu unutmam. Manipülasyoncu olarak karşılaştığım sorunlar, operatör olarak karşılaştığım sorunların hemen hemen aynısıdır. Manipülasyoncu hisseye istediği şeyi yaptıramıyorsa manipülasyon sona ermiş demektir. Üzerinde çalıştığınız hisse senedi artık size cevap vermez olunca vazgeçin, kar peşine düşmeyin, unutmayın zararın neresinden dönülse kardır. 21. Bölüm Bütün bu genellemelerin sizi fazla etkilemediğini biliyorum. Zaten genellemeler hiçbir zaman fazla çarpıcı değildir. Belki size somut bir örnek versem olayı daha iyi anlatırım. Size bir hissenin fiyatını nasıl 30 puan arttırırken yalnızca 7 bin hisse toplamayı yine de yüksek miktarda hisse satılmasına uygun bir pazar oluşturmayı başardığımı anlatayım. Söz konusu hisse imperial Steel'di. Hisse son derece saygın iş adamları tarafından satışa sunulmuş ve değerli bir hisse olduğu yolunda tüyolar yayılmıştı. Hisselerin %30 kadarı farklı Wall Street firmaları aracılığıyla halka arz edilmişti. Ama hisselerde fazla bir aktivite görülmemişti. Zaman zaman birileri hisseyi sorduğunda insiderlardan biri yani taahhütlü aracılar şirket kazancının beklendiğinden yüksek olduğunu ve geleceğinin çok parlak göründüğünü söylüyordu. Bu doğruydu ama halkı harekete geçirmek için yeterli değildi. O hissede spekülasyon yapmak isteyen yoktu. Yatırımcılarsa henüz fiyat istikrarı ve temettü oranına güvenemiyorlardı. Bu asla sürpriz yapmayan bir hisseydi. Öyle efendi bir hisseydi ki insiderların onca doğru ve olumlu açıklamasına karşın yerinden bir puan bile kıpırdamıyordu. Ne ileri ne geri. İmperyal stil kıymeti bilinmeyen, fazla sözü edilmeyen ve tiyolarda adı geçmeyen bir hisse olarak kaldı. Fiyat düşmüyordu çünkü kimse dağılımı eşit olmayan bu hisseyi açığa satmıyordu. Satıcılar kaderlerini elinde çok fazla hisse bulunduran insaydırların vicdanına bırakmak istemiyordu. Aynı şekilde böyle bir hisseyi satın almak için de fazla bir teşvik yoktu. Böylece yatırımcılar için imperial stil bir spekülasyon aracı olarak kaldı. Spekülatörler içinse ölü bir hisseydi. Satın aldıktan sonra insanın elinde kalacak ve istemeden uzun vadeli yatırıma yöneltecek bir hisse. 1-2 yıl ölü bir hisseyi taşımak zorunda kalan borsacı sonunda hisseyi ödediği paradan daha fazlasını kaybeder. Karşısına karlı hisseler çıktığında parasını bağladığı için fırsatları değerlendiremez. Bir gün İmperyal Stil grubundan en önde gelen kişi şahsı ve ortakları adına benimle görüşmeye geldi. %70'ini ellerinde tuttukları hisse için bir pazar yaratmaya çalışıyorlardı. Hisseleri açık pazarda satarlarsa istedikleri fiyatı alamayacaklarını düşünüyor, benden yüksek fiyata satmamı istiyorlardı. Konuğun bu işi hangi koşullarda kabul edeceğimi sordu. Ben de ona birkaç gün içinde cevap vereceğimi söyledim. Ondan sonra da hissenin durumunu araştırdım. Şirketin farklı departmanlarını, sanayi, ticaret ve finans departmanlarını uzmanlara incelettim. Bana tarafsız raporlar hazırladılar. Hisselerin olumlu ya da olumsuz yanlarının peşinde değildim. Sadece olduğu gibi gerçekleri görmek istiyordum. Raporlar bu hissenin aslında değerli bir hisse olduğunu gösteriyordu. Şirketin durumu hisse o anki borsa fiyatından alınırsa kar edebileceğini ancak yatırımcıların sabırlı olmaları gerektiğini gösteriyordu. Bu koşullar altında fiyatın yükselmesi son derece haklı ve gerekli bir hareket olacak, firmanın geleceğinin parlak olduğunu kanıtlayacaktı. Bu nedenle Imperial Steel hisselerinde manipülasyona girmemek için hiçbir neden yoktu. Imperial Steel yöneticisine kararımı bildirdim ve ayrıntıları görüşmek üzere onu ofisime davet ettim. Koşullarımı anlattım. Vereceğim hizmet karşılığı para değil, 100.000 Imperial Steel hissesi istiyordum. İşlemlerim sonucunda hisse fiyatı 70'ten 100'e çıktı. Bu bazılarına yüksek bir fiyat gibi gelebilir. Ancak unutmayın ki insiderlar 70 puandan 100 bin hatta 50 bin hisse bile satabileceklerine inanmıyorlardı. Hissenin alıcısı yoktu. Firmanın kazancının ne kadar yüksek olduğu, geleceğinin nedenli parlak olacağı ile ilgili tüm açıklamalar fazla alıcı getirmemişti. Ayrıca müşterilerime birkaç milyon kar getirmeden önce ben ücretimi alamayacaktım. Sonuçta benim istediğim hisseler satış komisyonu olarak fazla yüksek değildi, mantıklı bir ücretti. Hissenin gerçekten değerli olduğunu ve borsanın genel bir yükselişe doğru gittiğini bildiğim için bu işten oldukça yüksek kar sağlayacağımı düşündüm. Benim fikirlerim müşterilerimi de teşvik etti. İleri sürdüğüm koşulları hemen kabul ettiler. Bu anlaşma her iki tarafı da memnun etti. Kendimi mümkün olduğu kadar koruma altına alarak işe giriştim. Imperial Steel grubu hissenin %70'ini elinde tutuyordu. Bu hisseleri bir fona yatırmalarını sağladım. Böylece hisselerin çoğu kilit altına girdi. Dağınık durumda bulunan hisselerin oranı %30'du. Ama bu da benim göz önünde bulundurmak zorunda olduğum bir riskti. Deneyimli spekülatörler tümüyle risksiz işe girmez. Zaten dağınık durumda bulunan hisselerin hepsinin aynı anda satışa çıkması bir sigorta şirketinin bütün müşterilerinin aynı gün aynı saatte ölmesi gibi bir şey olurdu. Borsadaki bütün riskleri hesaba katarak hareket etmek olanaksızdır. Bu tür bir girişimin kaçınılmaz olarak yaratabileceği risklere karşı kendimi korumaya aldıktan sonra operasyona başlamaya hazırdım. Amacım elimdeki hisseleri daha değerli kılmaktı. Bunun içinde fiyatı yükseltmem ve operasyonunu aldığım 100.000 hisseyi satabilmek için bir pazar oluşturmam gerekiyordu. Önce fiyat arttığı takdirde ne kadar hissenin satışa çıkartılacağını bulmak zorundaydım. Bunu brokerım aracılığıyla yaptım. Hangi hissenin borsa fiyatından ya da borsa fiyatının biraz üzerinden satışa çıkartılacağını öğrenmek onlar için hiç de zor olmadı. Uzmanların onlara defterlerinde yazılı emirleri söyleyip söylemediklerini bilmiyorum. Fiyat 70 puandı ama o fiyata 1000 hisse bile satamazdım. Bu fiyata hatta birkaç puan düşüğüne talep olduğunu hiç sanmıyordum. Broker'ımın topladığı bilgilere dayanarak hareket etmek zorundaydım. Ama bu da bana kaç hissenin satılık olduğunu ve talebin ne kadar düşük olduğunu göstermeye yetti. Bu bilgileri edindikten sonra sessiz sedasız 70 puan ve üzerinde satılan hisseleri satın aldım. Bu satış elinde az hisse bulunan kişiler tarafından yapılıyordu. Çünkü müşterilerim hisselerini borsadan çekmeden önce verdikleri satış emirlerini iptal etmişlerdi. Fazla hisse almama gerek kalmadı. Zaten iyi bir yükselişten sonra alın ve satış emirlerinin artacağını biliyordum. Kimseye imperial stil hisseleriyle ilgili tüyo vermedim. Görevim mümkün olan en iyi reklamı yapmak ve halkın hisse hakkındaki kanısını değiştirmekti. Asla hisseler hakkında propaganda yapılmasın demek istemiyorum. Nasıl giysi, ayakkabı ya da otomobil reklamı yapılıyorsa borsaya yeni ihraç edilen bir hissenin de reklamı yapılabilir. Halka doğru ve güvenilir bilgi ulaştırılmalıdır. Benimse reklam yapmama gerek yoktu çünkü istediğim reklamı borsadaki fiyat benim için yapıyordu. Daha önce söylediğim gibi, saygın gazeteler sürekli borsadaki hareketlerin nedenlerini açıklayan makaleler yayımlar. Bunlar haber değeri olan makalelerdir. Bu gazetelerin okurları borsada neler olduğunu öğrenmekle yetinmez, bunların nedenini de öğrenmek ister. Bu yüzden manipülasyoncunun parmağını bile kıpırdatmasına gerek yoktur. Ekonomik gazeteleri bilinen her türlü haberi ve dedikoduyu kendiliklerinden yarımlar. Kazanç raporlarını, ticaret koşullarını, hesap durumlarını yani hisse fiyatının yükselmesine neden olabilecek her şeyi birer birer analiz ederler. Bir gazeteci ya da bir tanıdığım gelip benden bir hisse hakkındaki fikrimi istediğinde eğer fikrim varsa söylemekten çekinmem. Ancak kendiliğimden tavsiyede de bulunmam. Asla atıyor vermem ama gerçekleri de saklamam. Aynı zamanda en iyi tüyoların, en ikna edici tavsiyelerin borsadaki fiyatlardan geldiğini de bilirim. 70 puan ve üzerinde satılan hisselerin hepsini satın aldıktan sonra borsa üzerindeki baskıyı kaldırmış oldum. Bu da doğal olarak imperial stilin önünü açtı. Hisse fiyatı belirgin bir şekilde artmaya başladı. Borsa işlemcileri gözlem yeteneklerini kullanarak bunu fark eder etmez hisse fiyatının nerede duracağını bilemedikleri bir tırmanışa geçtiğini anlarlar. Ancak çok iyi bildikleri bir şey vardı. O da hisseyi satın almaları gerektiği. Hisse fiyatındaki artıştan ötürü fiyatın kendisinden iyi bitiyor olamaz. İmperyal stili olan talep arttıkça ben de elimdekileri satışa çıkarttım. Başlangıçta hisseden yaka silkmiş olan kişilerden aldığım hisseleri işlemcilere sattım. Bu satış haklı bir satıştı. Sadece talebi karşılıyordum. Elimdeki hisseleri zorla satmıyor. Fiyatın fazla ah. fiyatın fazla hızlı yükselmesini istemiyordum. Elimdeki 100 bin hissenin yarısını bu aşamada satmak işime gelmiyordu. İşim hisselerin hepsini aynı anda satabileceğim bir pazar oluşturmaktı. Ancak işlemcilerin istediği kadar satış yapmama karşın o ana kadar düzenli bir şekilde yaptığım alımlar sona ermişti. Bu arada işlemcilerin alımları ortadan kalktı ve fiyat artışı durdu. O andan itibaren fiyatın daha da artmasını bekleyen ve hayal kırıklığına uğrayan işlemciler ellerindeki hisseleri satmaya başladılar. Fakat ben bu düşüşe hazırdım ve fiyat düşmeye devam ederken işlemcilere sattığım hisseleri geri aldım. Bu hisseleri daha sonra tekrar satacağımı biliyordum. Bu alım fiyat düşüşünü durdurdu ve fiyat sabitleşince satış emirleri de durdu. Sonra her şeye yeniden başladım. Hisse fiyatı artarken satılık bütün hisseleri geri aldım. Zaten satılık fazla hisse yoktu ve fiyat ikinci kez artmaya başladı. Bu kez artış 70 puanın üzerinde bir değerden başlamıştı. Unutmayın ki bir hissenin fiyatı düşerken hisseleri satmak isteyen fakat fiyat 3-4 puan düştü diye bunu yapmayanlar da olacaktır. Bu insanlar fiyat tekrar yükselir yükselmez hisselerini satacaklarına yemin eder dururlar. Fiyat artınca satış yapılması için emir verir sonra da artış devam ediyor diye fikirlerini değiştirirler. Asıl karlar da gözü doymak bilmeyen bu kararsızlardan edilir. Bundan sonra işlemi tekrarladım. Tekrar önce alım sonra satış yaptım. Ama bu arada fiyat ilk değerine oranla çok daha yüksekti. Bazen hisselerin hepsini aldıktan sonra fiyatı aniden yükseltmek, manipülasyona girdiğiniz hisselerde heyecan yaratmak iyi olabilir. Bu çok iyi bir reklam olacaktır. Çünkü hissenin borsanın gündemine girmesini sağlar. Profesyonel işlemcileri ve heyecandan hoşlanan halkı bu hisse senedine çeker. Borsa ile ilgilenen halkın büyük bir kesimi heyecan sever. Imperial stilde ben bu yöntemi uyguladım ve bu artış sonucu ortaya çıkan talebi kendi elimdeki hisselerle karşıladım. Satışlarım fiyat artışını hem miktar hem de hız olarak kontrol altında tuttu. Fiyatlar düşmeye başlayınca hisse alıp fiyatlar artarken satarak Fiyatı yükseltmenin ötesinde bir şey yapıyordum. Imperial stilin pazarlanmasını kolaylaştırıyordum. Ben manipülasyona başladıktan sonra isteyen herkes istediği zaman hisse alıp satabildi. Yani fiyatta fazla büyük dalgalanmalara yol açmadan rahatça işlem yapabildi. Alınan hissenin elde kalacağı ya da açığa satanların köşeye sıkıştırılacağı korkusu ortadan kalktı. Hisseye karşı bir güven oluştu. Profesyonel işlenciler ve halk arasında yavaş yavaş Imperial Stil'in kalıcı bir pazarı olduğu inancı yayıldı. Bu arada hissenin aktif hale gelmesi hisse karşıtlarının getirdiği itirazları da bertaraf etti. Sonuçta binlerce hisse alıp satarak hissenin fiyatını 100 puana çıkartmayı başardım. Fiyat 100 dolar olunca herkes Imperial Stil almak istedi. Neden istemesinler? Herkes bunun sağlam bir hisse olduğunu... Her zaman gerçek değerinin altında fiyata satıldığını anlamıştı. Bunun kanıtı fiyattaki artıştı. 70'ten başlayıp 30 puan artan bir hisse 100'ün üzerine çıkıp 30 puan daha yükselebilirdi. Birçokları böyle düşünüyordu. Fiyatı 30 puan artırırken elimde yalnızca 7 bin hisse birikti. Bu hisseleri alış fiyatım ortalama 85 puandı. Yani 15 puan kar etmiştim. Ama kağıt üzerindeki kârımın toplamı çok daha fazlaydı. Bu kârı olduğu gibi nakde çevirebilecektim çünkü hisselerin hepsi için alıcı vardı. Manipülasyona devam edersem hisse fiyatını daha da artırabilirdim. Ayrıca elimde değeri 70 ile başlayıp 100'e kadar çıkarttığım 100 bin hisselik bir opsiyon vardı. Koşullar kağıt üzerindeki kârımı nakde çevirmek için yaptığım planları gerçekleştirmeme engel oldu. Yaptığım iş kusursuz bir manipülasyon örneğidir. Son derece yasaldı ve ulaştığı başarıyı fazlasıyla hak etmişti. Şirket gerçekten değerli bir şirketti ve hisse fiyatı yükseldiği halde hala gerçek değerine ulaşmamıştı. İmperyal Stil grubunun üyelerinden biri olan geniş kaynaklara sahip ünlü bir banka şirketin mülkiyetini kontrolü altına almaya karar verdi. Imperial Steel Corporation gibi zengin ve büyümekte olan bir şirketin kontrolünü ele geçirmek bir banka için bireyler için olduğundan çok daha önemlidir. Her neyse bu banka bana hisse opsiyonlarım için bir fiyat önerdi. Bu bana büyük kar getirecek bir teklifti ve ben de hiç duraksamadan kabul ettim. Ben yüksek kar getirecekse her zaman hisselerimi satmaya hazırımdır. Bu işten de kazandığım kar beni fazlasıyla memnun etti. 100.000 hisselik opsiyonumu elden çıkartmadan önce bu bankanın benden daha fazla uzman tutarak şirketin son derece ayrıntılı bir analizini yaptırdığını öğrendim. Uzmanların hazırladıkları raporlar sayesinde benim hisselerimi yüksek fiyattan almaya karar vermişlerdi. Birkaç bin hisseyi yatırım olarak elimde tuttum. Ben bu hisseye inanıyordum. Imperial Steel'de yaptığım manipülasyon normal ve sağlıklı bir işlemdi. Benim alımlarımla fiyat yükseldikçe güvencede olduğumu biliyordum. Hisse fiyatı bazı hisselerde yaşanan duraklamayı yaşamadı. Ancak bir hisse artık alımlarınıza gereken tepkiyi vermiyorsa onu satmak için bundan iyi bitiyor olamaz. Bir hisse gerçekten değerliyse ve borsa koşulları uygunsa fiyat 20 puan bile düşse yeniden artacaktır. Ben imperial stilde bu tür bir artış gerçekleştirmek zorunda kalmadım. Ben hisse manipülasyonlarında her zaman temel işlem ilkesini gözetirim. Belki bunu neden sürekli tekrar ettiğimi ya da asla borsayla kavgaya tutuşmadığımı veya istediğim gibi gelişme göstermedi diye borsaya kızmadığımı neden sürekli tekrarladığımı merak edebilirsiniz. Kendi işlerini kurarak milyonlarca dolar kazanan, bu arada Wall Street'te de çok başarılı olan bir kişinin Artık serin kanlılıkla hareket edebileceğini sanıyorsunuzdur. Bizim büyük iş adamı sandığımız bazı insanların borsa istedikleri yönde gitmediğinde nasıl şirret bir kadın gibi davranmaya başladıklarını görseniz şaşarsınız. Bu başarısızlığı kişisel bir sorun olarak algılar ve bu arada kontrollerini kaybettikleri için para da kaybetmeye başlarlar. Bir ara... John Prentice'le aramda çıkan bir anlaşmazlıkla ilgili bir takım dedikodular yayılmıştı. İnsanlar birlikte giriştiğimiz borsa işini dramatik bir sonla kaybettiğimizi ya da birbirimizi üç kağıda getirerek milyonlarca dolar kaybettiğimizi sanıyor, buna benzer çeşitli senaryolar yazıyorlardı. Oysa bunların hiçbiri doğru değil. Prentice ve ben yıllarca arkadaş olarak kaldık. O bana kar getiren bilgiler verdi ben de uygulayıp uygulamadığını bilmiyorum ama ona çeşitli tavsiyelerde bulundum. Uyguladıysa mutlaka kazanan o olmuştur. Prentice, Petroleum Products Company hisselerinin halka sunulmasını düzenleyenler arasında yer almıştı. Az çok başarılı olan bir çıkıştan sonra borsanın genel koşulları olumsuz yönde değişti ve hisse fiyatı Prentice ve ortaklarının umduğu kadar yükselmedi. Temel koşullar biraz düzelince Prentice bir havuz oluşturdu ve Petroleum products'ı pazarlamaya koyuldu. Nasıl bir teknik uyguladığını bilmiyorum. Bana nasıl çalıştığını anlatmadı. Ben de hiç sormadım. Ancak tüm Wall Street deneyimine ve su götürmez zekasına karşın yaptığı işlemler pek işe yaramadı. Havuz üyeleri fazla hisse satılmadığını fark ettiler. Bildiği tüm yöntemleri denemiş olmalı çünkü bir havuz yöneticisi için aslında herkes için başarısız olduğunu itiraf edip dışarıdan birinden yardım istemek kolay bir şey değildir. Her neyse bir gün bana geldi ve biraz havadan sudan konuştuktan sonra benden Petroleum Products pazarını oluşturmamı, havuzun elindeki hisseleri yani 100 binin üzerinde hisseyi satmamı istedi. O günlerde hisse fiyatı 102 civarındaydı. Bu iş bana biraz bulanık göründü ve teşekkür ederek önerisini geri çevirdim. Ancak o kabul etmem için ısrar etti. Benden arkadaş olarak ricada bulundu. Ben de sonunda kabul etmek zorunda kaldım. Başarılı olacağına inanmadığım girişimlere destek vermekten hoşlanmam. Ama bence insanın dostlarına ve çevresine karşı sorumlulukları vardır. Ona elimden geleni yapacağımı söyledim. Yine de fazla umutlu olmadığımı da belirtip farkında olduğum tüm olumsuzlukları önüne serdim. Prentice bana havuza milyonlarca dolar kar sağlamamı beklemediklerini söylemekle yetindi. İşin başına geçince benim herkesi memnun edecek kar sağlayacağıma emindi. Böylece kendi isteğimin dışında bu işe girmiş oldum. Tıpkı korktuğum gibi hissenin durumu pek iyi değildi. Bu da büyük ölçüde Prentice'in havuz adına yaptığı manipülasyon sırasında işlediği hatalardan kaynaklanıyordu. Ama karşımdaki baş düşman zamandı. Borsadaki genel yükselişin sona ermek üzere olduğunu ve Prentice'i umutlandıran fiyat artışının geçici olduğunu biliyordum. Petroleum Products hisselerinde fazla başarı kaydedemeden borsanın uzun bir düşüş dönemine gireceğinden korkuyordum. Yine de arkadaşıma söz vermiştim ve elimden geleni yapmaya karar verdim. Fiyatı yükseltmeye başladım. İşler pek fena gitmiyordu. Fiyatı oldukça iyi bir değer olan 107 puana kadar çıkartabildim ve hatta aldığım hisseleri satma fırsatını bile buldum. Bu hisselerin sayısı fazla değildi ama en azından havuzun elindeki hisseleri daha da artırmamıştım. Havuz dışından birçok işlemci hisseleri elden çıkartabilmek için küçük bir artış bekliyordu ve ben onlara ilaç gibi geldim. Borsanın genel koşulları daha iyi olsaydı ben de daha başarılı olabilirdim. Keşke beni daha erken bir aşamada davet etselerdi. O anda ise yapabileceğim tek şey hisseleri havuza en az zarar getirecek şekilde satabilmekti. Prentisi çağırıp ona düşüncelerimi aktardım. Ama o bana karşı çıkmaya başladı. Ben de ona niye teklifini kabul etmek durumunda kaldığımı açıkladım. Dedim ki Prentice borsanın nabzını duyabiliyorum. Bu hisseye alıcı yok. Benim manipülasyonuma bile ilgi göstermedi halk. Bak şimdi. Pete Products borsacılar için mümkün olduğu kadar çekici hale getiriliyorsa siz destek sağlamaya devam ediyorsanız buna karşın halk hissesiyle ilgilenmiyorsa demek ki ortada bir sorun var. Bu sorun da hissede değil borsada. İşin üzerine gitmeye gerek yok fazla ısrar edersen kaybedersin. Bir havuz yöneticisi başka müşteri varsa hissesini satın almalı. Ama borsadaki tek müşteri kendisi ise satın alması aptallık olur. Benim aldığım her 5 bin hisseye karşılık halk da 5 bin hisse alsaydı o zaman olurdu. Ancak ben tek başıma bütün hisseleri alacak değilim. Eğer alırsam sonuçta hisseler elimde patlar. Şu anda yapılacak bir tek şey var. O da satmak. Satmanın da tek yolu satmaktır. Yani hangi fiyata olursa olsun satalım mı? diye sordu Prantis. Evet dedim. İtiraz etmeye hazırlandığının farkındaydım. Eğer havuzdaki hisseleri ben satacaksam fiyatın yüzün altına düşeceğini ve hayır asla diye haykırdı Prentice. Sanki ona kendini köprüden atmasını söylemiştim. Prentice dedim. Manipülasyonun birinci kuralı bir hisse senedini satabilmek için fiyatını yükseltmektir. Ama fiyat yükselir yükselmez. Elindeki hisselerin hepsini birden satamazsın. Bu mümkün değildir. Asıl satışı fiyat yükselip Düşmeye başladıktan sonra yaparsın. Ben senin hisselerinin fiyatını 125'e ya da 130'a çıkaramam. Keşke çıkarabilsem. O yüzden satışlara bu fiyattan başlamamız gerekiyor. Bence yakında bütün hisselerin fiyatları düşecek ve Petroleum Products da bundan kurtulamayacak. En iyisi fiyat şimdi sizin yapacağınız satışlarla düşsün. Önümüzdeki ay başka birilerinin satış yapmasını beklemeyin. Fiyat zaten düşecek. Söylediğim şey gayet mantıklıydı ama siz bir de onun bağırışını duysaydınız. Sesi herhalde Çin'den duyuluyordu. Kesinlikle beni dinlemek istemiyor, tavsiyeme uymaya yanaşmıyordu. Bu hem hissenin prestijini bozar hem de hissenin kredilere karşı teminat olarak gösterildiği bankaların işini güçleştirir diyordu. Ona bir kez daha düşündüklerimi olduğu gibi söyledim ve Pete Products'ın 15 ya da 20 puan değer kaybedeceğini Bugünkü borsada genel bir düşüş olacağını belirttim. Borsa düşerken bu hissenin yükselmesini beklememeleri gerektiğini yineledim. Ama söylediklerim bir kulağından girdi öbüründen çıktı. Hisseye destek çıkmam konusunda ısrar etti. Karşımda oturan adam dönemin en dişli iş adamlarından biri Wall Street'deki operasyonlarında milyonlarca dolar para kazanmış başarılı bir borsacıydı. Spekülasyon işini sıradan bir insandan çok daha iyi biliyordu. Buna rağmen benden kesinlikle düşme beklentesi olan bir borsada hissesini desteklememi istiyordu. Hisse belki onun hissesiydi ama bu onu haklı çıkartmazdı. Bu yaptığı şey ona yakışmıyordu. Ona tekrar anlatmaya çalıştım ama hiç faydası yoktu. Hisseden desteğini çekmemekte de kararlıydı. Elbette borsa düşüşe geçtiğinde Pete Products da diğer hisselerle birlikte değer kaybetti. Bense hisse satacağım yerde Prentice'in talimatını izleyerek havuz üyeleri için hisse satın aldım. Bu olayın tek açıklaması Prentice'in borsanın düşeceğine inanmamasıydı. Bense düşüşün çok yakın olduğundan emindim. Bu kanımı sadece Pete Products'ta değil diğer hisselerde de yaptığım denemelerle sınamıştım. Satışa geçmeden önce fiyatların düşeceklerini resmen ilan etmelerini beklemeye gerek görmedim. Diğer hisseleri açığa satmama rağmen tek bir Pete Products hissesi bile satmadım. Pete Products havuzu benim beklediğim gibi ellerindeki bütün hisselerle kala kaldı. Ayrıca fiyatı yükseltmek için boş yere aldıkları hisseler de buna eklenmişti. Sonunda hisseleri satmak zorunda kaldılar. Ama benim Prentice'de satmayı önerdiğim zamandan çok daha düşük fiyatlara. Böyle olacağı belliydi. Yine de Prentice hala kendisine haklı buluyor ya da haklı olduğunu söylüyor. Duyduğum kadarıyla kendisine hisseleri satmalarını tavsiye etme nedenimin diğer hisselerde kısa pozisyonda bulunmam ve borsanın yükselmesi olduğunu söylüyormuş. Yani pit products hisselerinin düşük fiyattan satılmasının benim işime geleceğini ve diğer hisselerde girdiğim pozisyonu güçlendireceğini iddia ediyormuş. Bütün bunlar uydurma. Ben açığa satış yaptığım için borsada düşüş bekliyordum. Düşüş bekliyordum çünkü durumu iyice incelemiştim. Ve düşüş beklentisi içinde olduğum için açığa satış yapmıştım. Hiçbir şeyi tersine yapmak kar getirmez. Hele borsada hiç. Havuzun hisselerini satma planımı 20 yıllık borsa deneyimime dayanarak oluşturmuş, en mantıklı ve güvenilir adımları atmıştım. Prentice'in de bunu benim kadar görebilmesi gerekirdi. Bu son çareydi ve artık yapabilecek hiçbir şey yoktu. Sanırım de binlerce insanın kapıldığı bir yanılsamaya, bir manipülasyoncunun istediği her şeyi yapabileceği kanısına kapıldı. Oysa bu doğru değildir. Key'in en büyük manipülasyonu 1901 baharında US Steel hisseleri için oluşturduğu pazar oldu. Bu adam yalnızca zeki ve yaratıcı olduğu, ülkenin en zengin insanların arkasına alabildiği için başarılı olmadı. Başarısı kısmen bu nedenlere bağlıydı ama asıl nedeni borsanın ve halkın beklentilerinin duruma uygun olmasıydı. İnsan asla deneyiminin ve sağduyusunun sesine kulaklarını tıkamamalı. Fakat Wall Street'te birçok büyük grubun içinde de çaylaklara rastlamak mümkündür. Prentice'in bana kırgın olmasının sebebi anlattığım olaydır. Çünkü ben manipülasyonu kendi bildiğim gibi değil, onun istediği gibi yapmak zorunda kaldım. İşin içine yalan girmediği sürece hisseleri toptan satabilmek için yapılan manipülasyonun gizli kapaklı, sakıncalı ya da yasa dışı bir yönü yoktur. Sağlam manipülasyonun sağlam işlem ilkelerine dayanması gerekir. Eskiden yapılan naylon satış gibi uygulamalar insanların kafasında çok yer etmiş durumda. Oysa yapılan yolsuzluğun yöntemi önemli değildir. Borsadaki manipülasyonla hisse senetleri ve tahvillerin borsa dışı piyasada satılması arasındaki fark işlemin kendisinde değil, müşterilerindedir. G.P. Morgan halka yani yatırımcılara bir parti tahvil satar. Bir manipülasyoncu ise halka yani spekülatörlere bir blok hisse pazarlar. Yatırımcı, güvenlik araç, sermayesine karşılık düzenli getiri ister. Spekülatör ise hızlı kar peşindedir. Manipülasyoncunun en önemli pazarı yüksek kar etme olasılığı olduğu sürece kendilerini normalden daha büyük bir riske atmaktan çekinmeyecek spekülatörlerdir. Ben asla körü körüne kumar oynamam. Bazen yüksek miktarda hisse alır, kimi zaman yüz hisseyle yetinirim. Ne olursa olsun verdiğim kararın iyi bir nedeni vardır. Manipülasyon işine yani başkaları adına hisse senedi pazarlama işine nasıl girdiğimi çok iyi hatırlıyorum. Bu bana büyük keyif veren bir anıdır. Çünkü Wall Street profesyonellerinin borsa operasyonlarına karşı tutumunu çok iyi yansıtır. Manipülasyona girişim borsaya geri döndükten yani 1915'te Battle'ım stil hisseleri mali durumumu düzelttikten sonra oldu. Düzenli olarak alım-satım yapıyordum ve şansım yaver gidiyordu. Ben gazetelere reklam vermem ama gizli kapaklı işte çevirmem. Yine de Wall Street profesyonelleri her zaman aktif operatörlerin başarılarını ve başarısızlıklarını abartır ve elbette bu söylentiler gazetecilerin kulağına kadar gider. Sonunda da haber diye yayınlanır. Ama gazeteci bir haberde benim bilmem ne kadar zarar ettiğimi yazabiliyor, bir başka haberde ise milyonlarca dolarlık kârımdan bahsediyor. Ben artık böyle haberlere tepki vermiyorum. Bu haberler inanılmaz bir şekilde yayılıyor. Broker dostlarım gelip bana aynı hikayeyi her seferinde biraz daha değişik, biraz daha ayrıntılı anlatabiliyor. Bütün bu girişi başkası adına ilk kez manipülasyon yaptığım zamanı anlatmak için yaptım. Her şey gazetecilerin milyonlarca dolarlık borcumu nasıl son kuruşuna kadar ödediğimi yazmalarıyla başladı. Gazeteler işlemlerimin boyutlarını ve kazançlarımı o kadar abartmışlardı ki Wall Street'te adımı duymayan kalmamıştı. 100 bin hisse alıp satan operatörlerin borsayı idare ettikleri dönemler geride kalmıştı. Ama siz de bilirsiniz insanlar hep eski liderlerin yerine yenilerini koymak ister. Key'nin usta bir borsacı olarak elde ettiği ün ve tek başına kazandığı milyonlarca dolar bankacıların ve iş adamlarının hisselerini pazarlaması için onu seçmelerinin başlıca nedeniydi. Kısacası Wall Street'te adını duyurmuş olması manipülasyon konusunda aranan bir uzman haline gelmesine neden oldu. Ne yazık ki artık Key'in yoktu, aramızdan ayrılmıştı. Birkaç ay süreyle Wall Street'in tarihinde beliren 2 ya da 3 borsacı çok geçmeden tekrar karanlıklara gömüldüler. Ve atlarını da bir daha duyuramadılar. Özellikle Wall Street'e 1901'de batıdan gelen ve büyük oynayarak stil hisselerinden yüksek kâr edip borsada kalan işlemcilerden söz ediyorum. Bunlar King gibi birer operatör olmaktan çok hisse pazarlamacısıydılar. Kendilerinin ya da dostlarının kontrolü altında bulunan şirketlerin hisse senetlerini son derece büyük bir beceriyle idare edebildiler. Ayrıca çok yetenekli ve zengin insanlardı. Ne var ki bunlar Keen ya da Vali Flower gibi başarılı birer manipülasyoncu olamadı. Yine de Wall Street'in diline düşmekten kurtulamadılar ve bazı profesyonel işlemcilerin ve komisyoncu kuruluşların da desteğini kazanmayı becerdiler. Onlar borsada aktif olarak çalışmayı bırakınca Wall Street'te manipülasyoncu kalmadı. En azından gazetelerde onlarla ilgili haberler çıkmamaya başladı. Menkul Değerler Borsası 1915'te yeniden canlanınca oluşan büyük talebi hatırlayacaksınız. Talep artarken müttefiklerin Amerika'dan aldıkları malların tutarı milyarları bulunca borsada tam bir patlama yaşandı. Manipülasyona ihtiyaç yoktu. Hisse satmak için parmağınızı bile kıpırdatmanız yeterdi. Sayısız insan sözleşmeleri hatta sözleşme vaatlerini satarak milyonlarca dolar kazandı. Bunlar ya banker dostları sayesinde ya da hisselerini körp borsasına çıkartarak çok başarılı satışlar yaptılar. Halk önüne getirilen her şeyi alıyordu. Borsadaki canlanma yatışınca bu işlemcilerin bazıları hisse pazarlaması konusunda uzman olan kişilerin yardımına ihtiyaç duydu. Halkın elinde bazıları yüksek fiyattan alınmış çeşit çeşit hisse senedi varken yeni hisse senedi satmak zor bir iştir. Canlanma dönemi sona erdikten sonra halk fiyatların bir daha yükselmeyeceğini düşünür. Alıcılar daha seçici hale gelmez yalnızca artık körü körüne satış yapmaktan vazgeçer. İnsanların zihniyeti değişir. Karamsar olmaları için fiyatların düşmesine bile gerek yoktur. Borsanın durgunlaşması ve uzun süre durgunluktan kurtulamaması yeterlidir. Her canlanma döneminde halkın hisseye olan açlığını gidermek için bazı şirketler kurulur. Ayrıca bazı hisselerin tanıtımında geç kalınmış da olabilir. Bu hisseleri pazarlayacak olan kişiler sadece insanlardır ve o yüzden canlanmanın asla sona ermeyeceğini düşünürler. Ayrıca işin ucunda yüksek kar varsa riske atılmak normal karşılanır. Umut insanın görüşünü kapattıysa yükselişin sonu bir türlü görünmez. Sıradan bir insan 12 ya da 14 dolardan kimsenin almak istemediği bir hissenin aniden 30 dolara fırladığını en yüksek değerin bu olduğunu düşünürken birden 50 doları bulduğunu görür. Bu kesinlikle en yüksek noktadır diye düşünür derken hisse önce 60'a sonra 70'e 75'e çıkar. Daha birkaç hafta önce 15 doların altında fiyata satılan bu hissenin kesinlikle daha fazla yükselmeyeceği düşünülür. Ama hisse 80 sonra 85 dolara çıkar. Bu aşamada hisse senetlerinin değeriyle değil, fiyatı ile ilgilenen ve adımlarını genel koşullara göre değil, kendi korkularına göre atan sıradan insan en kolay yolu seçer. Bu yükselişin bir sonu olduğunu düşünmekten vazgeçer. İşte o yüzden bir hisseyi fiyatı en yüksek düzeydeyken satın almayacak kadar zeki davranan işlemciler, iş hisseyi satmaya gelince bu kadar zekice davranamaz ve nedense karlarını asla nakde çeviremezler. Borsadaki yükselişlerde mutlaka ilk önce halk yar eder ve bu kar kağıt üzerinde kalır. 22. Bölüm Yalnızca brokerım değil, aynı zamanda yakın bir arkadaşım olan Jim Barnes bir gün beni aradı. Benden büyük bir iyilik istediğini söyledi. Daha önce hiç böyle bir konuşma geçmemişti aramızda. Ben de ona iyiliğin ne olduğunu sordum. Benim yapabileceğim bir şey olmasını umuyordum. Çünkü gerçekten de ona yardım etmek istiyordum. Bana firmasının bir hisse senediyle yakından ilgili olduğunu, hatta bu hisselerin piyasaya sunulmasında da rol aldığını söyledi. Şimdi bazı koşullar nedeniyle büyük bir blok hisse pazarlamaları gerekiyordu. Jim bunu benim yapmamı istiyordu. Hissenin adı Consolidated Stove'du. Kim nedenlerden ötürü bu hisseye bulaşmak istemiyordum. Ama Barnes'da karşı minnet borcum vardı ve bunu benden şahsi bir yardım olarak istemişti. Bu da benim reddetmemi imkansız kılıyordu. Çok iyi bir insan ve iyi bir dosttu. Firması bu işe büyük paralar bağlamıştı. O nedenle sonunda elimden geleni yapacağımı söyleyerek razı oldum. Savaş döneminde yaşadığımız canlanmayla diğer dönemlerde ortaya çıkan canlanmalar arasındaki en önemli fark borsada yeni ortaya çıkan yeni bir grup insanın yani genç bankerlerin oynadığı roldür. Borsa müthiş bir canlanma içindeydi ve bunun nedenlerini de sonuçlarını da herkes açıkça görebiliyordu. Bu arada ülkenin büyük bankaları insanlara bir gecede milyoner olabilecek fırsatlar tanıyor, yeni yeni hisselerin pazarlanmasına ön ayak oluyorlardı. Öyle ki birinin bankaya gidip bir arkadaşının müttefik komisyonlarından birinin üyesi olduğunu söylemesi, İstediği sözleşmeleri satın alacak kadar sermaye bulmasına yetiyordu, artıyordu. Bankalardan aldığı krediyle milyonlarca dolarlık iş yapan, şirketler kuran memurlarla ilgili inanılmaz olaylar anlatılıyor. Elden ele geçerken herkese büyük kar bırakan sözleşmelerin hikayeleri dillerden düşmüyordu. Avrupa'dan Amerika'ya altın akıyordu ve bankalarda bunu kendilerine çekmenin yolunu bulmak zorundaydılar. Eskiler işlerin bu hale gelmesini hoş karşılamıyordu ama artık çoğu kendi kabuğuna çekilmişti. Artık banka yönetim kurullarının başında eskiden olduğu gibi saçlarına ak düşmüş beyefendiler değil, gençler vardı. Gençlik bu hareketli dönemde aranan en önemli özellikti. Bankalar her şeye rağmen yüksek kar etmeye devam ediyordu. Jim Barnes ve ortakları Marshall National Bank'ın Genç genel müdürünün dostluk ve güvenini kazanarak 3 ünlü soba üreticisi firmayı birleştirmeyi ve oluşan yeni hisseyi aylardır önüne çıkan her şeyi satın alan halka satmaya karar vermişlerdi. Ancak ortada bir sorun vardı. Soba satışları o kadar iyi gidiyordu ki bu üç firma kuruluşlarından bu yana ilk kez adi hisseleri üzerinden temettü kazanıyorlardı. Hissedarları firmalar üzerindeki haklarından vazgeçmek istemiyorlardı. Hisseleri için Körp'te hareketli bir pazar vardı. Kıyabildikleri kadar hisse satmışlardı ve durumlarından son derece memnundular. Ellerindeki hisse sayısı büyük bir borsa hareketi yaratacak kadar yüksek değildi ve derken sahneye Jim Bars'ın firması girdi. Şirketler birleşirse menkul değerler borsasına girecek kadar büyür. Yeni hisseler eskilerinden çok daha değerli olur diyerek onları ikna etti. Bu Wall Street'te kullanılan eski bir araçtır. Hisse senetlerinin değeri artsın diye rengi değiştirilir. Diyelim ki bir hisse senedi 100 puandan alıcı bulamamaya başlıyor. Hisseleri 4'e bölerek yeni hisseleri 30 ya da 35'ten satmanız mümkündür. Bu da eski hissenin 120 ya da 140'a çıkması yani tek başına ulaşamayacağı bir değere ulaşması demektir. Anlaşılan Barnes ve ortakları spekülasyon amacıyla Grey Stowe Company hissesi almış olan bazı dostlarını her Grey hissesine 4 Consolidated hissesi vereceklerini söyleyerek kendi taraflarına çekmişlerdi. Midland ve Western'de bu şirketin ardından birleşmeye razı oldu ve birebir bazında hisselerini değiştirdiler. Kendi hisseleri Körp'te 25-30 puan arasında alıcı bulurken daha tanınmış bir firma olan ve temettü ödeyen Grey, 125 puana satılıyordu. Hisselerini ancak nakit karşılığı satmakta ısrar eden hissedarlara ödenecek parayı, ayrıca yapılacak pazarlama ve tanıtım faaliyetleri için gerekli sermayeyi karşılayabilmek için birkaç milyon dolar gerekiyordu. Barstab, bankanın genel müdürüyle görüştü ve ondan 3,5 milyon dolarlık bir kredi almayı başardı. Buna karşı gösterdiği teminat yeni kurulan şirkete ait 100 bin adet hisse senediydi. Banka müdürüne bu fiyatın 50 puanın altına düşmeyeceği garantisi verildi. Bu hisseler bankaya büyük kar sağlayacaktı. Yapılan ilk hata zamanlama konusundaydı. Artık borsa yeni hisselere doymuştu ve bunu fark etmeleri gerekirdi. Buna rağmen fiyatların en yüksek döneminde başka borsacılar tarafından denenerek büyük kar getiren yöntemlere başvurmaya kalkmasalardı, yine de iyi para kazanacaklardı. Jim Barnes ve ortaklarının aptal ya da deneyimsiz çaylaklar olduğunu sanmayın. Hepsi son derece usta birer iş adamıydı. Hepsi Wall Street yöntemlerini çok iyi bilirdi. Hatta içlerinden bazıları son derece başarılı işlemcilerdi. Ama halkın alım kapasitesinin daha yüksek olduğu kanısına kapılmışlardı. Bu kapasiteyi ancak bazı denemeler yoluyla belirleyebilirlerdi. En büyük hataları borsada yükselişin devam edeceğini sanmaları oldu. Bunun nedeni geçmişte bu insanların son derece büyük ve hızlı karlar elde etmeleri ve borsa konusunda iyimser davranmaya başlamalarıydı. Borsa düşmeye başlamadan önce bu işi bitireceklerine inanıyorlardı. Bu kişilerin hepsi tanınmış borsacılardı. Profesyonel işlemciler ve büyük aracı kuruluşlardan önemli miktarda destek görüyorlardı. Hisselerin reklamını çok iyi yaptılar. Gazeteler ilanlara bol bol yer ayırdı. Birleşen şirketler Amerika'nın soba sanayini temsil ediyorlardı ve ürünleri bütün dünyada tanınıyordu. Bu Amerika'nın yararına olacak bir birleşmeydi ve gazetelerde bu sobaların dünyayı nasıl fethedeceği ile ilgili yazılar çıktı. Asya, Afrika ve Güney Afrika pazarlarına ele geçirilmiş gözüyle bakılıyordu. Şirketin yöneticileri gazetelerin ekonomi sayfalarını izleyen okurlara hiç de yabancı değildi. Reklam işi o kadar iyi yapılmış, adı verilmeyen yöneticilerden alınan fiyat garantileri o kadar iyi duyurulmuştu ki bu yeni hisse için büyük bir talep oluşmuştu. Sonuçta defterler kapanınca anlaşıldı ki, Halka hisse başına 50 dolardan sunulan hisselere %25 daha fazla taahhüt verilmişti. Bir düşünün, bu insanlar haftalardır çalışıyor. 50 ortalamayı elde edebilmek için fiyatı 75 ve üzerine çıkartıyorlardı. Bu durumda yeni hisseyi o fiyattan satmak en büyük beklentileri olmalıydı. Fiyat 50 olunca, Yeni firmayı oluşturan eski şirketlerin hisse senetleri %100 değer kazanmış oluyordu. Bu bir krizdi ve bununla gerektiği gibi başa çıkılamadı. Bu her şirketin kendine göre ihtiyaçları olduğunu gösterir. Hisseyi pazarlayanlar bu beklenmedik ilgiden çok memnun kaldılar. Halkın bu hisse için her fiyatı ödemeye hazır olduğunu düşündüler. Ve son derece aptal bir hareketle eksik hisse dağıttılar. Yolsuzluk yapacaklarsa bari daha dikkatli olsalardı. Elbette hisseyi tam olarak dağıtmaları gerekiyordu. Böylece halka arz edilen hisselerin %25'i oranında açığa satmaları gerekecekti. Bu da onların gerektiğinde kendilerine fazladan bir masraf getirmeden hisseyi desteklemelerini sağlayacaktı. Hiç çaba harcamadan benim her manipülasyonda oluşturmaya çalıştığım stratejik pozisyonu yaratmış olacaklardı. Hisse fiyatının düşmesini önleyebilir, böylece yeni hissenin fiyat istikrarına ve hissenin arkasındaki gruba duyulan güveni artırabilirlerdi. Halka arz ettikleri hisseleri satınca işleri bitmemişti. Bu, pazarlayacakları şeyin bir parçasıydı ancak. Başarılı olduklarını sanıyorlardı ama çok geçmeden iki büyük hatalarının bedelini ödemeye başladılar. Halk yeni hisseyi satın almıyordu. Çünkü borsanın genelinde bir gerileme vardı. Insiderlar gözleri korkunca Consolidated stili desteklemez oldular. Eğer durgunluk sırasında hissedarlar kendi hisselerini satın almıyorlarsa kim alır? Bir hisseye ait olduğu firmadan destek gelmemesi genellikle o hisseyi satmak için iyi bir nedendir. İstatistiksel ayrıntılara girmeye gerek yok. Consolidated Stove'un fiyatı Borsadaki diğer hisselerle birlikte dalgalanmaya başladı. Ama asla ilk fiyatının yani 50'nin üzerine çıkamadı. Sonunda Barnes ve arkadaşları fiyatı 40'ın üzerine çıkarabilmek için hisse satın almak zorunda kaldı. Bu hisseyi daha borsa kariyerinin başındayken kendi kaderine terk etmeleri çok kötü oldu. Ama daha da kötüsü halkın istediği kadar hisseyi satamamalarıydı. Her neyse. Hisse senedi New York Menkul Değerler Borsası'nın listesinde kayıtlıydı ve fiyatı da 37 puana kadar düşmüştü. Fiyat orada duruyordu çünkü Jim Barnes ve ortakları fiyatı orada tutmak zorundaydılar. Banka kredisi hisse başına 35 dolar koşuluna göre verilmişti. Banka bu krediyi geri istemeye kalkarsa fiyatının ne kadar düşeceğini tanrı bilirdi. Hisseyi 50 puandan almak için yarışan halk şimdi 37 puandayken dönüp herhalde bakmıyordu. 27 puana düşünce de aynı şey olacaktı. Saman geçtikçe bankanın krediyi sürekli uzatması insanlarda kuşku yarattı. Artık genç bankerlerin devri sona ermişti. Bankacılık daha muhafazakar bir iş kolu haline gelmek üzereydi. Artık yakın dostlara dağıtılan krediler geri isteniyor, yönetim kurulu başkanıyla golf oynandığı günler bir anda veriyordu. Bankaların borçluları tehdit etmelerine, borçluların da daha fazla süre isteyerek bankalara yalvarmalarına gerek yoktu. Durum her iki taraf içinde tatsızdı. Örneğin arkadaşım Jim Bars'ın çalıştığı banka hala ona karşı pek nazik davranıyordu. Ama içten içe Allah'ım şu krediyi bir an önce öde yoksa batacağız diye düşündüklerini biliyordu. İşte bankanın bu durumu Jim Barnes'ın gelip benden 3,5 milyon dolarlık krediyi geri ödeyebilmek için 100 bin hisse satmamı istemesine yetmişti. Jim artık o hisseden kar etme umudunu kesmişti. Eğer küçük bir zararla bu işten sıyrılabilirse çok sevinecekti. Benden istediği şey imkansız gibi görünüyordu. Borsa ne aktif ne de yüksekti. Arada sırada ufak tefek fiyat artışları görülüyor. O zaman da insanlar kendilerini iyimserliğe kaptırıyor. Borsanın yeniden yükselmeye başladığına inanmak istiyorlardı. Barnes'a işi biraz araştıracağımı ve daha sonra kendisine hangi koşullarda bu işi kabul edeceğimi bildireceğimi söyledim. İşi gerçekten araştırdım. Şirketin son yıllık raporunu okumadım. Araştırmalarım daha çok sorunun borsa tarafıyla ilgiliydi. Firmanın ne kadar çok kazandığını ya da geleceğinin ne kadar parlak olduğunu ilan ederek hisse fiyatını artırmaya çalışacak değildi. Elimdekileri açık pazarda satacaktım. Bu işlemde bana destek ya da köstek olacak unsurları bulmaya çalıştım. Özellikle az sayıda insanın elinde çok fazla hisse tuttuğunu gördüm. Bu da pek güven yaratmıyordu. New York Menkul Değerler Borsası üyesi, banka ve brokerlık firması, Clifton Cain Company'nin elinde 75 bin hisse vardı. Bunlar yıllardır soba hisselerinde uzmanlaşmış ve şirketlerin birleşmesi sırasında çok yardımcı olmuşlardı. Ayrıca Barnes'ın yakın arkadaşlarıydı. Hisseyi müşterilerine de satmışlardı. Yenine ait Gordon Bros. şirketinin ortaklarından eski senatör olan Samuel Gordon'da 70 bin hisselik bir bloğun sahibiydi. Ünlü Joshua Wolf'un da 60 bin hissesi vardı. Böylece 200 bin Consolidated Stock hissesinin Wall Street'in deneyimli işletmecilerinin elinde bulunduğu anlaşılıyordu. Bu insanlara hisseleri ne zaman satacaklarını söylemeye olanak yoktu. Manipülasyon yaparak halkın talebini artırırsam, yani hisseyi aktif hale getirip fiyatını yükseltirsem, Kane, Gordon ve Wolf'un elindeki hisselerden bir anda kurtulmak için satış yapacakları kesindi. Ellerindeki 200 bin hissenin Niagara şelalesi gibi borsaya aktığını görmek pek hoş bir manzara olmazdı. Unutmayın ki borsadaki yükseliş sona ermek üzereydi ve ne kadar iyi planlarsam planlayayım benim operasyonlarımın talep yaratma olasılığı düşüktü. Elbette gazetelerde borsanın düşüşe geçeceğinden bahsedilmiyordu ama bunu hem ben hem de Jim Barnes çok iyi biliyordu. Bankanın da bildiğine kuşkum yoktu. Yine de Cime söz vermiştim. Bu yüzden Kane'i ve Gordon'u ve Wolf'ü arayarak onlarla görüşmek istediğimi söyledim. Ellerindeki 200 bin hisse Demokles'in kılıcı gibi üzerimde sallanıyordu. Kendimi güvenceye almak istiyordum. Bunun da en kolay yolu bir centilmenlik anlaşmasına girmekti. Eğer bankanın 100 bin hissesini satarken pasif kalarak bana yardımcı olurlarsa ben de hepimiz için uygun bir pazar yaratarak onlara yardımcı olacaktım. Şu anda hisselerinin onda birini bile satsalar consolidated Stock fiyatı tepetaklak olacaktı. Bunu çok iyi biliyorlar, o yüzden hisseyi satmayı akıllarından bile geçirmiyorlardı. Onlardan istediğim tek şey satışın zamanlamasını iyi yapmaları ve biraz ileri görüşlü olup fazla bencil davranmamalarıydı. Bencil bir tutumun ne Wall Street'te ne de herhangi başka bir yerde insana faydası olamaz. Onları erken ya da hesapsızca satış yaparlarsa ileride ellerindeki hisselerin hepsini satma şansını kaybedeceklerine ikna etmekte amacım. Zaman geçiyordu. Önerimi kabul edeceklerini umuyordum. Ne de olsa bunlar Wall Street'in eskilerinden de ve Consolidated Stov'a olan gerçek talebi çok iyi biliyorlardı. Clifton Kane, 11 kentte şubesi olan binlerce müşterili bir aracı kurumun sahibiydi. Şirketi geçmişte birçok havuzun yönetimini üstlenmişti. 70 bin hissenin sahibi Senator Gordon son derece zengin bir adamdı. Gazete okurları onu çok iyi tanıyorlardı. Bir süre önce 16 yaşında bir manikürcü kız ondan hediye gelen 5000 dolarlık minik kürkü ve 32 aşk mektubunu kanıt göstererek onu evlenme vaadiyle kandırmak suçundan mahkemeye vermişti. Hiyenlerini broker olarak yetiştiren Gordon, Kurdukları firmaya ortak olmuştu. Miras yoluyla Midland Stove Company'ye hisseder olmuş ve elindeki hisseler karşılığında Consolidated Stove'dan 100 bin hisse almıştı. Bu hisseler Jim Barnes'ın fiyatın yükseleceğini iddia ederek dağıttığı tiyoları görmezden gelmesine yetecek kadar fazlaydı. Bu nedenle fiyat iyice düşmeden önce 30 bin hisse satmayı başarmıştı. Daha sonra bir arkadaşına aslında daha fazla satabileceğini ancak elinde hisse bulunan eski ve yakın arkadaşları kendisine daha fazla satmaması için yalvarınca dayanamayıp satışı durdurduğunu söylemiş. Ayrıca zaten alıcı bulacağı da kuşkuluydu. Üçüncü adam Joshua Wolftu. Bütün borsacılar içinde en tanınmış olanı oydu. 20 yıl süreyle herkes onu gözünü budaktan sakınmayan bir işlemci olarak bilmişti. Hisse fiyatlarını yükseltmekle ya da satışları aracılığıyla düşürmekle onunla yarışabilecek kimse bulunamazdı. Onun için 10 bin ya da 20 bin hisse ile 200 ya da 300 bin hisse arasında bir fark yoktu. New York'a gelmeden önce onun ne kadar büyük çaplı bir işlemci olduğunu duymuştum. O dönemde borsada at yarışlarında olduğu gibi sınırsız oynayan bir kumarbaz grubunun aracılığını yapıyordu. Wolf'u bir kumarbazdan başka bir şey olmamakla suçlayanlar vardı. Oysa onun spekülasyona karşı gerçek bir yeteneği ve eğilimi vardı. Aynı zamanda kültür konusundaki cehaleti onu birçok hikayenin kahramanı yapmıştı. Bu hikayelerden birine göre Joshua bir ziyafete davet edilmiş. Bir ara ev sahibesi ve bazı konuklar hararetle edebiyattan bahsetmeye başlamışlar. Josh'ın yanında oturan ve onun ağzını ancak yemek yemek için açtığını gören bir kız kendisine dönerek bu büyük finans uzmanının fikrini almak istemiş. Sayın Wolf, Balsak hakkında neler düşünüyorsunuz diye sormuş. Josh kibarca ağzındaki yemeği çiğnemiş ve yutmuş ondan sonra da ben asla kör borsasındaki o hisselerden almam demiş. İşte Consolidated Stock'un en büyük 3 hissedarı bunlardı. Benimle görüşmeye geldiklerinde bir grup kurarak aralarında para toplasalar ve hisselerini satmam için bana borsa fiyatının biraz üzerinde emir verirlerse onlara pazar yaratmak için elimden geleni yapacağımı söyledim. Hemen bana ne kadar paraya gerek olduğunu sordular. Ben de şöyle yanıtladım. Bu hisse kaç zamandır elinizde duruyor ama bir türlü satamadınız. Sizin toplam 200 bin hisseniz var ve bunlar için bir pazar yaratılmazsa asla satamayacaksınız. Üstelik bu pazar bu hisseyi alabilecek kadar geniş olmalı. O yüzden fiyatı yükseltmek için ne kadar hisse almak gerekiyorsa o kadar para bulunmalı. İşe başlayıp ondan sonra yeterli para yok diye vazgeçmek olmaz. Siz en iyisi aranızda bir grup kurun ve 6 milyon dolar toplayın. Ondan sonra da 200 bin hisseyi 40 puandan satışa çıkartın ve elinizdeki hisseleri 3. bir şahsa emanet bırakın. Eğer her şey yolunda giderse... Hem hisselerden kurtulur hem de kar edersiniz. Size daha önce de söylediğim gibi benim borsadan kazandığım paralar çeşitli söylentilerle fazla abartılmıştı. Bunun bana yararı oldu. Para parayı çeker. Adamlara fazla açıklama yapmak zorunda kalmadım. Tek başlarına hareket ederlerse fazla yol alamayacaklarını biliyorlardı. Hazırladığım planı beğendiler. Yanımdan ayrılırken hemen bir grup oluşturacaklarını söylediler. Arkadaşlarını da onlara katılmaya ikna ettiler. Mutlaka grubun edeceği kârı abartarak anlatmışlardı. Anladığım kadarıyla gerçekten de kâr edeceklerine inanıyorlardı. Yani rast tüyü dağıttıkları söylenemezdi. Her neyse, grubu iki gün içinde kurdular. Kane, Gordon ve Wolf hisselerini 40 puandan satışa çıkarttı ve emanete bıraktı. Böylece ben fiyatı yükselttiğimde hiçbir bu hisselere dokunamayacaktı benim de kendimi koruma altına almam gerekiyordu. Bugüne kadar pek çok karlı iş avuzu ya da grubu oluşturan kişilerin birbirini atlatmaya çalışması yüzünden başarısız oldu. Wall Street'te kimin elinin kimin cebinde olduğu pek anlaşılmaz. American Steel and Wire Company hisseleri pazarlanırken insiderler birbirlerini sahtekarlıkla ve diğer üyelerin bilgisi dışında hisse satmakla suçlamışlardı. John Gates ve dostları ile Sellingman ve bankacı ortakları arasında bir centilmenlik anlaşması vardı. Ama bu anlaşma tatsız bir sonla bitti. Bir gün bir brokerın ofisinde şu dörtlüğün okunduğunu duydum. Tarantula 40 ayağın sırtında kıs kıs gülerek dedi ki: "Bu katili sokmazsam eğer o beni zehriyle mahveder." Yanlış anlamayın. Asla Wall Street'teki dostlarımın yaptığımız anlaşmalarda beni aldatmak isteyeceklerini düşünemem. Yine de ben eşeğimi sağlam kaza bağlamayı severim. Bu da anlaşılabilir bir şey. Wolf, Kane ve Gordon bana gruplarını oluşturup 6 milyon dolar bulduklarını haber verince artık beklememe gerek kalmadı. Bir an önce parayı göndermelerini istedim. Yine de para azar azar geliyordu. Sanıyorum bu parayı 4 ya da 5 taksitle ödediler. Bunun nedenini bilemiyorum ama hem Wolf'a hem Kane'e hem de Gordon'a SOS mesajı göndermem gerekti. O gün öğleden sonra gelen çeklerle elimdeki nakit para 4 milyona ulaştı. Gerisinin en geç 1-2 gün içinde elimde olacağına söz verdiler. Borsa düşmeye başlamadan bu işi başarabileceğimizi düşünmeye başlamıştım. Yine de işim kolay değildi ve bir an önce başlamak istiyordum. Halk aktif olmayan hisselerdeki yeni pazar hareketleriyle pek ilgilenmiyordu. Ama elinde 4 milyon doları olan bir işlemci, İstediği herkesin ilgisini istediği hisseye çekebilir. Bu para satışta olan hisselerin hepsini almama yeterdi. Acelemiz olduğuna göre geriye kalan 2 milyon doları beklememe gerek yoktu. Hisse fiyatı 50 puanın üzerine ne kadar erken çıkarsa işimiz o kadar kolaylaşacaktı. Bu gün gibi ortadaydı. Ertesi sabah borsa açılışında yoğun bir şekilde konsolidated stov alımı yapıldığını görerek şaşırdım. Daha önce de söylediğim gibi hisse aylardır yerinden kıpırdamıyordu. 35 sözü vererek aldıkları banka kredisini bekletmeye çalışan Jim Bars'ın sayesinde fiyat 37'de kalmıştı. Ama fiyatın daha fazla yükseldiğini ancak rüyalarında görürlerdi. Oysa o sabah hisseye talep artmıştı ve fiyat 39'a çıktı. İlk bir saat içinde işlem hacmi son 6 ayın toplam hacmini aştı. Hisse günün sürprizi oldu ve borsada genel bir yükselişe ulaştı. Daha sonra öğrendiğime göre aracı firmaların müşteri bekleme odalarında o gün bu hisseden başka bir şey konuşulmamış. Bunun nedenini anlamadım ama konsolide ede stoğun değer kazanmasına bir itirazım yoktu. Genellikle hisselerde görülen beklenmedik hareketlerin nedenini araştırmama gerek kalmaz çünkü borsada işlemci olarak çalışan dostlarım ve brokerlarım bana bu nedenleri hemen iletir. Benim merak edeceğimi bildikleri için duydukları haberleri ve dedikoduları bana hemen telefonla iletirler. O gün herkes Consolidated Stove'un şirket yöneticilerinin hisse satın almaya başladığını söylüyordu. Bunlar naylon satış değildi, hepsi gerçek satıştı. Satın alan kişiler 37 puanla 39 puan arasında satışa çıkartılan hisselerin hepsini almış ve kendilerine bunun nedeni ya da bundan sonraki planlarının ne olduğu sorulduğunda cevap vermeyi reddetmişlerdi. Böylece uyanık ve zeki borsacılar ortada büyük bir şeyler döndüğünü anladı. Eğer insiderlar şirketlerinin hisselerini satın almaya başladılarsa ama bu arada herkese hisseyi almaları için tiyo dağıtmıyorlarsa Borsacılar meraktan yerinde duramaz olur. Ben hiçbir şey yapmadım. İşlemleri takip edip merakımı yenmeye çalıştım. Ama ertesi gün alımlar hem hacim olarak arttı hem de daha atak hale geldi. Aylardır uzmanların defterlerinde bekleyen 37 puanın üstündeki satış emirleri aniden yerine getirilmiş. Bu arada fiyat yükselmeye devam etmişti. Çünkü borsada talebi karşılayacak kadar hisse yoktu. Doğal olarak fiyat yerinden fırlayıverdi. 40 sınırını geçti ve 42'ye ulaştı. Ulaşır ulaşmaz bankanın teminat olarak elinde tuttuğu hisseleri satmayı kabul etmekle haklı olduğumu anladım. Ben satışa geçince fiyat tabii ki düşecekti. Ama hisseleri ortalama 37 puana satabilirsem görevimi yerine getirmiş olacaktım. Hissenin gerçek değeri hakkında bir fikrim vardı ve aylarca yerinde saydığına göre talebin pek yüksek olmadığı da belliydi. Yavaş yavaş satışa başladım. 30 bin hisse sattığımda fiyat hala yükselmeye devam ediyordu. O gün öğleden sonra o talihli ama esrarengiz yükselişin ardında yatan nedeni öğrendim. İlk gün borsa kapandıktan sonra salonda çalışan işlemciler arasında bir tüyo yayılmıştı. Benim David stovun yükseleceğini düşündüğüm o yüzden fiyata her zaman yaptığım gibi 15-20 puan artıracağım söylentisi dolaşıyordu. Oysa bu söylentileri yayanlar benimle yakın ilişkisi olmayan ve çalışma tarzımı bilmeyen kişilerdi. TIO'yu ilk çıkaransa Joshua Wolf'un ta kendisiydi. Bir gün önceki yükselişi başlatan kendi yaptığı alımlar olmuştu. Borsadaki işlemciler arasındaki dostları da bu TIO'yu hemen uygulamaya geçirmişti. Çünkü ondan asla yanlış bir tavsiye çıkmayacağını biliyorlardı. Aslında piyasada korkulduğu kadar fazla hisse yoktu. Benim 300 bin hisseyi bağlamamdan önce Barnes korkmakta haklıydı. Şimdi ise hisseyi pazarlamak düşündüğümden daha da kolaydı. Vali Flower bir kez daha haklı çıkıyordu. Ne zaman Chicago Gas, Federal Steel ya da BRT gibi firmaların uzmanlık alanına giren hisselerde manipülasyon yapmakla suçlansa ben bir hissenin fiyatını artırmak için onu satın almaktan başka yol bilmiyorum dermiş. Borsa'daki işlemcilerin bildiği tek yolda buydu ve bu sayede fiyat joket gibi fırladı. Ertesi gün kahvaltıdan önce gazetelerde bir haber okudum. Binlerce insana ulaşan bu haberde Larry Livingston Consolidated Store hisselerini satın alma faaliyetine başlıyor diye yazıyordu. Haberin ayrıntıları gazeteden gazeteye değişiyordu. Bir haberde insiderların kendi aralarında bir havuz oluşturdukları ve kısa pozisyonda olanları zor duruma sokacakları yazıyordu. Bir diğer haberde yakın bir gelecekte temettü dağıtılması ile ilgili bir duyuru yapılacağı yazıyordu. Başka bir haberde ise benim geçmişte fiyat yükselttiğim hisseleri nasıl satın aldığım anlatılıyordu. Bir haberde insider'lar hisseleri düşük fiyattan toplamak amacıyla firmanın zengin mal varlığını halktan saklamakla suçlanıyordu. Haberlerin hepsinin katıldığı tek bir konu vardı. O da hisse fiyatının daha çok yükseleceği. Ofisime gidip borsa açılmadan önce gelen postayı gözden geçirirken Wall Street'in hemen Consolidated Stov alınmasına öneren tiyolarla kaynadığını biliyordum. Telefonlar susmak bilmedi. Telefona cevap veren yardımcım o sabah aynı soruyla 100 kez karşılaştı. Consolidated Stov'un yükselmeye başladığı doğru muydu? Doğrusu Joshua Wolf, Kane ve Gordon hatta belki de Jim Barnes’ın kendisi tiyo verme işini iyi becermişlerdi. Arkamda bu kadar çok kişinin olduğunu bilmiyordum. O sabah ülkenin her yerinden alım emirleri yağmaya başladı. Üç gün önce kimsenin almak istemediği bir hisse şimdi biner biner satılıyordu. Unutmayın ki halkın elindeki tek güvence gazetelerde benim başarılarım hakkında çıkan yazılardı. Bunun için hayal gücü bu kadar renkli olan muhabir arkadaşlarıma teşekkür borçluyum. Artışın 3. gününde Consolidated Stove hisselerini satmaya başladım. 4. ve 5. günlerde satışa devam ettim. Bir anda Marshall National Bank'ın 3,5 milyon dolar kredi karşılığı teminat olarak alıkoyduğu 100.000 bin hisseyi Jim Barnes adına satıvermiştim. Eğer manipülasyon, manipülasyoncuya en az maliyetle en fazla kazancı sağlamak için yapılıyorsa... Consolidated stop benim Wall Street'te girdiğim manipülasyon işleri içinde en başarılısıdır. Hemen hemen hiç hisse senedi almak zorunda kalmadım. Daha sonra daha kolay satış yapabilmek için önce büyük alım yapmak zorunda kalmadım. Fiyatı önce en yüksek noktasına çıkartıp ondan sonra satışıma başlamak zorunda da kalmadım. Satışların büyük bölümünü fiyat düşerken değil yükselirken yaptım. Onca acelem varken... Parmağımı bile kıpırdatmadan bu kadar taleple karşılaşmak mucize gibi bir şeydi. Vali Flower'ın bir arkadaşının anlattığına göre bu ünlü borsacı BRT hisseleri için oluşturulan bir havuz adına girdiği operasyonda 50 bin hisseyi kârla satmış. Ama bu arada Flower Company 250 bin hisseyi alıp satarak bunların üzerinden komisyon tahsil etmiş. P. Hamilton bir keresinde 120 bin Copper hissesini pazarlayabilmek için James Key'nin manipülasyon işlemi sırasında en az 700 bin hisse almak zorunda kaldığını anlatıyor. Ödediği komisyonları bir düşünün. Bir bu örneklere bakın bir de benim Jim Barnes adına sattığım 100 bin hisseden başka komisyon ödemediğimi hatırlayın. Buna tasarruf denir. Arkadaşım Jim'e verdiğim sözü yerine getirerek bana vaat edilen paranın hepsini kullanmadan Gerekli hisseleri sattıktan sonra sattığım hisseleri tekrar satın almak için herhangi bir istek duymadım. Ve sanıyorum kısa bir tatil için bir yerlere gittim. Tam olarak hatırlayamıyorum. Ancak hatırladığım bir şey var. O da hisseden elimi eteğimi çektiğim ve çok geçmeden fiyatın düşmesi. Bir gün borsada genel bir düşüş yaşanırken elindeki bütün consolidated store hisselerini bir anda satmak isteyen bir müşteri yüzünden fiyat 40 puanın altına düştü. Anlaşılan. Artık hisseye talip yoktu. Size daha önce söylediğim gibi, borsanın genel bir inişe doğru gittiğini düşünüyordum ve o yüzden o 100.000 bin hisseyi fiyatı tüccarların sandığı gibi bir hafta içinde 20 ya da 30 puan yükseltmeme gerek kalmadan satmamı sağlayan mucizeyi büyük bir zevkle karşıladım. Etraftan destek göremeyince hisse fiyatı iyice düştü ve bir gün 32 sınırına dayandı. Bu hissenin o güne kadar indiği en düşük değerdi. Çünkü hatırlayacaksınız Jim Barnes ve grubu 100 bin hissenin banka tarafından satışa çıkarılmaması için fiyata 37 puanda tutuyordu. O gün sakin sakin ofisimde oturmuş fiyatları inceliyordum. Joshua Wolf'un geldiğini haber verdiler. Ben de onu içeri göndermelerini söyledim. Wolf fırtına gibi içeri daldı. Pekir yarı bir insan değildi ama o anda kızgınlıktan gözü dönmüş bir boğaya benziyordu. Bana doğru koştu ve bas bas bağırdı. Ee, ne oluyor? Ben nezaketle buyurun oturun Bay Wolf dedim. Ve sakinleşmesine yardımcı olmak için ben de karşısına oturdum. Ben oturmak filan istemiyorum. Ben bütün bunların anlamını öğrenmek istiyorum dedi. Neyin anlamını dedim. Ne yapıyorsun sen bu hisseye? Hangi ise? Şu ise Hangi hisseye? Bu soru üzerine iyice sinirlendi ve konsolidated stop. Ne yapıyorsun o hisseye diye bağırdı. Hiç hiçbir şey yapmadım. Ne oldu ki diye sordum. 5 saniye süreyle yüzüme ters ters baktı ve sonunda patladı. Fiyata bir bak. Bir bak şu fiyata. Gerçekten de çok kızmıştı. Ben de yerimden kalkıp banttan gelen fiyata baktım. Fiyat şimdi 31, 1 bölü 4 dedim. Ya 31 çeyrek ve benim elimde bir yığın var o hisseden. Biliyorum 60 bin hisseniz var. Uzun süredir de elinizde. Çünkü önce Graystone hissesi almıştınız ve... Ama sözümü bitirmeme izin vermedi bana ama daha fazla aldım. Hatta bazılarını kırk puandan aldım ve hepsi de elimde dedi. Bana öyle büyük bir nefretle bakıyordu ki dayanamayıp ben almanızı söylememiştim ki dedim. Nasıl yani dedi. Bu hisseyi almanızı ben söylemedim size. Sen söyledin demedim ama hani fiyatı artıracaktın. Niye artıracaktım diye sözünü kestim. Yüzüme baktı ama sinirden konuşacak durumda değildi. Sonunda ağzını açabildiğinde ''Fiyatı yükseltecektin, sana para verdik.'' dedi. ''İyi de ben tek bir hisse almadım ki.'' dedim. Bu bardağı taşıran son damla oldu. ''Dört milyon doların vardı ama tek hisse almadın öyle mi?'' ''Tek bir hisse bile almadım.'' dedim. O kadar sinirlenmişti ki artık konuşacak gücü kalmamıştı. Sonunda ''Bu ne biçim bir oyun?'' diye sordu. İçten içe beni suçladığı belliydi. Bu yüzünden okunuyordu. Ben de daha fazla dayanamayarak sordum. Wolf açık konuş bana niye fiyatı yükseltip senin elinden 40 puanı aldığın hisseleri 50 puana satın almadığımı sormak istiyorsun değil mi? Hayır değil sana 40 puandan satış emri ve ayrıca 4 milyon dolar verdik fiyatı yükseltesin diye. Evet ama ben bu paraya dokunmadım bile ve grubunuzda tek kuruş zarar etmedi. Buck by Livingston dedi ama artık onu dinlemek istemiyordum. Sen bana bak Wolf dedim sana Gordon'a ve Kane'e 200 bin hisse bağlanınca borsada hisse kalmayacağını biliyordun benim de fiyatı yükseltmem gerekiyordu. İki sebepten birincisi hisseyi satabileceğimiz bir pazar oluşturmak için ikincisi de 40 puana yapacağınız satıştan kar etmeniz için. Ama sen aylardır elinde sürünen 60 bin hisseyi 40 puandan satmakla ya da gruptan alacağın kar payıyla yetinmedin. Ve 40 puanın altında hisse alarak ben grubun parasıyla hissenin fiyatını yükseltirken bunları bana satmayı tasarladın. Erken davranıp hisseleri benden önce alacak, benden önce satacaktın ve büyük bir olasılıkla da bana satacaktın. Fiyatı en az 60'a çıkaracağımı düşünün herhalde. Bundan o kadar emindin ki sırf sonradan bana satabilmek için en az 10.000 hisse almışsındır. Eğer ben almazsam başka alıcılara olsun diye de işimi güçleştireceğini hiç düşünmeden Amerika'da, Kanada'da ve Meksika'da herkese tiyo verdin. Bütün dostların ne yapmam gerektiğini biliyordu. Bir de onların alımları eklenince sen paraya para demeyecektin. Tiyo verdiğin yakın dostların hisseleri aldıktan sonra kendi tanıdıklarına tavsiye etti ve bu tiyo böyle ağızdan ağza yayıldı. Öyle ki ben tam hisse satın almaya hazırlanıyorken binlerce kişi alım yapmaya başladı. Çok düşünceli bir hareket Wolf. Ben daha tek bir hisse bile satın almadan Consolidated Stove'un fiyatı yükselmeye başlayınca nasıl şaşırdığımı anlatamam. Hele 100 bin hisseyi 40 puan civarında satıp aynı hisseleri 50-60 puana geri alacağımı düşünmeniz çok ilginç. O 4 milyon doları kullanmadığıma inanamadınız değil mi? Bu parayı sizden gerekirse hisse satın almak için istemiştim ama gerekmedi. Joshua Wall Street'in eskilerindendi ve öfkeyle kalkanın zararla oturacağını biliyordu. Sözlerimi dinlerken yavaş yavaş sakinleşti ve söylediklerimi bitirince dostça bir ses tonuyla ''Larry biz eski dostuz, şimdi ne yapalım?'' diye sordu. Ne isterseniz onu yapın. ''Lütfen sen bizim yerimizde olsan ne yapardın?'' ''Sizin yerinizde olsam'' dedim. ''Ciddi ciddi. Biliyor musunuz ne yapardım? Ne? Hisseleri satardım.'' dedim. Bir an için bana baktı ve sonra tek kelime etmeden topukları üzerinde dönerek ofisimden çıktı. Bir daha da hiç gelmedi. Bundan kısa bir süre sonra Senatör Gordon da geldi. O da bütün yüzsüzlüğüyle içinde bulundukları durum nedeniyle beni suçladı. Derken Kane de onlara katıldı. Grubu ilk kurduklarında ellerindeki hisselerin satılamaz olduğunu unutmuşa benziyorlardı. Anımsadıkları tek şey grubun milyonları elimdeyken ve hisse 44 puanda aktifken ellerindeki hisseleri almadığımdı. Şimdi ise hisse 30'lardaydı ve bulaşık suyu kadar durgundu. Onlara göre kendilerine kar sağlamak benim görevimdi. Zamanla hepsi sakinleşti. Grubun elinden tek kuruş para çıkmamıştı ve sorun hala aynıydı hisselerini satmak. Bir iki gün sonra bana gelip benden yardım istediler. Özellikle Gordon çok ısrar etti. Sonunda ellerindeki hisseleri en az 25 25.5'a satma emrini vermelerini sağladım. Hizmetim karşılığı alacağım ücret hisseleri bu fiyatın üzerinde sattığımda %1.5 olacaktı. En son satış 30 puan civarında yapılmıştı. Bir kez daha aynı hisseyi satmak zorundaydım. Borsanın genel koşullarına ve özelliklerine Consolidated Stove'un geçmiş performansına bakarak yapılabilecek tek şey olduğunu gördüm. O da fiyatı yükseltmeye kalkışmadan satışa başlamaktı. Fiyatı yükseltmek için satış yapamazdım. Elim kolum zaten hisse doluydu. Ama fiyat biraz düşerse kısa zamanda 15-20 puan değer kaybeden hisselerin ucuz olduğunu düşünen ve bunları alan kesime ulaşabilirdim. Bu kişiler... Böyle bir düşüşten sonra fiyatın yükselmek üzere olduğu kanısını taşır. Consolidated Stove'un 44 puana yakın satıldığını hatırlayanlar 30 puanın altına düşünce almak isteyebilirlerdi. Bu yöntem her zamanki gibi işe yaradı. Kelepir hisse peşinde olanlar kısa sürede havuza ait hisseleri satın aldı. Ama Gordon'u, Wolf'u ya da Kane'i memnun edebildim mi? Hayır. Bana hala kızgındılar ya da arkadaşları kızgın olduklarını söylüyor ama Arada sırada çevremdekilere benim onları nasıl dolandırdığımı anlatıyorlarmış. Bekledikleri gibi davranarak fiyatı artırmadığım yani kendi kuyumu kazmadığım için beni affedemiyorlarmış. Doğrusu Wolf ve diğerleri o tüyoları yaymasalardı bankanın 100 bin hissesini biraz zor satardım. Eğer her zamanki yöntemimi yani bana doğal olarak mantıklı gelen yöntemi kullansaydım çok daha düşük fiyattan satmak zorunda kalacaktım. Daha önce de söylediğim gibi borsada genel bir düşüş bekleniyordu. Borsa bu durumdayken hisseleri hemen fiyata bakmadan satmak gerekir. Başka çaresi yoktur ama kimseyi buna inandıramadım. Onlar bana hala kızgınmış. Ben değilim. Kızgınlığın kimseye faydası yoktur. Keskin sirke küpüne zarar. Ancak bu olayda havuz üyelerinin kızgınlığı bir türlü geçmedi. Size ilginç bir şey anlatayım. Bir gün Bayan Livingston kendisine hararetle tavsiye edilen bir terziye gitmiş. Terzi kadın çok usta, nazik, üstelik de sıcak bir kadınmış. Üçüncü ya da dördüncü provadan sonra samimiyetleri artınca eşime demiş ki Umarım Bay Livingston yakında Consolidated Stove'un fiyatını yükseltir. Fiyatı yükseltecek diye aldık, elimizde kaldı. Oysa bize her girdiği işi karla kapattığını söylemişlerdi. <gülüyor> Masum insanların bu tür tiyolara inanarak paralarını kaybetmeleri çok üzücüdür. İşte o yüzden ben tiyo vermekten hoşlanmam. O terzinin söylediklerini duyunca Wolf'a gerçekten de çok sinirlendim. 23. Bölüm Borsa spekülasyonu asla bitmez. Zaten bitmemesi gerekir. Ne kadar tehlikeli olduğunu söyleyerek yapılan uyarılar spekülasyonu engelleyemez. İnsanlar ne kadar zeki ya da deneyimli olurlarsa olsunlar hata yapmaktan kaçamazlar. En ince ayrıntıya kadar planlanan bazı şeyler beklenmedik ve beklenemeyecek şeyler yüzünden suya düşer. Kopan felaket bir doğal afet olabilir, hava muhalefeti olabilir, insanın kendi açgözlülüğü ya da kibri olabilir. Kendini gereksiz korkulara ve boş umutlara kaptıranlar çıkabilir. Ancak borsada insanın doğal düşmanlarından başka bir de ahlaki ve ticari açıdan affedilemez suçlar işleyen iki ayaklı düşmanları vardır. 25 yıl önce Wall Street'e ilk geldiğimde karşılaştığım şeyleri düşününce birçok şeyin olumlu bir şekilde değiştiğini anlıyorum. Eski bucket shoplar çoktan tarihe karıştı. Ama onların uygulamalarını sürdüren brokerlık kurumları hala çabuk zengin olmak isteyen insanların üzerinden para kazanıyor. Menkul Değerler Borsası bu tür yolsuzlukların üzerine giderek üyelerinin kurallara sıkıp şekilde bağlı kalmasını sağlıyor. Birçok kapsamlı düzenleme ve kısıtlama hiç taviz vermeden uygulanıyor. Ama hala düzeltilmesi gereken bazı şeyler var. Bazı yolsuzlukların hala sürmesinin nedeni Wall Street'in ahlaki açıdan zayıf olması değil aşırı muhafazakarlığı. Hisse senedi spekülasyonundan kar etmek asla kolay olmamıştır. Ama bu günlerde gittikçe zorlaşıyor. Kısa sayılabilecek bir süre önce spekülatörler borsada kayıtlı her hisse senedi hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olabilirlerdi. 1901 yılında G.P. Morgan 2 yıl önce birleşmeye giden küçük bazı kuruluşların tekrar birleşmesinden oluşan United States Steel Corporation'ın hisselerini halka sunduğunda, New York Menkul Değerler Borsası'nın listesinde 275, liste dışı bölümünde ise 100 hisse vardı. Bu hisseler arasında fazla kayda değer olmayan, küçük ya da azınlık hissesi veya garantili hisse olduğu için aktif görünmeyen, bu nedenle de spekülatörlere çekici gelmeyen hisseler de vardı. Aslında hisselerin çok büyük bir bölümünde yıllardır satış görülmemişti. Bugün resmi listede 900 hisse senedi var ve borsanın aktif olduğu dönemlerde aynı anda yaklaşık 600 ayrı hisse senedi el değiştiriyor. Ayrıca eski hisse senedi gruplarını ya da sınıflarını takip etmesi daha kolaydı. Hem hisse senedi sayısı azdı hem de aktivite oranı ve işlemcilerin bilgi toplaması gereken alan çok daha kısıtlıydı. Oysa bugün bir borsacı her tür hisse senedini alır satar. Borsada dünyadaki hemen hemen her sanayi dalı vardır. Borsayı izlemek için daha fazla zaman ve çabaya gerek vardır. Akıllıca alım satım yapmak isteyenler için hisse senedi spekülasyonu çok daha zor hale gelmiş durumda. Spekülasyon amacıyla hisse alıp satan binlerce insan var. Ama spekülasyon sonucu kar eden insanların sayısı az. Halk sürekli borsayla haşır neşir olduğu için sürekli zarar etme tehlikesiyle karşı karşıya. Bir spekülatörün ölümcül düşmanları cehalet, tamah, korku ve umuttur. Dünyanın hiçbir borsa yönetmeliği bunları insandan koparıp alamaz. kanlı iktisatçılardan ya da insancıl iş adamlarından oluşan kurullar yapılan planları darmadağın eden kazaları önleyemez. Borsacılara zarar ettiren bir diğer şey de borsada kol gezen asılsız tiyolardır. Üstelik bu tiyolar ciddi haber kılığında gezdiği için en sinsi, en tehlikeli düşmandır. Ortalama bir insan genellikle tiyolara, sözlü ya da basılı söylentilere, doğrudan ya da dolaylı olarak aldığı haberlere göre hareket eder. Tiyolara karşı kendini korumak kolay değildir. Örneğin eski bir arkadaşınız güvendiği bir hisse senedinden bahsederken amacı zengin olmanıza yardımcı olmaktır. Niyeti iyidir. Eğer tiyo yanlış çıkarsa onu suçlayabilir misiniz? Profesyonel ya da yalancı tiyolara karşı korunmak pek zor değildir çünkü bunları tanıması kolaydır. Oysa tipik Wall Street söylentilerine karşı halk tamamen savunmasızdır. Hisse senetlerini toptan satmak için plan yapan pazarlamacılar, manipülatörler, havuzlar ve bazı kişiler ellerindeki hisseleri en iyi fiyattan satabilmek için olmadık numaralara başvurur. Ayrıca borsadaki fiyatları ve gazetelerdeki haberleri izleyenler bunlardan da çeşitli fikirlere denir şansların geçtiği ekonomi haberlerine bir bakın. Çoğunun yarı resmi ağızlardan açıklanan tiyolar olduğunu görürsünüz. Açıklamayı yapan bir üst düzey yönetici, tanınmış bir müdür, önde gelen bir yetkili ya da bir otoritedir. Ama mutlaka her sözüne inanılır. Elimde bugün ajanstan gelen haberler var. Rastgele birini seçiyorum. Dinleyin. Önde gelen bir banker henüz borsada düşüş beklemek için erken olduğunu belirtti diyor. Gerçekten de önde gelen bir banker böyle bir şey söylemiş mi? Söylediyse neden? Adının için vermemiş. Eğer verirse insanların bu haberi daha fazla ciddiye alacağından mı korkmuş? İşte bir diğeri. Bu hafta aktif işlem yapılan bir hisse senedinin ait olduğu şirket hakkında bu kez açıklamayı yapan şahıs tanınmış bir müdür. Acaba şirketin 12 müdürü arasında bu açıklamayı yapan hangisi? <gülüyor> ya da öyle biri var mı? Adını vermeyen kişi sonradan zarar görmeyeceğini bilerek istediği açıklamayı istediği gibi yapar. Spekülasyon genel bir kavramdır ve birçok yerde uygulanır. Wall Street'te spekülasyona girişen bir borsacı ise bu konuda birkaç unsuru göz önünde bulundurmalıdır. Nasıl para kazanacağını düşünürken bir yandan da nasıl para kaybetmeyeceğini düşünmelidir. Ne yapılacağını bilmek kadar ne yapılmayacağını bilmek de önemlidir. Bu nedenle unutmayın ki Hisse fiyatlarında ayrı ayrı gerçekleşen yükselişlerde mutlaka bir tür manipülasyon vardır. Ve bu yükselişler insiderlar tarafından tek bir amaçla yani hisseleri en iyi fiyattan satmak amacıyla planlanır. Oysa brokerlarda yatırım yapan sıradan işlemciler bunu bir türlü görmek istemez. Doğal olarak manipülasyonu yapanlar hisseyi satmak için çevirdikleri bu numara için mutlaka bir açıklama bulurlar. Bana kalırsa gazetelerde borsanın yükseleceği ile ilgili isimsiz çıkan haberler yani insanları bazı hisseleri almaya ya da satmaya teşvik etmek amacıyla basılan haberler yasaklansa halkın zarar etmesi büyük ölçüde engellenir. Otoritelere ya da isimsiz yöneticilere dayanarak basılan haberlerin çoğu güvenilmez ve halkı yanlış yöneten haberlerdir. Halk bu tür haberleri yarı resmi ve güvenilir bilgiler olarak algılar. Bu yüzden de her yıl milyonlarca dolar kaybeder. Diyelim ki bir şirketin işleri kötüye gitti. Hisse senedi aktif değil. Fiyat halkın hisseye biçtiği genel değeri az çok yansıtıyor. Eğer o aşamada hisse fiyatı değerinin çok altındaysa ve biri bunu anlar da hisseyi satın alırsa fiyat yükselir. Eğer fiyat gerçek değerinin üzerindeyse biri çıkıp hisseyi satacak ve böylece fiyatın düşmesine neden olacaktır. Ne var ki halk ne olumlu ne olumsuz bir karar alamadığı ve bu hisseden fazla bahsetmediği için hisse fiyatı da yerinde durmaktadır. Birden şirketin çalıştığı alanda bir gelişme olur. Bunu önce kim öğrenecektir? Şirketin kendi yöneticileri mi yani insiderlar mı yoksa halk mı? Halk olmadığına emin olabilirsiniz. Sonra ne olur? Eğer gelişme devam ederse şirketin kazancı artar. Ve şirket hisseye verdiği temettüyü yeniden uygulamaya koyar. Temettüler zaten kesilmemişse oranı yükseltilir. Kısacası hissenin değeri artar. Diyelim ki söz konusu gelişme devam ediyor. Yöneticiler bu sevindirici haberi halka verir mi? Yönetim kurulu başkanı bunu hissedarlara ilan eder mi? İyi niyetli bir müdür çıkıp da halk okusun diye ekonomi gazetelerinde imzalı bir basın bülteni dağıtır mı? Bu arada hala isimsiz kalmayı tercih eden bir yönetici gazetelere firmanın geleceğinin çok parlak olduğunu belirten bir demeç verir mi? Hayır. Bu aşamada kimse kimseye bir şey söylemez ve gazetelerde konuyla ilgili tek kelime çıkmaz. Bu değerli bilgi halktan bucak bucak saklanır ve aniden huy değiştirip ketumlaşan tanınmış müdürler borsadan düşük fiyata alabildikleri kadar hisse senedi alır. Bu isabetli ama sessiz alımlar devam ederken hisse fiyatı artmaya başlar. Şirket yöneticilerinin bu artışın nedenini bilmediklerine emin olan ekonomi muhabirleri soru sormaya başlarlar. İsimsiz yöneticiler de az birliği etmişçesine verecek yeni bir haberleri olmadığını isimsiz bir şekilde açıklarlar. Hisse fiyatının neden yükseldiği ile ilgili hiçbir fikirleri yoktur. Hatta bazen borsadaki dalgalanmalarla ya da spekülatörlerin davranışlarıyla ilgilenmediklerini söyleyecek kadar ileri giderler. Fiyatlar artmaya devam eder ve haberi önceden bilenlerin hisse satın almayı tamamladıkları mutlu gün gelir. Hisse fiyatının yükseleceği söylentileri Wall Street'e yayılır. İşlemciler şirketin köşeyi döndüğünü anlar. Daha önce hisse fiyatının neden yükseldiği ile ilgili hiçbir fikri olmadığını söyleyen müdür, şimdi hissedarlara durumun ne kadar parlak olduğunu açıklamaya can atar. Sürekli olarak hissenin yükseleceği ile ilgili haberlere maruz kalan halk hisse senetlerini satın almaya başlar. Bu alımlar fiyatı daha da yükseltir. Bu arada isimsiz şirket yöneticilerinin hep bir ağızdan açıkladığı tahminler gerçekleşir ve şirket yeniden temettü ödemeye başlar. Ya da yerine göre temettü oranını yükseltir. Böylece hisse fiyatının önü iyice açılır. Artık herkes heyecanla o hisseden söz ediyordur. Şirketin durumu hakkında açıklama yapması istenen bir üst düzey yönetici gelişmelerin her geçen gün daha iyiye gideceğini söyler durur. Tanınmış bir yönetici bir haber ajansının uzun süreli çabaları sonunda dayanamayarak satış hacmindeki artışın daha önce dünyadaki hiçbir şirkette görülmediğini ağzından kaçırıverir. Başka sipariş alınmasa bile fabrika şu anki talebi karşılayabilmek için bilmem kaç ay gece gündüz tam kapasite çalışmak zorundadır. Finans kurulunun bir yıllık üyesi halkın hissesinin fiyatının yükseldiğine bu kadar şaşırdığına çok şaşırdığını söyler. Asıl şaşılacak şey hisse fiyatının bu denli yavaş yükselmesidir. Yıllık raporu okuyan herkes hissenin defter değerinin borsa fiyatının ne kadar üzerinde olduğunu görebilir. Ama hiçbir durumda açıklamayı yapan yetkilinin adı verilmez. Firmanın kazancı arttıkça ve insiderlar firmanın durumunda herhangi bir sarsıntı görmedikçe düşük fiyattan aldıkları hisseleri ellerinde tutarlar. Ortada fiyatın düşmesine neden olacak bir şey yokken niçin satsınlar hisselerini? Ama şirketin durumunda herhangi bir kötüleşme olduğu anda ne olur? Hiç müdürler çıkıp da durumun kötüye gittiğini ima eden açıklamalar yapar mı? Hayır. Hisse fiyatı artık düşmeye başlayacaktır. Şirketin işleri düzeldiğinde sessiz sedasız aldıkları hisseleri yine kimseye söylemeden satarlar. Bu satış sonucu elbette hissenin fiyatı düşmeye başlar. Ondan sonra da halka sunulan açıklamalar gelir. Bir üst düzey yönetici. Her şeyin yolunda gittiğini, satışa yapanların borsada genel bir düşüş yaratmak peşinde olduklarını, onların spekülatörler olduklarını söylerler. Eğer fiyat düşmeye başladıktan sonra günün birinde hisse aniden önemli bir ölçüde değer kaybederse şirketten bir neden ya da açıklama beklenmeye başlanır. Biri çıkıp da bir şey söylemediği sürece halk paniğe kapılır. Aşanslardan gelen haberlerde şöyle şeyler yazar. Şirketin önde gelen müdürlerinden birine hisse fiyatının neden düştüğünü sorduğumuzda bize bu düşüşün borsada genel bir düşme yaratmaya çalışan spekülatörlerin işi olduğunu söyledi. Şirketin genel durumunda hiçbir değişiklik yok. Şirketin işleri her zamankinden daha iyi gidiyor ve beklenmedik bir olay gerçekleşmediği takdirde bir sonraki yönetim kurulu toplantısında temettü oranının yükseltilmesi bekleniyor. Borsada düşme beklentisi bulunan işlemciler gittikçe daha agresif davranmaya başlıyorlar ve hissenin değer kaybetmesi de bu yüzden. Ajans mutlaka bu haberin sonuna güvenilir kaynaklara göre. O gün satılan hisselerin çoğunun insiderlar tarafından satın alındığını ve açığa satanların zor durumda kalacaklarını da belirtir. Elbette yaptıkları karşılıksız kalmayacaktır. Fiyatların yükselmesi için uydurulan haberlere inanan ve hisse satın alan halkın uğradığı zararların yanı sıra hisseleri satmaktan caydıkları için zarar eden bir kesimde olacaktır. Tanınmış bir yönetici halkın hisse satın alması için elinden geleni yapar. Bunun yanı sıra kendisi hisse toplamaya ya da fiyat artırmaya çalışmıyorsa başkalarının elindeki hisseleri satmasını önlemeye çalışır. Halk bu önde gelen müdürün açıklamasını okuduktan sonra ne düşünür? Bu durumda ortalama bir insan ne yapar? Elbette hissenin değerinin hiç düşmeyeceğine inanır. Değer kaybına borsada düşüş yaratmaya çalışanların neden olduğunu ve çok yakında insiderların açığa satış yapan bu işlemcileri cezalandırarak büyük bir artış yaratacaklarını düşünür. Halk buna gerçekten inanır. Çünkü fiyat gerçekten de borsada düşüş yaratmaya çalışanlar yüzünden inseydi durum aynen böyle olurdu. Söz konusu hisse bütün tehditlere ve açığa satış yapanların çok yakında köşeye sıkıştırılacağı söylentilerine rağmen bir türlü değer kazanmaz. Aksine sürekli değer kaybeder, düştükçe düşer. insiderlar borsanın hazmedebileceğinden çok daha fazla hisseyi satışa çıkartmıştır. Önde gelen müdürler ve üst düzey yöneticilerin sattığı hisseler profesyonel işlemciler arasında futbol topu gibi gider gelir. Sürekli düşmeye devam eder dipsiz kuyu gibidir. Ticari koşulların şirketin gelecekteki kazancını olumsuz etkileyeceğini bilen insiderlar şirketin işleri düzelene kadar hisselerini almak istemeyeceklerdir. Sonra bir kez daha sessizce yapılan alım satımlar başlar. Ben de borsanın girdisini çıktısını iyi bilirim. Yıllardır gelişmeleri izlerim. Ve şu kadarını söyleyeyim asla borsanın düşmesini sağlamaya çalışan işlemcilerin fiyatları fazla indirebildiğini görmedim. Fiyatları asıl düşüren şey koşulların farkında olarak bilinçli yapılan satışlardır. Ancak hisse fiyatının yalnızca insiderların satışları yüzünden düştüğünü söylemek doğru olmaz. Böyle durumlarda herkes hisseyi satmak için yarışır ve herkes satış yaparken alıcı çıkmazsa kıyamet kopar. Halkın bir noktayı çok iyi anlaması gerekir. Sürekli devam eden bir düşüşün arkasında yatan şey bazı işlemcilerin oyunları değildir. Bir hisse senedinin fiyatı sürekli düşüyorsa hisseye olan taleple ilgili ya da hissenin ait olduğu şirketle ilgili önemli bir sorun var demektir. Eğer bu geçici bir düşüşse hisse fiyatı gerçek değerinin altına inecektir ve halk alım yapmaya başladığı için fiyat bir süre sonra tekrar yükselecektir. Hisse fiyatı fazla yükseldiyse satışlar başlar ve bu satışlar kar getirir. Ama hiçbir zaman insiderlardan hisse fiyatının gerçek değerinin üstüne çıktığı yolunda bir açıklama beklemeyin. Bunun klasik bir örneği New Haven'dır. O zamanlar çok az kişinin bildiği gerçeği bugün herkes öğrendi. Hisse 1902 yılında 255 puandan satılıyordu ve New England'da demir yollarına yatırım yapmak isteyenlerin birinci tercihiydi. O bölgede yaşayan birinin saygınlığı ve toplum içindeki yeri elindeki New Heaven hisselerinin sayısına göre ölçülüyordu. Eğer biri çıkıp da firmanın iflasın eşiğinde olduğunu söyleyecek olursa onu hapse atmazlar tımarhaneye kapatırlardı. Ancak Bay Morgan firmanın başına yeni ve atak bir müdür getirip de büyük değişiklikler gerçekleştirdiğinde bütün bunların demir nereye götüreceğini bilmiyordu. Ne var ki Consolidated Road'a faiş fiyatlardan bir takım mallar alınınca bazı dikkatli gözlemciler Mellon'un uyguladığı politikalardan kuşkulanmaya başladı. 2 milyona alınan yeni bir yük arabası sistemi New Haven'a 10 milyon dolardan satıldı. Bunun üzerine bir iki münasebetsiz yönetimin yanlış hareket ettiğini söyleme cüreti gösterdi. New Haven'ın böyle bir müsrifliği kaldıramayacağını söylemek gerçekten de cesaret isterdi. Tabii ki hisse fiyatının sallantıda olduğunu ilk fark edenler insiderlar oldu. Şirketin gerçek durumunun farkına vardılar ve ellerindeki hisse sayısını azalttılar. Hisseye destek çıkacak yerde satış yapmaya başlayınca New England'ın gözde demir yolu hissesinin fiyatı inmeye başladı. Her zamanki gibi sorular soruldu. Açıklama istendi ve her zamanki açıklamalar yapıldı. Üst düzey yöneticiler şirkette hiçbir sorun olmadığını ve fiyattaki düşüşün borsada genel düşüş yaratmaya çalışan spekülatörler yüzünden gerçekleştiğini söylediler. Böylece New England'lı yatırımcılar ellerindeki New York, New Haven, Hartford hisselerini satmadı. Niçin satsınlar? Şirketin kendi yöneticileri hiçbir sorun olmadığını söylemedi mi? Hala temettü ödenmeye devam edilmiyor mu? Bu arada açığa satanların cezalandırılacağı söylentisi bir türlü gerçekleşmedi ama fiyat düşüş rekorları kırdı. Insider'ların satışları daha da arttı ve etraftan fark edilmeye başlandı. Yine de New England'da güvenli bir yatırım ve düzenli temettü istediği için bu hisseyi alan herkesin zarar ettiğini söyleyerek hisse fiyatının düşüşü ile ilgili mantıklı bir açıklama talep edenler yerden yere vuruldu. Hisse fiyatı borsa tarihinde hiç görülmemiş bir düşüşle 255'den 12 dolara indi. Bu düşüşün nedeni açığa satanlar değildi. Başından beri insiderlar yaptı satışı. Hem de gerçeği açıkladıkları takdirde fiyatın daha da düşeceğini bildiklerinden gizli kapaklı devam ettiler işlemlere. Fiyatın 250, 200, 150, 150 ya da 25 olması fark etmiyordu. Çünkü bu fiyatlar bile o hisse için fazlaydı. Insiderlar bunu çok iyi biliyordu ama halk henüz bu gerçeğin farkında değildi. Halk ancak birkaç yetkilinin kontrolünde olan ve hakkında fazla bilgi alamadıkları hisseleri alıp satarken bunun sakıncalarını da göz önünde bulundurmalıdır. Son 20 yıl içinde en fazla değer kaybeden hisseler açığa satanlar yüzünden değer kaybetmedi. Ancak halkın uğradığı milyonlarca dolarlık zararı mazur göstermek için hep bu sebep gösterildi. Halk da hissenin gidişatını hiç beğenmese bile fiyatın yakında yeniden yükseleceği beklentisiyle elindeki hisseleri satmadı. Geçmişte Keane hisse fiyatlarını özellikle düşürmekle suçlanırdı. Ondan önce de Charlie ya da Edison için aynı şey söylenirdi. Ondan sonra ben bütün hisse fiyatlarındaki düşüşlerden sorumlu tutulan adam haline geldim. Intervale Oil olayını hatırlıyorum. Bu şirkete ait hisse senedinin pazarlanması için bir havuz oluşturulmuş, bu havuz fiyatı artırdıktan sonra hisseleri alıcı çıkmıştı. Manipülasyonu yapanlar fiyatı 50 puana çıkardı. O noktada havuz eldeki hisseleri sattı ve hisse fiyatı hemen düştü. Hemen açıklama talep edildi, Intervale'ın fiyatı neden düşüyordu. Bu sorunun yanıtı birçok insanı etkileyeceği için konu önemli bir haber haline geldi. Bir ekonomi haber ajansı Intervale Oil'ın yükselişini izleyen ve düşüşüyle ilgili bilgiye de sahip olması gereken brokerları arayarak onlardan açıklama istedi. Bu brokerlar oluşturulan havuzun üyesiydi ve haber ajansı onlardan bir açıklama isteyip bu açıklamanın ülkedeki bütün ajanslara gönderileceğini söyleyince ne yaptılar biliyor musunuz? Larry Livingston'ın açığa satarak borsayı düşürmeye çalıştığını söylediler. Bu da yetmiyormuş gibi. Çok yakında onu köşeye sıkıştıracaklarını da ilave ettiler. Elbette bu arada Intervale Havuz hisselerini satmaya devam ediyordu. O günlerde hisse fiyatı yalnızca 12 dolardı ve hisselerini 10 dolara hatta daha altına bile satsalar ortalama satış fiyatları maliyetin üzerinde olacaktı. Insiderlerin hisse fiyatı düşmeye başlayınca satışa geçmeleri kendileri için mantıklı ve uygun bir hareketti. Fakat aynı hisseye 35 ya da 40 puan ödemek zorunda kalan yatırımcılar için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Ajansların gönderdiği haberlere inanan halk, Larry Livingston'ın dersinin verileceği ve hisse fiyatının tekrar tırmanışa geçeceği anı boş yere bekledi durdu. Borsada genel yükseliş görüldüğü zamanlarda özellikle canlanma dönemlerinde halk önce kar eder, ondan sonra da elindeki hisseleri zamanında satmasını bilmediği için Zarara uğrar. Hisseleri satmalarını önleyen şey yetkililerin yaptıkları açıklamalardır. Oysa isimsiz yetkililerin getirdiği açıklamalar insana zarar getirmekten başka ne işe yarar? 24. Bölüm Halk her şeyi bilmek ister. O yüzden tüyü almak ve vermek evrensel bir uygulama haline gelmiştir. Brokerların müşterilerine ya yazdıkları mektuplar aracılığıyla ya da sözlü olarak tavsiye ve önerilerde bulunmaları normaldir. Ancak brokerlar piyasanın gerçek koşullarını açıklamaya kalkışmamalıdır. Çünkü bu koşullar borsayı 6 ile 9 ay arası geriden takip eder. Bugünkü kazançlara bakan bir brokerın müşterilerine belli bir hisse senedini almalarını tavsiye etmesi uygun olmaz. Çünkü 6 ya da 9 ay kadar sonra aynı kazancın korunup korunmayacağı belli değildir. Eğer ileriye bakarak bazı koşulların değişeceğini ve bir şirketin durumunun kötüye gideceğini görebiliyorsanız, o şirkete ait hisselerin fiyatının hiç de düşünüldüğü kadar ucuz olmadığını anlarsınız. Bir borsacının ileriye bakması gerekir. Ama brokerlar bugünkü komisyonları ile ilgilenir. Bundan da brokerlardan gelen tavsiyelere pek uyulmaması gerektiği anlaşılıyor. Brokerlar hayatlarını halktan aldıkları komisyonlarla kazanır. Yine de gönderdikleri mektuplarda ya da yaptıkları konuşmalarda halkı insiderların ya da manipülasyoncuların sattığı hisseleri almaya teşvik edeceklerdir. Kimi zaman insider bir brokerlık firmasının sahibine gider ve benim için 50.000 hisse satabileceğim bir pazar oluşturur musunuz der. Broker daha fazla ayrıntı ister. Diyelim ki o hissenin borsa fiyatı 50. Insider broker'a 5000 hisseyi 45 puandan satma emrini verir. Ondan sonra da fiyatın her bir puanlık artışında 5000 hisse daha satma emri verir. O arada da borsa fiyatından 50 bin hisse satması emrini verir. Eğer broker'ın gerekli bağlantıları varsa bu onun için çok karlı bir iş olacaktır. Ve Insider'da böyle bir broker bulacaktır zaten. Şubeleriyle doğrudan telgraf hattı olan ve ülkenin farklı yerlerinde bağlantıları bulunan bir brokerlık firması bu tür bir iş için hemen müşteri bulacaktır. Unutmayın ki satış emri aldığı için broker güvencededir. Eğer müşteri bulabilirse alacağı komisyonun yanı sıra büyük bir kar elde eder. Bu olayı Wall Street'te çok iyi tanınan bir insiderdan bahsetmek için anlattım. Bu insider zaman zaman büyük brokerlık firmalarından birinde genel müdür arar. Hatta bazen bununla da yetinmez, firmanın ortaklarını da aradığı olur. Şu tür bir şey söyler. Bana geçmişte çok büyük iyilik yaptın. Ben de şimdi bunun karşılığını ödemek istiyorum. Sana büyük kar etme fırsatı vereceğim. Şirketlerimizden birinin mal varlığını devretmek üzere yeni bir şirket kuruyoruz. Ve bu şirketin hissesini de şimdiki fiyatın çok üzerinde bir fiyattan satacağız. Sana 65 dolardan 500 Batum Shop hissesi gönderiyorum. Hissenin borsa fiyatı 72 dolar. Bu iyilik sever insaydır aynı hikayeyi brokerlık firmalarının çoğuna anlatır. Bu iyiliğe azil olan kişiler Wall Street'te çalıştıklarına göre kendilerine kar getirecek bu hisseleri alır almaz ne yapacaklar? Elbette herkese hemen bu hisseden almasını tavsiye edecekler ki fiyat daha da yükselsin. Insaydır bunu çok iyi bilmektedir. Bütün brokerlar bir arada insider’ın elindeki hisseleri zavallı halka yüksek fiyattan yutturmasına yardımcı olacak bir pazar oluşturur. Kesinlikle yasaklanması gereken başka bazı uygulamalar da vardır. Borsalar, borsada kayıtlı hisselerin borsa dışında halka taksitle satılmasına izin vermemelidir. Fiyat resmi olarak belirlenmiştir ve bu fiyatın dışına çıkılmamalıdır. Serbest bir piyasa oluşu ve fiyatlar arasındaki farklar halkın kandırılmasına neden olur. Bir diğer satış aracı da düşünmeden hareket eden halka milyonlarca dolara mal olur ve bu oyunu düzenleyenler hapse dağıtılamaz. Çünkü yöntem son derece yasaldır. Bu yöntem bazı gerekçeler nedeniyle sermaye karşılığı alınan hisse senetlerinin sayısını arttırmaktır. Bu işlem hisse sertifikalarının rengini değiştirmekten başka bir şey değildir. Eski hisselerden bir tanesi karşılığında 2, 4 hatta 10 hisse verilen bu operasyonlar aslında eski hisseyi daha kolay satılabilir hale getirmek için düzenlenir. Diyelim ki 1 kilo şeker 1 dolara satılıyor ama ambalaj ağır geldiği için tercih edilmiyor. Bu durumda şekeri 250 gramlık ambalajlarda 25 centten satmak daha avantajlı olur. Hatta o durumda 27 ya da 30 cent bile olabilir. Neden halk hisseyi satmanın bu yeni yöntemini hiç sorgulamaz? Çünkü bunun arkasında hayırsever yöneticiler olduğuna inanır. Ama akıllı bir borsacı asla hediye getiren Yunanlılara inanmaz. Truva Atı'nın hikayesini hiç unutmaz. Hisse artırımı çok önemli bir uyarıdır. Oysa halk bunu görmezden gelir ve her yıl milyonlarca dolar zarara uğrar. Yasalar Kişi ya da kuruluşların güvenilirlik ya da ticari faaliyetlerini olumsuz etkileyecek yani halkı satmaya teşvik edecek hisse senetlerinin değerini düşürecek söylentileri çıkartan ve yayan kişileri cezalandırır. Bu yasanın asıl amacı panik anında bankalardan para çekmek için yaşanan izdihamı önlemektir. Ama aynı zamanda halkı da ellerindeki hisseleri gerçek değerinin altındaki fiyatlardan satmaya karşı korur. Diğer bir deyişle bir hissenin fiyatını düşürmek için söylenti çıkarmak yasalara aykırıdır. Halk gerçek değerinin üzerinde fiyatlarla hisse senedi almaya karşı nasıl korunur? Fiyat yükseltmeye dair uydurma haberleri çıkaranları kim cezalandırır? Hiç kimse. Ama yine de halk değerinin altında fiyatlardan hisse satmaktan çok değerinin üzerinde fiyatlardan hisse satın almaya teşvik edildiği durumlarda zarar eder. Fiyat yükseltme maksatlı söylentiler çıkartanlar için bir yasa hazırlansa kanımca halk milyonlarca dolar kaybetmekten kurtulacaktır. Doğal olarak hisse pazarlayanlar, manipülasyoncular ve adını vermeden açıklama yapan hayırseverler, her koyunun kendi bacağından asıldığını ve zaten söylentilere dayanarak hareket edilmemesi gerektiğini söylerler. Demek ki uyuşturucu müptelalarını da uyuşturucuya kendileri alıştı diye kaderlerini terk etmemiz gerekiyor. Menkul değerler borsası bu konuda bir şeyler yapmalı. Halkı usulsüz uygulamalara karşı korumaya çalışıyor zaten. Eğer bir kuruluşta yetkili düzeyinde bulunan bir kişi halka bir takım gerçekleri ya da görüşlerini açıklamak istiyorsa adını da vermesi şart koşulmalıdır. Bu tip açıklamaların isimli çıkması mutlaka doğru oldukları anlamına gelmeyecektir ama en azından yetkili ve müdürleri daha dikkatli olacaktır. Halk her zaman borsanın temel kurallarını aklında tutmalıdır. Bir hissenin fiyatı yükseliyorsa niçin yükseldiğini fazla derinlemesine bilmesine gerek yoktur. Hisse fiyatının yükselmesinin sebebi sürekli satın alınmakta oluşudur. Hisse fiyatı arada ufak tefek inişlere rağmen düzenli bir yükseliş sergiliyorsa o hisseyi elde tutmak güvenli bir karar olur. Ancak eğer uzun ve istikrarlı bir yükselişten sonra hisse fiyatı yön değiştirip bir iki ufak yükseliş dışında inmeye başlarsa artık o hisseye talep azaldı demektir. Durum bu olduğuna göre daha fazla bilgiye neden ihtiyacınız olsun. Mutlaka hisse fiyatının düşmesinin çok iyi nedenleri vardır. Ama bu nedenleri bilen ancak birkaç kişi olacaktır. Ve bunlar da ya bildiklerini kimseye söylemeyeceklerdir ya da halkı tam tersine hissenin bu fiyattan çok ucuz olduğuna inandırmaya çalışacaklardır. Oyunun kuralına göre bir gerçeği bilenler mutlaka kendilerine saklar. Müdür ya da yetkili gibi kişilerin söylediği öne sürülen birçok şeyin aslı astarı yoktur. Kimi zaman insider'lardan isimli ya da isimsiz hiçbir açıklama istenmez. Söylentileri çıkartanlar söz konusu hisseden çıkarı olan bazı şahıslardır. Bir hisse senedinin fiyatını yükseltmek isteyen insider'lar profesyonel işlemcilerin hizmetlerinden yararlanabilirler. Ancak insider brokerına hisseyi ne zaman satın alacağını söyler ama ne zaman satacağını asla söylemez. Bu profesyonel borsacıları da halkla aynı konuma yerleştirir. Üstelik elindeki hisseleri satmak için bulması gereken alıcı sayısı çok fazladır. İşte o zaman halka inanmamaları gereken bazı bilgiler verilmeye başlanır. Bazı insiderlara asla güvenmemek gerekir. Büyük şirketlerin başında bulunan kişiler borsada sahip oldukları özel bilgilerden yararlanırlar. Ama tam olarak yalan da söylemezler. Sadece susarlar. Çünkü kimi zaman sükutun altın olduğunu bilirler. Daha önce de söyledim, şimdi de söylüyorum. Borsada geçirdiğim yılların bana kazandırdığı deneyim insanın bazı zamanlar bazı hisse senetlerinde kar edebileceğini ama sürekli olarak borsayı yenmenin mümkün olmadığını gösterdi. Bir işlemci ne kadar deneyimli olursa olsun hata yapma olasılığı her zaman vardır. Çünkü spekülasyon %100 güvenli değildir. Wall Street'te çalışan profesyonel borsacılar insider'lardan gelen tiyolara göre hareket etmenin bir insan için Açlıktan, salgın hastalıktan, kıtlıktan, rejim değişikliğinden ya da kazalardan çok daha yıkıcı olduğunu bilir. Ne Wall Street'te ne de başka bir yerde başarıya giden asfalt bir yol yoktur. Bir de trafik tıkamaya ne gerek var? Son